Zafer balosundaki olay Eskiden Belçika polis kuvvetlerinin başında olan dostum Hercule Poirot bir rastlantı sonucu Stiles olayına karışmıştı. Bu işteki başarısı ona büyük bir ün kazandırınca bundan sonra kendini tümüyle cinayet olaylarının çözümüne adamaya karar verdi. Sonveda yaralanıp malilen emekli olup da ordudan ayrıldığım zaman Londra'da onunla aynı evi paylaşmaya başladık. Çözdüğü cinayetlerin ve olayların çoğu hakkında birinci elden bilgi sahibi olduğum için içlerinden en ilginç olanlarından bazılarını seçmem önerildi. Bu durumda zamanında çok büyük bir ilgi uyandıran karmaşık olaylar dizisiyle işe başlamaktan daha iyisini yapamazdım. Zafer Balos'u olayını kastediyorum. Bu olay, Poyrot'nun kendine özgü yöntemlerini daha karanlık ve belirsiz gözüken diğer olaylar kadar net olarak sergilemeyebilir. Ama çok özel bazı yönleri, işe karışmış ünlü kişiler ve basında yarattığı büyük sansasyon nedeniyle çok konuşulan bir dava olmuştur. Bu nedenle Poyrotlu'nun sayesinde olayın çözümlendiğini, tüm dünyaya duyurulmasının yerinde olacağını düşündüm. Güzel bir ilkbahar sabahı Poyrotlu'nun dairesinde oturuyorduk. Her zamanki gibi şık ve zarif olan dostum, yumurta biçimli başını bir yana eğmiş, bir yana yeni bir pomatı özenle sürmekle meşguldü. Zararsız bir gösteriş merakı da Poirot'nun özelliklerinden biriydi. Ama düzenli ve sistemli çalışmaya duyduğu yoğun merakının yanında bunun sözü bile edilmezdi. Okumakta bulunduğumda Deline Smonger yere kaymış, ben de derin düşüncelere dalmıştım ki, Poirot'nun sesini duyarak kendime geldim. Seni bu kadar düşündüren nedir dostum? Doğrusunu isterseniz şu Zafer balosundaki tuhaf olay üzerine kafa yoruyordum, dedim. Parmağımı gazeteye vurarak ekledim. Gazeteler bununla dolu. Eee ne olmuş? Yazılanları okudukça olayı örten esrar perdesi daha da kalınlaşıyor gibime geliyor. Konuşmama engel olamıyor, ne düşünüyorsam dile getiriyordum. Lord Kronchow'u kim öldürdü? Coco Kurtunay'ın aynı gece ölmesi sadece bir rastlantı mıydı? Ya da bir kaza mı? Ya aşırı dozda kokaini bilerek mi aldı? Sözlerime kısa bir ara verdikten sonra dramatik bir tavırla ekledim. Kendime bunları soruyordum. Hoyrot'nun ilgisizliğine doğrusu bozuldum. Aynadan gözlerine ayırmayarak, bu yeni pomat bıyıklar için gerçek bir mucize, diye mırıldanmakla yetinmişti. Ama aynada gözlerimiz karşılaştığında aceleyle, evet, dedi. Sen bu sorularına nasıl bir yanıt veriyorsun? Ama benim bir yanıt vermeme fırsat kalmadan kapı açıldı ve kahya kadın müfettiş Lap'ın geldiğini haber verdi. Scotland Yard'ın adama eski dostumuz olduğundan onu coşkuyla karşıladık Poyrot, hoş geldin, dostum Vap diye atıldı. Seni buralara getiren nedir? Vap oturup beni de başıyla selamladıktan sonra sorun şu, Bay Poyrot diye başladı. Sizin uzmanlık alanınıza giren bir iş üzerinde çalışıyorum da. Acaba bu çorbada tuzunuzun bulunmasını ister miydiniz diye sormaya geldim. Hoyrot, Lap'ın yeteneğine güveniyor ama dedektifin belirli bir yöntemden yoksun oluşunu beğenmiyordu. Ama ben, Lap'ın en büyük yeteneğinin, karşısındakinin gururunu okşayarak yardım koparabilmek olduğunu düşünüyordum. Vap, hani şu zafer balosu var ya, dedi. olayın çözümüne bir katkıda bulunmak istersiniz herhalde. Poyrot bana gülümsedi. Dostum Hastings'in bunu isteyeceği kesin. Az önce bunu konuşuyorduk, Nikestepas, Monami. Vap bana biraz tepeden bakarak, istediğiniz buysa bence bir sakıncası yok, dedi. Böyle bir durumda işin içinde olanlar tarafından bilgilendirilmek büyük avantaj sağlar. Gelelim şimdi sorunumuza. Olayın ana hatlarından haberiniz olduğunu sanıyorum, Bay Poyrot. Sadece gazetelerin yazdıklarını biliyorum ama gazetecilerin hayal gücü bazen insanı yanıltabiliyor. Şu olayı bir de siz anlatsanız. Vap rahat etmek için bacak bacak üstüne attıktan sonra konuşmaya başladı. Herkesin bildiği gibi geçen salı günü büyük bir zafer balosu verilmişti. Olossuz halde. Bütün Londra oradaydı, tabii genç Lord Cronchow ile arkadaş grubu da. Hoyrod Dedektif'in sözünü kesti. Şu genç adamın kim olduğu konusunda beni bilgilendirseniz. Vikont Kronşal 5. Vikont'tu. 25 yaşında, zengin, bekar tiyatro dünyasının tutkunlarından. Arkadaşlarının Coco diye çağırdıkları ve her bakımdan büyüleyici bir kadın olan. Albani tiyatrosundan Bayan Kurtenay'la nişanlı olduğuna dair bazı söylentiler vardı. Güzel. Devam edin. Lord Cronchow'un grubu altı kişiden oluşuyordu. Kendisi, amcası Yustas Beltane, Amerikalı güzel bir dul olan Bayan Mallaby, Chris Davidson adında genç bir aktör ve eşi, bir de Bayan Coco. Howard and I. Bildiğiniz gibi bu bir kıyafet balosuydu. Cronchow'la arkadaşları da, her ne demekse, eski İtalyan komedisini temsil ediyorlardı. Oyrot, biliyorum, diye mırıldandı. Home media del arte. Her neyse kıyafetler Yustaz Beltane'ın koleksiyonunun bir kısmını oluşturan küçük porselen heykelciklerden kopya edilmişti. Lord Cronchall, Harlewin yani soytarıydı, Beltane, Pancinello'yu Bayan Mallaby ise eşi Pulcinella, Davidsonlar Pierrot ve Pierrette, Bayan Cortena ise tabi ki Harlewin'in sevgilisi kolun bine kılığında gelmişlerdi. Daha akşamın başında yolunda gitmeyen bir şeylerin olduğu belli oluyordu. Lord Cronshaw’un suratı asık, davranışları da garipti. Grup, akşam yemeği yemek için davet sahibi tarafından tutulmuş özel bir küçük odada toplandığı sırada Lord'la Bayan Kurtanay'ın dargın oldukları herkesçe fark edildi. Genç kadının ağladığı, hatta bir sinir krizi geçemenin eşiğine geldiği belli oluyordu. Yemek çok tatsız geçti, hep birlikte yemek salonundan çıktıkları sırada da Bayan Kurtanay, Chris Davidson'a dönerek herkesin duyabileceği kadar yüksek bir sesle adamdan artık baladan sıkıldığı gerekçesiyle onu evine götürmesini istedi. Genç aktör Lord Cronshaw'a bakarak duraksadı, sonra her ikisini de yemek odasına çekti. Fakat tüm çabaları boşa gitti. Çift barışmadı. Davidson da çaresiz bir taksi getirtti ve artık açıkça ağlayan Bayan Kurtunay'a evine kadar eşlik etti. Genç kadının sinirlerinin çok bozuk olduğu belliydi. Buna rağmen aktöre açılmadı, sadece ikide bir, Kronç'u bu yaptığına pişman edeceğim, diye tekrarlayıp duruyordu. Genç kadının ölümünün kaza olmama olasılığına dair elimizdeki tek ipucu bu. Bu kadarıysa bizim için yeterli değil. Davidson, Courtney'yi sakinleştirene kadar yanında kaldı. Sonra vaktin hayli ilerlemiş olduğunu görerek tekrar Colossus Hall'a dönemedi ve Chelsea semtindeki evine gitti. Karısı da çok geçmeden eve gelerek onların baladan ayrılmalarından sonra yaşanan korkunç trajedinin haberini getirdi. Anlatıldığına göre saatler ilerledikçe Lord Cronshaw giderek daha tatsızlaşmıştı. Arkadaşlarına da katılmadığından gruptakiler akşamın kalan kısmında onu hemen hemen görmemişler gibi bir şey Saat bir buçuk sularında, herkesin maskelerini çıkarmaya hazırlandığı sırada, bir arkadaşı Lord'un bir locada tek başına durup aşağıdakileri seyrettiğini fark etti. Yüzbaşı bir adındaki bu kişi Lord Cronchow'un baloya hangi kılıkta geleceğini biliyordu. Aşağı inip insanların arasına karışsana, Cronch, diye seslendi. Ne halt etmeye orada baykuş gibi tünemiş duruyorsun. Haydi, bizi kırma, gel. Cronchal tamam diye yanıt verdi. Yalnız beni bekle yoksa bu kalabalığın içinde seni dünyada bulamam. Genç adam böyle derken dönüp loceyi terk ediyordu. Bayan Davidson'la yüzbaşı dik bir de bekledi. Fakat aradan dakikalar geçtiği halde Lord Kronshaw görünmedi. Dik bir sonunda sabırsızlanmaya başladı. Elif bütün gece onu bekleyeceğimizi mi sanıyor yoksa diye söylendi. O sırada Bayan Mallabi de yanlarına geldiğinden ona da durumu anlattılar. Güzel dul, demeyin, diye atıldı. Bu gece zaten dişinin ağrısı tutmuş bir ayıdan farksızdı. Haydi hep beraber gidip onu gizlendiği yerden çıkaralım. Böylece arama başladı ama başarısız oldu. Ne var ki Bayan Mallabi onun bir saat önce yemek yedikleri odada olabileceğini hatırlatana kadar... Bunun üzerine o tarafa yöneldiler. Ama karşılaştıkları manzara korkunçtu. Harlewin gerçekten de oradaydı ama kalbine bir yemek bıçağı saplı olduğu halde yerde yatıyordu. Vap sözlerini bitirdiğinde, Poirot başını sallayarak bir uzmanın keyfiyle, güzel bir iş. Dedi. Ve bu işi kimin yaptığı belli değil, öyle mi? Tabii, nasıl olsun ki? Müfettiş omuzlarını silkti. Bundan sonrasını biliyorsunuz. Üstelik trajedi bir değil, iki. Ertesi günkü gazetelerde olay büyük manşetlerle verildi. Ayrıca sevilen aktris bayan Kurtunay'ın yatağında ölü bulunduğuna, ölümünün de yüksek dozda alınan kokain'den ileri. Geldiğine dair kısa bir haber vardı. Bu ölüm kaza mıydı yoksa intihar mı? İfade vermeye çağrılan aktrisin hizmetçisi, Bayan Kurtunay'ın kokainman olduğunu itiraf edince ölüm kaza olarak kayıtlara geçti. Ancak olayın bir intihar olabileceği de göz ardı edilemezdi. Bayan Kurtunay'ın ölümü, bir gece önceki kavganın sebebinin ne olabileceği konusunda bir ipucu bırakmaması nedeniyle de şanssız bir olay. Ha evet, adamın cesedinin üstünde mineli küçük bir kutuda bulunmuştu. Kapağında küçük elmaslarla koko diye yazılıydı ve kutu yarıya kadar kokainle doluydu. Hizmetçi kutunun hanımına ait olduğunu söyledi. Bayan Kowrtenay tutsağı olduğu uyuşturucuyu bu kutunun içinde ve hep yanında taşırmış. Lord Cronchall da kokainman mıymış? Kesinlikle hayır. Hatta her türlü uyuşturucuya karşı şiddetle karşıymış. Hoyrot yine düşünceli bir tavırla başını salladı. Ama kutu onun üzerinde bulunduğuna göre, Lord, Bayan Kurtunay'ın kokayınman. Olduğunu bilmiyor olamazdı, öyle değil mi, dostum Vap? Vap dalgın bir tavırla, öyle, öyle, dedi. Ben gülümsedim. Vap, bu olayla ilgili siz ne düşünüyorsunuz, diye sordu. Size bildirilmemiş olan herhangi bir ipucu bulamadınız mı? Bulduk. İşte bunu. Vap cebinden küçük bir şey çıkararak Poyot'ya uzattı. Bu zümrüt yeşili, ipek ipliklerinden yapılmış bir pompondu. Bazı ipliklerinin tarazlanarak sarkmış olması şiddetle koparıldığını düşündürüyordu. Müfettiş, bunu uzatarak, elinde bulduk, dedi. Kenetlenmiş parmaklarının arasında. Poyot herhangi bir yorumda bulunmadan pomponu uzatarak, Lord Cronjof'un hiç düşmanı var mıydı, diye sordu. Bildiğim kadarıyla hayır. Herkes tarafından sevilen bir genç adammış. Ölümü kimin işine yarayacak? Umvanı ve bütün mirası amcası Yustas Beltane'ye kalıyor. Onunla ilgili şüphe uyandıran bir, iki nokta var. Bazı kimseler küçük yemek salonunda şiddetli bir tartışmaya kulak misafiri. Olmuşlar. Tartışanlardan biri ise Yustas Beltane'mış. Öfkeye kapılarak masanın üzerinden alınan ve sonra bu tabloya uyuyor. Bay Beltane bu konuda ne diyor? Garsonlardan birinin sarhoş olduğunu, kendisinin de adamı adam akıllı haşladığını ileri sürdü. İfadesinde belirttiğine göre saat bir civarıymış. Sizin anlayacağınız, Yüzbaşı Dikbin'in ifadesi vakti aşağı yukarı tespit ediyor. Ronşalla konuşmasıyla cesedinin bulunması arasında sadece yaklaşık 10 dakika geçmiş. Bay Beltan'ın Puncinelli olarak bir kamburu vardı, değil mi? Vap, Poirot'ya merakla bakarak, kıyafetinin ayrıntılarını bilmiyorum, dedi. Hem bunun olayla ne ilgisi olduğunu anlayamıyorum. Yok mu? Poirot'nun gülümseyişinde alaylı bir anlam fark ediliyordu. Gözlerinde onda görmeye alıştığım ışıltıyla gayet sakin devam etti. O küçük yemek odasında bir perde vardı, değil mi? Evet. Ama, o perdenin arkasında bir adamı gizlemeye yetecek kadar bir boşluk var mıydı? Evet, küçük bir yer vardı. Ama siz bunu nereden biliyorsunuz? Oraya gitmiş miydiniz, bay? Hoyrot. Hayır, sevgili dostum. O perdeyi kafamın içinde oraya yerleştirdim, olmasa dramın bir mantığı kalmıyor. Oysa her durumun bir mantığı malıdır. Söyleyin, bir doktor çağırmışlar mı? Tabii, derhal. Ama yapılacak bir şey yokmuş. Ölüm ani olmuş olmalı. Hoyrot sinirli bir tavırla başını salladı. Evet, evet, anlıyorum. Şu doktor soruşturmada ifade vermiş mi? Evet, vermiş. Hiç olan dışı belirtilerden söz etmiş mi? Yani cesedin görünümde ona anormal gözüken hiçbir şey yok muymuş? Vap ufak tefek adama gözlerini dikmişti. Evet, Bay Poirot. Nereye varmak istediğinizi bilmiyorum ama cesedin kollarında ve bacaklarında bir türlü açıklayamadığı gerginlik ve katılık varmış. Aha, dedi Poyrot. Tanrım, bu insanı düşündürüyor, öyle değil mi Vap? Bana kalırsa Vapba hiçbir şey düşündürmemişti. Aklınıza zehir geldiyse, kim önce bir adamı zehirler, sonra da ona bir bıçak saplar. Poyrot, doğru söylüyorsunuz, bu gülünç olur, diye kuzu kuzu onayladı. Görmek isteyeceğiniz bir şey var mı acaba, Bay Poyrot? Örneğin, ölünün bulunduğu odayı gözden geçirmek ister miydiniz? Hoyrot hayır anlamında bir el hareketi yaptı. Hiç sanmam. Beni ilgilendiren tek şeyi söylediniz, Lord Kronchow'un uyuşturucularla ilgili görüşlerini. Demek gerçekten görmek istediğiniz bir şey yok. Tek bir şey var. O nedir? Kıyafetlerin kopya edildiği porselen heykelcikleri. Vap dedektife baka kalmıştı. Tuhafsınız doğrusu. Bunu benim için yapabilir misiniz? İsterseniz hemen şimdi benimle Berkeley Meydanı'na gelin. Ebelta'nın Lord. Hazretlerinin demek istiyorum, bir itirazının olacağını sanmıyorum. Derhal bir taksiye binip yola çıktık. Yeni Lord Cronjave evde değildi ama Lap'ın isteği üzerine porselen odasına alındık. Koleksiyonun en değerli ve gözde parçaları burada muhafaza ediliyordu. Vap şaşkınlıkla etrafına bakındı. İstediğiniz parçalan burada nasıl bulabileceğinize aklı ermiyor Bay Poirot, dedi. Akat Poirot çoktan şöminenin önüne bir sandalye çekmişti ve çevik bir serçe gibi bunun üstünde hopluyordu. Aynanın yukarısında altı porselen heykelcik küçük bir rafın üstüne dizilmişlerdi. Poirot onları dikkatle inceledi, böyle yaparken bize birkaç yorumda bulundu. Les ila işte eski İtalyan komedisi. Üç çift. Harlewuin ve kolumbine, beyazlar ve yeşiller içinde çok zarif Pierrot ve Pierrette ve morlarla sarılar giymiş Punchinello ve Puccinella. Punchinello'nun kostümü çok görkemli volanlar ve fırfırlar, bir kambur, yüksek tepeli bir şapka. Evet, aynen düşündüğüm gibi, çok ayrıntılı. Ekelcikleri dikkatle yerlerine yerleştirerek sandalyeden aşağı atladı. Vap olanları pek anlamışa benzemiyordu ama Poirot ona daha fazla bir açıklamada bulunmaya hevesli gözükmediği için dedektif işi bozuntuya vermedi. Gitmeye hazırlandığımız sırada yeni Lord eve döndü, Vap de bizi onunla tanıştırdı. Altıncı Lord Cronshaw hoş tavırlı, yakışıklı fakat sefik görünümle elli yaşında bir adamdı. Yapmacık tavırları ve gevşek hareketleri yaşlanmaya yüz tutmuş zampareyi ele veriyordu. Ona daha ilk bakışta antipati duydum. Ancak Lord bizi gayet nazik karşıladı, Poyrot'nun yetenekleri hakkında çok şey duyduğunu söyleyerek bize her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu bildirdi. Poirot, bildiğim kadarıyla polis de elinden geleni yapıyor, dedi. Ama korkarım ki yeğenimin ölümündeki sır perdesi hiçbir zaman aydınlanmayacak. Bu iş öylesine gizemli gözüküyor ki. Poirot adamı dikkatle süzüyordu. Yeğeninizin herhangi bir düşmanı olup olmadığını biliyor musunuz? diye sordu. Kesinlikle bilmiyorum. Lord kısa bir duraklamadan sonra devam etti. Sormak istediğiniz başka bir şey var mı? Yalnız bir şey var. Poirot çok ciddiydi. Kıyafetler heykelciklerinkilerden aynen mi kopya edilmişlerdi? En küçük ayrıntılarına kadar. Teşekkür ederim, beyefendi. Benim de bilmek istediğim buydu. Size iyi günler. Sokakta hızlı adımlarla yürüdüğümüz sırada VAP, şimdi sırada ne var, diye sordu. Yerde rapor vermek zorunda olduğumu biliyorsunuz. Peki. Sizi alıkoymayayım. Öğrenmem gereken küçük bir ayrıntı daha var, ondan sonra da. Evet. Ondan sonra olay aydınlığa kavuşmuş olacak. Ne dediniz? Olamaz. Lord Kronşav'ı kimin öldürdüğünü biliyor musunuz yani? Hiç şüpheniz olmasın. Kimdi? Yustas Beltane mi? Yapmayın, Monami, benim küçük zaafımı biliyorsunuz. Gerçeğin örgüsünün bütün ipliklerini son dakikaya kadar elimde tutmak istiyorum. Ama korkmayın. Zamanı gelince her şeyi açıklayacağım. Ben bu işin getireceği ünden hiçbir hak talep etmeyeceğim. Varsın, cinayeti sizin çözdüğünüzü sansınlar. Tek şartım, sonuca kendi bildiğim şekilde ulaşmam. Vak, bu çok adiline olur, dedi. Yeter ki o çözüme ulaşalım. Anlayacağınız, siz bir istiridyesiniz, dostum, öyle değil mi? Poyrot gülümsedi. Baş müfettiş devam etti. Neyse, hoşçakalın. Ben yarda gidiyorum. Vap uzaklaşırken Poyrot geçmekte olan bir taksiyi durdurdu. Şimdi nereye gidiyoruz, diye merakla sordum. Chelsea'ye David sonları görmeye. Şoföre adresi verdi. ''Ni Lord Cronshaw hakkında ne düşünüyorsunuz?'' diye sordum. ''Sevgili dostum Hastings bu konuda ne diyor?'' ''Bende pek güvenilecek biri olmadığı izlenimi bıraktı.'' ''Onun öykü kitaplarındaki kötü amca olduğunu mu düşünüyorsun yoksa?'' ''Ya siz?'' ''Hoyrot ne düşündüğünü belli etmeyen bir tavırla, bence bize çok nazik davrandı.'' dedi. ''Çünkü nedenleri vardı.'' Hoyrot bana bakarak üzgün bir tavırla başını salladı ve yöntemden yoksun biri, diye mırıldandı. Davidsonlar apartmana dönüştürülmüş bir konağın üçüncü katında oturuyordu. Bize Bay Davidson'un sokağa çıkmış olduğu söylendi ama Bayan Davidson evdeydi. Pencerelerinde doğuya özgü kumaşlardan kafkaflı perdeler olan alçak tavanlı uzun bir odaya alındık. Odanın havası ağır ve boğcuydu. İçerisi günlük kokuyordu. Bayan Davidson hemen yanımıza geldi. verecekmiş kadar narin gözüken ufak tefek, sarışın bir kadındı. Bakışlarındaki kurnaz ve hesapçı parıltı olmasa kırılganlığı insanda neredeyse acıma uyandıracaktı. Hoirot oraya geliş nedenimizi açıklayınca, kadın üzgün bir tavırla başını salladı. Zavallı Kronç ve tabi zavallı Koko'da. İkimiz de onu çok severdik, ölümü bizi perişan etti. Bana sormak istediğiniz neydi? O korkunç akşamı başından sonuna kadar tekrar mı anlatmam gerekiyor? İnanın, gereksiz yere duygularınızı incitmek istemezdim, hanımefendi. Baş Vap bütün bilmek istediklerimi bana anlattı. Ben yalnız o gece baloda giydiğiniz kıyafeti görmek istiyorum. Kadın biraz şaşırmış göründü. Hoyrod devam etti. Sizin anlayacağınız, ben ülkemin yöntemlerine göre çalışıyorum. Orada olayı mutlaka yeni baştan kurgularız. Olayı canlandırmamız bile mümkün, o zaman da kıyafetler önemli olacaklar. Bayan Davidson hala kararsız görünüyordu. Bir cinayetin yeni baştan kurgulandığını daha önce de duymuştum, dedi sonunda. Ama ayrıntıları bu kadar önemsediğinizi bilmiyordum. Neyse, elbiseyi size getireyim. Bayan Davidson odadan çıkarak elinde beyaz ve yeşil satenden bir giysiyle geri döndü. Hoyrot onu kadının elinden alarak inceledi, onu hafif bir reveransla sahibine geri verdi. Teşekkür ederim, hanımefendi. Ne yazık ki giysinizin yeşil pomponlarından birini kaybetmişsiniz. Şu omuz üstündekini. Evet, balada kopmuştu. Onu düştüğü yerden almış ve saklaması için Lord Cronshaw'a vermiştim. Bu yemekten sonra mı oldu? Evet. Belki de trajediden kısa bir zaman önce. Bayan Davidson'un soluk gözlerinde korkuya benzer bir anlam biçimlendi. Oh hayır. Ondan çok önceydi diye atıldı. Yanılmıyorsam yemekten hemen sonra oldu. Anlıyorum. Bilmek istediklerim bu kadardı. Sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. Hoşçakalın hanımefendi. Binadan çıktığımız sırada yeşil pomponun esrarı böylece açığa kavuştu dedim. Acaba ne demek istiyorsunuz? Elbiseyi incelediğimi gördün değil mi? Evet. Ne olmuş? Şu kayıp pompon kadının söylediği gibi kopmamıştı. Düpedüz kesilmişti, dostum, hem de bir makasla. İplikler gayet düzgün ve eşittiler. Tanrım, diye atıldım. Bu iş giderek daha karmaşık bir hal alıyor. Hoyrot, aksine, dedi gayet sakin. Giderek daha basitleşiyor. Hoyrot, bir gün sizi öldüreceğim, diye bağırdım. Her şeyi çok basit görmeniz beni çıldırtıyor. Ama bir olayı aydınlattığım zaman her şey daima çok basit görünmüyor mu? Monami. Evet. En çok canımı sıkan da bu ya. O zaman her şeyi kendim de yapabilirdim diye düşünüyorum. Yapabilirdin de, Hastings, yapabilirdin. Tek gereken fikirlerini bir düzene koymak külfetine katlanman. Bir metodun yokluğunda en sevdiği konudan söz açılınca Poirot'yu susturmanın olanaksızlığını çok iyi bildiğim için, "Evet, evet." diye aceleyle sözünü kestim. "Siz bundan sonra ne yapacağımızı söyleyin. Cinayeti yeniden kurgulayıp oynatacak mıyız?" Sayılmaz. "Şöyle anlatayım. Dram sona erdi ama ben Harley'e bir pandemim oynatmak niyetindeyim." Ertesi salı Poirot tarafından bu gizemli gösterinin yapılacağı gün olarak saptandı. Yapılan hazırlıklar gitgide merakımı kamçılıyordu. Odanın bir yanına beyaz bir sinema perdesi dikilmiş, bunun iki yanı ağır perdelerle çevrilmişti. Bundan sonra bir ışıklandırma düzeni getiren bir adam geldi ve bir tiyatronun oyuncuları tarafından izlendi. Adamların hepsi geçici bir giyinme odası olarak düzenlenen Porot'um yatak odasına geçtiler. Saat 8'e yaklaşırken Vap de geldi. Hoşnutsuz tavırlarında baş dedektifimizin Poyrot'nun planını onaylamadığı sonucuna vardım. Dostumuzun bütün fikirleri gibi biraz melodramatik, dedi. Ama her halde bir zararı olmaz. Dahası, onun dediği gibi bizi birçok külfetten de kurtarabilir. Poyrot bu işte çok iyi bir yol tutturdu. Ben de aynı yoldaydım ama Lapin burada gerçeği zorladığını içgüdüsel olarak hissettim. Kendi bildiği şekilde çözüme doğru gidebileceğine söz verdim. Hah! Hepsi geliyorlar. İlk gelenler, Lord'la Bayan Mallaby oldu. Sinirli olduğu tavırlarından belli olan kadın siyah saçlı ve oldukça güzeldi. Onları Davidsonlar izledi. Chris Davidson'u da Bayan Mallaby gibi ilk kez görüyordum. Uzun boylu, esmer ve yakışıklı bir adamdı. Bir aktör zarafetiyle hareket ediyordu. Hoyrot grup için beyaz perdeye bakan oturacak yerler hazırlatmıştı. Perde parlak bir ışıkla aydınlatılmıştı. Hoyrot perdeyi aydınlatan ışık haricindeki tüm ışıkları söndürdü. Derken karanlığın içinde Belçikalı dedektifin sesi duyuldu. Bayanlar, baylar, önce küçük bir açıklama. Bu perdeden sırayla 6 kişi geçecek. Onları siz de tanıyorsunuz. Gerrot ile Pierrette, soytarı pancinelloyla ile zarif pulcinella, hafif dans adımlarıyla güzel kolumbine ve insanoğluna görünmeyen Cin cinharlevin. Bu tanıtımın arkasından gösteri başladı. Poirot'nun sözüne ettiği kişiler sırayla perdenin önünde belirdi ve küçük bir reverans yaptıktan sonra kayboldu. Derken ışıklar yandı ve herkes tuttuğu soluğunu rahatlamış gibi salıverdi. Odadakilerin hepsi neden korktuklarını bilmemekle beraber endişeliydiler. Oysa gösteri bana oldukça yavan görünmüştü, katil eğer aramızdaysa, Poirot da onun, çok iyi tanıdığı kişinin nesi üzerine yıkılacağını umduysa gösteri bir fiyasko olmuştu. Bununla birlikte, Poyrot hiç de bozulmuşa benzemiyordu. Sırıtarak perdenin önüne geçti. Şimdi az önce neler gördüğünüzü bana teker teker söyler misiniz? Siz başlar mısınız? Beyefendi. Lord olanlardan ve sorudan oldukça şaşırmış görünüyordu. Korkarım, pek anlayamadım. Evet, sadece ne gördüğünüzü söyleyin. Öyleyse söyleyeyim, bir perdenin önünden altı kişinin geçtiğini gördüm. Bunlar, eski İtalyan komedisindeki tipleri temsil edecek biçimde giyinmişlerdi. Yani geçen gecedeki bizleri gördük. Hoyrot, geçen geceyi boş verin, beyefendi, diye onun sözünü kesti. Benim istediğim, konuşmanızın birinci bölümüydü. Hanımefendi, siz de Lord Cronchall'la aynı fikirde misiniz? Dedektif bir yandan konuşurken, Bayan Mallaby'e dönmüştü. Ben, evet, tabii. İtalyan komedisini temsil eden altı kişiyi gördüğünüzü kabul ediyorsunuz, değil mi? Tabii siz de mi Bay Davidson? Evet. Ya siz hanımefendi. Evet, ben de. Astings. Vap. Hepiniz aynı fikirde misiniz? Oylot bakışını üzerimizde gezdiriyordu. Yüzü soluk, gözleri bir kedininkiler kadar yeşildi. Öyleyse hepiniz yanılıyorsunuz. Gözleriniz size yalan söyledi, tıpkı Zafer balosu. Gecesinde size yalan söyledikleri gibi. Gözlerinizle görmek her zaman doğruyu görmek değildir. İnsan daima aklının gözleriyle görmeye çalışmalı, beynindeki küçük gri hücreleri kullanmalıdır. Şu halde bu gece olduğu gibi Zafer Balos'u gecesinde de altı değil, beş kişi gördüğünüzü bilin. İşte bakın. Işıklar yine söndürüldü. Herdenin önünden bir figür zıplayarak geçti. Pierrot. Hoyrot, kimdi bu, diye sordu. Pierrot mu? Bir ağızdan, evet, diye bağırdık. Tekrar bakın. Adam hızlı bir hareketle Pierrot giysilerini üzerinden attı. Işıkta duran kişi harleyündü. Aynı anda bir çığlık koptu ve bir sandalyenin arkaya devrildiği duyuldu. Davidson, tanrı cezanı versin, diye hırladı. Lanet olsun. Nereden anladınız? Hemen arkasından bir çift kelepçenin şakırtısı ve lapın sert sesi kulağımıza geldi. Seni Vikont Kronşav'ı öldürmek suçundan tutukluyorum, Christopher Davidson. Söyleyeceğin her şey aleyhine delil olarak kullanılacaktır. Bir saat sonraydı. Akşam yemeği yiyorduk. Yüzü bir güneş gibi ışıldayan Poirot da bir yandan konukseverliğini kanıtlarken heyecanlı sorularımızı yanıtlıyordu. Her şey çok basitti. Yeşil pomponun maktulün elinde bulunması katilin kostümünden koparıldığını hemen belli ediyordu. Bir yemek bıçağını öldürücü bir biçimde saplamak oldukça büyük bir kuvvet gerektirdiğinden Pierrette'yi hemen temize çıkarmış, katil olarak Pierrot'un üstünde durmuştum. Ne var ki Pierrot cinayetin işlenmesinden hemen hemen iki saat önce balodan ayrılmıştı. Öyleyse Lord Cronchow'u öldürmek için ya daha sonra tekrar baloya dönmüş ya da kurbanını gitmeden önce öldürmüştü. Bu o kadar imkansız mıydı? O akşam yemekten sonra Lord Cronchow'u kim görmüştü? Sadece Bayan Davidson. Onun ifadesinin ise kayıp pomponun hesabını vermek için başvurulmuş bir uydurma olmasından şüpheleniyordum. Kocasının kostümünden kopan kayıp pomponun yerine kendi elbisesinden kestiği pomponu koyduğunu söylememe gerek yok. Şu halde saat bir buçukta locada görünen Harlewin'in, Lord Cronshaw rolünü oynayan bir başkası olması gerekiyordu. Suçlumun Bay Beltane olabileceği bir an aklımın geçmişti. Ama üzerindeki ağır kostümle. Hem Punchinello hem de Harlewin rolünü oynaması olanaksızdı. Öte yandan, öldürülen kişiyle aynı boyda, üstüne üstlük aktör olan Davidson gibi genç bir adam için iş fazlasıyla kolaydı. Ama kafamı kurcalayan bir şey vardı. Bir doktorun, iki saattir ölü olan bir adamla sadece on dakika önce ölen biri arasındaki farkı görmesi kaçınılmazdı. Peki, doktor bunu anlamış mıydı? Ne var ki cesedin başına götürülüp, bu adam öleli ne kadar zaman olmuş, diye kendine sorulmamıştı. Aksine Maktul'ün 10 dakika önce canlı olarak görüldüğü kendisine söylenildiği için, soruşturmada sadece cesedin kollarıyla bacaklarının anormal derecede katılaşmasına bir anlam veremediğinden kısaca söz etmişti. Teoremin bütün parçaları yerine oturuyordu. Davidson, Lord Cronchow'u yemekten hemen sonra, sizlerin de hatırladığınız gibi, onu yemek salonuna çekerek öldürmüştü. Sonra Bayan Kutena ile balodan ayrılmış, Genç kadını söylediği gibi içeri girip onu sakinleştirmeye çalışacak yerde evinin kapısında bırakarak aceleyle Kolosusa dönmüştü. Ama Pierrot değil, Halloween olarak. Bu basit değişimi ise üstteki kostümü üzerinden atarak kolayca başarmıştı. Lord Kroshaw'un amcasının gözleri şaşkınlıktan irileşmiş ve duyduklarından neredeyse dehşete kapılmıştı. Yine de merakını yenemeyerek sordu. Eğer her şey öyle olmuşsa, Davidson kurbanını öldürmek için balaya gelmiş olmalı. Ama bu cinayetin nedeni ne olabilir? İşte ben buna akıl erdiremiyorum. Hah evet. Şimdi gelelim ikinci trajediye, Bayan Kurtinay'ın ölümüne. Burada herkesin atladığı bir nokta var. Bayan Kurtinay aşırı dozda alınan kokain'den öldü. Ama kokaini sakladığı mineli kutu Lord Cronshaw'un üstünde bulundu. Şu halde ölümüne neden olan uyuşturucuyu nereden bulmuştu? Kokaini ona yalnız bir tek kişi vermiş olabilirdi, Davidson. Bu da her şeyi açıklıyor. En başta da Davidsonlarla dostluğunu ve ona evine kadar Davidson'un eşlik etmesini istemesini de. Uyuşturucuya şiddetle karşı çıkan Lord Cronshaw, nişanlısının kokaini aldığını öğrenmiş Genç kadına bu uyuşturucuyu sağlayanın ise Davidson olduğundan şüphelenmişti. Davidson hiç kuşkusuz bunu yalanlamıştı ama Lord Cronshaw baloda bayan Kurtona'ya gerçeği söyletmeye kararlıydı. Talihsiz kadını bağışlayabilirdi ama uyuşturucu zehirlerinin ticaretiyle geçimini sağlayan adama en küçük bir acıma duymayacağından da emindi. Davidson maskesinin düşürülmesi ve iflasa sürüklenmesi tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Kronchow'un öyle de böyle susturulması kararıyla balaya gitti. Demek kokonun ölümü bir kazaydı, öyle mi? Bana kalırsa, bu da Davidson tarafından ustalıkla düzenlenmiş bir kazaydı. Genç kadın önce sistemleri yüzünden, ikincisi de kokainini elinden aldığı için kronshawa müthiş kızmıştı. Davidson ona yeniden kokain verdi, büyük bir olasılıkla da Kroncha inat olsun diye aldığı dozu artırmasını da önerdi. Bir şey daha var, dedim. Hani şu perdeyle arkasındaki boşluk? Bunları nereden biliyordunuz? Hepsinin basiti de buydu, şerami. Garsonlar o küçük odaya sürekli girip çıktıklarına göre, ceset bulunduğu yerde yatıyor olamazdı. Odada cesedi gizlemek için bir yer olmalıydı. Bir perdeyle arkasında bir boşluk bulunması aklıma geldi. Davidson cesedi oraya sürüklemiş, Locada dikkati üzerine çektikten sonra da Kronşav'ı dışarı çıkararak binadan ayrılmıştı. Bu, en parlak manevralarından biriydi. Zeki adammış. Fakat ben, Poyrot'nun yeşil gözlerinde yüksek sesle ifade etmediği anlamı okudum. Her şeye rağmen Hercule Poirot kadar zeki değil. Lapam aşçısının serüveni. Arkadaşım Hercüle ile aynı evi paylaştığım günlerde Daily Bileir adlı sabah gazetesinin başlıklarını ona yüksek sesle okumak adetindeydim. Daily Bileir, sansasyonel haberleri vermek fırsatını hiç kaçırmazdı. Soygunlarla cinayetler gazetenin arka sayfalarında gizlenmezler, baş sayfada iri puntolarla yüzünüze çarpılırlardı. Kaçak memur 50 binası sterlinlik ciro edilebilir tahsille sırra kadem bastı. Koca başını hava gazı fırınına soktu. Mutsuz aile hayatı. Kayıp daktilo. 21 yaşında güzel kız Edna Fayld nerede? İşte buyur, Poirot, içinden istediğinizi seçebileceğiniz bir sürü esrarlı olay. Kaçak bir banka memuru, gizemli bir intihar olayı, kayıp bir daktilo, hangisini istersiniz? Dostum durgun bir günündeydi. Yavaşça başını salladı. Hiçbiri beni fazla çekmiyor. Monami. Bugünü huzur içinde geçirmek istiyorum. Beni koltuğumdan gerçekten çok ilginç bir sorun olmadıkça hiçbir şey kaldıramaz. Senin anlayacağın, kendime ait önemli bazı işlerimle. ilgilenmek zorundayım. Ne gibi işler bunlar? Örneğin gardırobum. Yanılmıyorsam, yeni gri kostümümde bir ya lekesi var, bir tek leke, ama beni rahatsız etmeye yetiyor. Sonra kışlık paltomun arasına naftalin koyarak kaldırmam gerekiyor. Sonra, evet sonra, bir yamın kırpılma zamanı geldi sanıyorum. Arkasından da uçlarına pomat uygulamam gerekiyor. Güzel, diyerek pencereye yürüdüm. Ama sizin bu korkunç programı. Uygulayabileceğinizden biraz kuşkuluyum. Bakın, kapı çalıyor. Anlaşılan, size bir müşteri geldi. Poyrot, işin ulusal çapta bir önemi yoksa yerimden bile kıpırdamam, diye böbürlendi. Az sonra merdiveni hızlı hızlı çıkan nefes nefese kalmış, kırmızı yüzlü, şişman bir bayan karşımızdaydı. Önüne çıkan ilk koltuğa çökerek, siz Bay Poyrot musunuz, diye sordu. Ercüle Poyrot benim, hanımefendi. Kadın Poyrot'ya eleştiren bir bakışla baktı. Hiç de zannettiğim gibi değilmişsiniz. Gazeteye ne kadar zeki bir dedektif olduğunuza dair o yazıyı siz mi koydurdunuz yoksa kendileri mi koymuşlar? Hoyrot hanımefendi diyerek doğruldu. Üzgünüm ama eminim ki günümüzdeki şu gazeteleri biliyorsunuzdur. Bir gelinin çirkin bekar arkadaşına söyledikleri diye başlayan bir yazıyı okumaya girişiyorsunuz ama sonunda bütün konunun herhangi bir eczaneden satın alabileceğiniz bir şampuan olduğu ortaya çıkıyor. Hepsi boş laf. Umarım gücenmediniz. Benim için ne yapmanızı istediğimi söyleyeceğim. Bana ahçımı bulmanızı istiyorum. Oyrot kadına baka kalmıştı. İlk kez ne diyeceğini şaşırmıştı. Ben, bir türlü önleyemediğim sırıtışımı gizlemek için başımı öbür yana çevirdim. Kadın, her şey şu münasebetsiz işsizlik yardımının yüzünden, diye devam etti. Hizmetkarların kafasına olmadık şeyler sokuyorlar. Yok efendim, daktili olacaklarmış vs. şu işsizlik yardımına bir son verin diyorum. Hizmetkarlarımın ne gibi bir şikayetlerinin olabileceğini merak ediyorum. Haftada bir, öğleden sonra ve akşam... Ayrıca her iki pazardan birinde izinliler. Çamaşırlar yıkanmak için dışarıya veriliyor. Bizimle aynı yemekleri yiyorlar. Evimizde de margarinin damlası yok, yalnız en iyi kalite tereyağı kullanıyoruz. Kadıncağız soluğu kesildiği için durunca poirot fırsatı kaçırmadı. Hemen ayağa kalkarak ha, en azametli tavrıyla konuştu. Ne yazık ki yanlış yere geldiniz hanımefendi. Ben hizmetlilerin koşulları hakkında bir araştırma yapmıyorum. Özel bir dedektifim. Ziyaretçimiz orasını biliyorum dedi. Siz bana ahçımı bulmanızı istediğimi söylememiş miydim? Çarşamba günü bana tek kelime söylemeden evden çıktı ve bir daha geri. Dönmedi. Üzgünüm ama bu gibi olaylarla ilgilenmiyorum hanımefendi. Size iyi günler. Ziyaretçimiz öfkesinden kişnemeyi yandıran bir ses çıkardı. Bütün sorun fazla kibirli olmanız, öyle değil mi bayım? Yalnız hükümet sırlarıyla ve konteslerin plantaları ile ilgileniyorsunuz demek. Size şu kadarını söyleyeyim. Bir hizmetkir benim konumumdaki bir hanım için bir taç veya bir gerdanlık kadar önemlidir. Hepimiz, plantalarımızı ve incilerimizi takıp otomobilimizle dolaşmaya çıkan kibar hanımefendilerden olamayız. İyi bir ahçı iyi bir ahçıdır. Onu kaybettiği zaman ise, bu kayıp sizin için kibar bir hanımefendinin inci kolyesini kaybetmesi gibi bir şeydir. Hoyrot bir an makarı ve mizah duygusu arasında bocaladı. Sonunla gülerek tekrar yerine oturdu. Siz haklısınız hanımefendi, ben ise haksızım. Verdiğiniz karşılıklar yerinde ve zekiceydi. Bu olay bir yenilik olacak. Şimdiye kadar hiç kayıp bir hizmetkarı aramamıştım. Gelişinizle ulusal düzeyde önemi olan bir sorun avucumuza düştü. Haydi bakalım. Bu planta gibi ahçının çarşamba günü evden çıktığını ve bir daha dönmediğini söylüyorsunuz. Çarşamba dündü değil mi? Evet, afçımın izin günüydü. Afçınız büyük bir olasılıkla bir kazaya uğramıştır, hanımefendi. Onu hastanelerden sordurdunuz mu? Dün aynen sizin gibi düşünmüştüm ama bu sabah sandığını istetti. Bana bir satır not bile yok. Eğer evde olsaydım bunu onun yanına bırakmazdım. Bu nankörlüğü hak etmedim ben. Ne yazık ki kasaba kadar gitmiştim. Kadıncağızı bana tarif eder misiniz? Orta yaşlı, tıknaz, hafif kırlaşmaya başlayan siyah saçlı biri. Namuslu bir kadındır. Benden önceki yerinde 10 yıl çalışmıştı. Adı Eliza Dundu. Peki çarşamba günü onunla aranızda bir anlaşmazlık falan olmuş muydu? Kesinlikle hayır. Garip olan da bu. Evinizde kaç hizmetçi çalıştırıyorsunuz? 2. O da hizmetçimiz anne çok iyi kızdır. Biraz unutkan, kafası da delikanlılarla dolu ama onu yönlendirdiğiniz takdirde iyi bir işçidir. Hizmetçiyle afçı iyi geçiniyorlar mıydı acaba? Tabii ki aralarında bazı sürtüşmeler olmuştu ama genellikle araları iyiydi. O kız bu olaya ışık tutabilecek bir şey bilmiyor mu? Bilmediğini söylüyor. Ama hizmetkarları bilirsiniz, birbirlerini tutarlar. Neyse bunu da araştıracağız. Nerede oturduğunuzu söylemiştiniz. Flapham'de, Prince Albert Soka 88'de. Güzel. Şimdi size iyi günler. Bugün bir ara evinize uğrayacağım. Bayan Todd, çünkü yeni dostumuzun adı buydu, bundan sonra izin isteyip gitti. Poirot bana yüzünde acıklı bir anlamla baktı. Yeni işimizi görüyor musun, Hastings? Clapham ahçısının ortadan kayboluşu. Dostumuz baş müfettiş Vap bunu asla, asla duymamalı. Hoyrod bundan sonra bir ütüyü ısıttı ve gri takım elbisesindeki yağ lekesini bir kurutma kağıdının yardımıyla çıkarmaya girişti. Bir bakımını istemeye istemeye başka bir güne erteledi, böylece Clapham'e doğru yola çıktık. Pirinç Albert sokağı derli toplu küçük evlerden oluşan bir sokaktı. Evlerin hepsi birbirinin. Eşiydi ve pencerelerinde temiz dantel perdeler, kapılarında pırıl pırıl cilalanmış pirinç tokmaklar vardı. 88 numaranın ziline bastığımızda kapı güzel yüzlü bir hizmetçi kız tarafından açıldı. Bayan Todd vakit kaybetmeden bizi karşılamak için hole çıktı. Gitme anne dedi. Bu bey bir dedektif ve sana bazı sorular sormak isteyecektir. Annenin yüzünde endişeyle karışık bir heyecanın çatıştığı fark ediliyordu. Hoyrot evin hanımına doğru hafif bir reveransla teşekkür ederim hanımefendi dedi. İzmetçinize gerçekten de birkaç soru sormak istiyorum. Ama sizce bir sakıncası yoksa yalnız olarak. Bizi küçük bir salona aldılar. Bayan Tod istemeye istemeye yanımızdan ayrıldıktan sonra da Poirot sorgusuna başladı. Bize söyleyeceklerinizin çok büyük bir önemi olacaktır, matmazel anni, diye söze. Başladı. Bu olayın aydınlatılmasına ancak siz yardımcı olabilirsiniz. Sizin yardımınız olmadan ben hiçbir şey yapamam. Kızın yüzündeki endişe kaybolmuş, zevkli bir beklentiyle dolu heyecan daha da belirginleşmişti. Size bildiğim her şeyi söyleyeceğim efendim, dedi. Bu iyi. Poyrot kıza gülümsedi. Şimdi her şeyden önce bu konuda sizin fikriniz nedir? Oldukça zeki bir kıza benziyorsunuz. Bu hemen anlaşılıyor. Eliza'nın ortadan kaybolmasının size göre açıklaması nedir? Bu şekilde cesaretlendirilince annenin iyice çenesi açıldı. Beyaz esir tüccarları beyefendi. En başından söyledim bunu. Ah! Beni hep öğlelerine karşı uyarıyordu. Bey ne kadar kibar gözükürse gözüksün kimsenin verdiği bir şeyi koklama, hiçbir tatlı veya çikolata yemek derdi. Şimdi de onu ele geçirdiler. Şişman kadınların sevildikleri doğu ülkelerden birine postalamışlardır onu. Hoyrot ciddiyetini hiç bozmadı. Ama böyle olsaydı sandığını istetir miydi dersiniz? Diye sordu. Bilmem ki efendim. O yabancı ülkelerde bile eşyasını isterdi herhalde. Sandığı kim almaya geldi? Bir erkek mi? Arthur Patterson efendim. Sandığa eşyalarını siz mi doldurdunuz? Hayır, efendim, sandık doldurulmuş ve iplerle de bağlanmıştı. Ya? İşte bu ilginç. Demek oluyor ki kadıncağız çarşamba günü bu evden ayrılırken geri dönmemeye kararlıydı. Siz de bunu anlayabiliyorsunuz, değil mi? Evet efendim. Anne biraz şaşırmış görünüyordu. Orasını düşünmemiştim. Ümitle ekledi. Ama onu yine de beyaz esir tüccarları kaçırmış olabilir, öyle değil mi, efendim? Poyrot, olabilir tabii, dedi gayet ciddi bir tavırla. Sonra da devam etti. Aynı yatak. Odasında mı kalıyordunuz? Hayır, efendim, odalarımız ayrıydı. Eliza buradaki işinden hoşnut olmadığına dair size bir şeyler söylemiş miydi? İkiniz de burada mutlu muydunuz? Eliza gitmek istediğinden hiç söz etmemişti. Burası iyi bir yer. Kız duraksadı. Hoyrot, açık konuşun kızım, dedi. Hanımınıza bir şey söylemem. Tabii efendim. Hanımefendi biraz zor biri. Ama yemeklerimiz iyi ve bol. Bizden hiçbir şey esirgenmiyor. Akşamları sıcak bir şeyler yiyebiliyoruz. İzin günlerimiz de var. Yani Eliza hayatında bir değişiklik istemiş olsa bile eminim dünyada böyle gitmezdi. Ayını doldururdu. Hanımefendi bu yaptığı yüzünden onun bir aylığını kesebilir. Peki işiniz fazla mı ağır? Hanımefendi biraz fazlaca titiz. Daima köşelerde parmağını gezdiriyor, toz falan arıyor. Bir de pansiyoner var. Ona paralı konuk diyorlar. Ama yalnız kahvaltıyla akşam yemeğinde var. Aynen beyefendi gibi. Bütün günlerini şehir merkezindeki işyerlerinde geçiriyorlar. ''Beyefendiden hoşlanıyor musunuz?'' ''Fena biri değil. Çok sessiz ama biraz cimri. Eliza'nın gitmeden önce en son ne söylediğini hatırlayabilecek misiniz?'' ''Evet. Sofradan şeftali kompostosu artarsa akşam yemeğinde yeriz.'' ''Biraz bacon ve patates kızartmasıyla birlikte.'' demişti. Şeftali kompostosuna bayılıyordu. Onu bu şekilde tuzağa düşürdülerse hiç şaşmam. Çarşambalar izin günü müydü? Evet. O oh, çarşambaları çıkardı, ben de perşembeleri. Poyrot birkaç soru daha sorduktan sonra da bu kadarının yeteceğine karar verdi. Anne odadan çıkınca bayan Todd merak içinde içeri koştu. Anne ile yaptığımız konuşma sırasında odadan çıkarılmasına çok içerlediği belliydi. Ama Poyrot onun gururunu okşamayı bildi. Sizin gibi olağanüstü zeki bir hanımefendi için biz zavallı dedektiflerin kullanmak zorunda bulunduğumuz dolambaçlı yöntemlere katlanmak zordur. Bönlük karşısında sabırlı olmak. İşlek zek zekalılara göre iş değildir, dedi. Bayan Totten'un kırgınlığını hafifletip bu sözlerle gönlünü aldıktan sonra Poirot konuyu kadının kocasına getirdi. Adamın şehir merkezindeki bir firmada çalıştığını akşam 6'dan önce eve dönmeyeceğini öğrendi. Bu beklenmedik olay onu da rahatsız etmiş ve endişelendirmiş olmalı, öyle değil mi hanımefendi? Bayan Todd, kocam hiçbir şeye endişelenmez. Bana sadece öyleyse bir başkasını bul şekerim, dedi. Bütün söylediği bu. O kadar sakindir ki bazen beni deli ediyor. Nankör kadınmış. Ondan kurtulmamız iyi olmuş, dedi. Ya evin öbür sakinleri hanımefendi. Pansiyonerimiz Bay Simpson'u kastediyorsunuz herhalde. Sabahleyin kahvaltısı, akşamları da yemeği önüne konuldu, sürece hiçbir şeyden şikayet etmez o. Mesleği nedir? Bir bankada çalışıyor. Bayan Todd adamın ismini söyleyince, değildi bile de okuduklarımı anımsayarak hafifçe irkildim. Genç biri mi? 28 yaşlarında olmalı. Sakin ve sessiz genç bir adamdır. Onunla konuşmak isterdim. Mümkünse kocanızla da. Akşama bunun için tekrar. Geleceğim. Bu arada biraz dinlenmenizi öneririm hanımefendi. Biraz yorgun görünüyorsunuz da. Yorgun olmam çok doğal. Önce şu Eliza sorunu. Üstelik dün bugünü indirimli satışlarda geçirdim. Bunun ne demek olduğunu bilirsiniz, Bay Poyrot. Evde de bir sürü iş vardı tabii. Anne ne de olsa her işi tek başına yapamaz. Bu gidişle o da çıkıp gidecektir zaten. Evin düzeni bir kere bozulmaya görsün. Bu durumda ben yorgun olmayacağım da kim olacak? Poyrot kadına onu çok iyi anladığını söyledi, böylece evden çıktık. Ben, garip bir rastlantı, ama, dedim. Şu sırra basan memur, adı Davis'ti sanırım, Simpson'la aynı bankada çalışıyormuş, İki olay arasında bir bağlantı var mıdır sizce? Hoyrot gülümsedi. Bir yanda sırra basan bir memur, diğer yanda da ortadan kaybolan bir ahçı kadın. İkisinin arasında bir bağlantı kurmak zor. Eğer David, Simpson'u görmeye gelmiş, Ahçıya aşık olmuş ve kaçarken onu da beraberinde gelmeye razı etmemişse. Ben güldümse de Poirot ciddiyetini korudu. Onun için daha kötüsü de olabilirdi, dedi. Hulağına küpe olsun, Hastings, eğer bir gün sen de sıra kadem basacaksan iyi bir ahçı, seni güzel bir yüzden daha fazla mutlu edebilir. Poirot kısa bir duraklamadan sonra devam etti. Birçok çelişkilerle dolu garip bir olay bu, dedi. Evet, ilgilendim, gerçekten çok ilgilendim. O akşam Prince Albert sokağındaki 88 numaralı eve tekrar gelerek Todd'la Simpson'un her ikisini de sorguladık. İlki 40 küsur yaşlarında ince uzun çeneli, neşesiz bir adamdı. Evet, evet dedi. Eliza. Sanırım iyi bir ahçıydı. Ayrıca idareliydi de. Ben savurganlığı hiç sevmem. İşinden bu kadar ani ve sebepsiz olarak ayrılması için bir neden görebiliyor musunuz? Aytod omuzlarını silkti. Hizmetkarları bilirsiniz işte. Karım çok fazla kuruntu yapıyor, oysa sorun çok basit. Bir başkasını bul şekerim, diyorum. Hepsi bu kadar. Olan olmuş bir kere. Ne yapsam boşuna. Bay Simpson'dan da işe yarayacak bir şey öğrenemedik. Gözlüklü, silik bir genç adamdı. Onu görmüşümdür tabii, dedi. Yaşlıca bir kadıncağızdı, değil mi? Tabii, öbürünü her zaman görüyorum. Anneye iyi. i̇yi kızdır. Çok yardımcı oluyor. O ikisi iyi geçinirler miydi? Bay Simpson bu soruyu cevaplayamadı, emin değildi. Herhalde iyi geçiniyorlardı. Evden çıktığımız sırada Poyrot, "Burada işe yarayacak fazla bir şey öğrenemedik." dedi. O sabah anlattıklarını en ufak ayrıntısına dek tekrar tekrar anlatan Bayan Todd yüzünden gitmemize epey gecikmişti. "Yoksa düş kırıklığına mı uğradınız?" diye sordum. "Bir şeyler öğreneceğinizi mi umuyordunuz?" Poyrot başını salladı. "Bu olasılık vardı, tabii." dedi. Ama pek ihtimal vermiyordum. Bundan sonraki gelişme Poyrot'nun ertesi sabah aldığı bir mektup oldu. Arkadaşım. Pusulayı okudu ve öfkeden morarmış bir suratla bana uzattı. Bayantold, Bay Poyrot'nun yardımlarına ihtiyacının kalmadığını üzülerek bildirir. Konuyu kocasıyla görüştükten sonra hizmetçilerle ilgili bir iş yüzünden bir dedektifi görevlendirmenin saçma olacağını anlamış bulunuyor. Bayan Todd danışma ücreti olarak 10 sterlini ekliyor. Poyrot, aha diye sesini yükseltti. Demek hercule cüle Poyrot'yu bu kadar kolay başlarından atabileceklerini sanıyorlar. Atırlarını kırmamak için iki paralık işlerini kovuşturmayı kabul ediyorum, onlar da karşılığında beni böyle sepetliyorlar. Bu münasebetsizlikte Bay Todd'un parmağı olduğundan şüpheleniyorum. Hayır diyorum, hayır. Gerekirse kendi sterlinlerimi de harcarım ama bu işin iç yüzünü öğreneceğim. İyi de, nasıl diye sordum. Hoyrod sakinleşti. Önce gazetelere bir ilan vereceğim. Şöyle ki, Eliza Dun eğer bu adrese başvurursa kendisi için çok yararlı olacak bir şey öğrenebilir. Bu ilanı aklına gelen bütün gazetelere ver, Hastings, ondan sonra bazı araştırmalarda bulunacağım. Haydi git artık, vakit kaybetmememiz gerekiyor. Poyrot'yu o gün akşama kadar görmedim. Ancak akşam neyle meşgul olduğunu bana söylemek lütfunda bulundu. Bay Todd'un firmasında biraz araştırma yaptım, dedi. Çarşamba günü işinin başındaymış. Dürüst biri olarak biliniyor. Simpsons'a perşembe günü hasta olduğu için bankaya gitmemiş. Ama çarşamba günü oradaymış. Davis'le fazla bir arkadaşlığı yokmuş. Burada da olan dışı bir şey yok. Hayır. Bütün ümidimiz gazete ilanlarında. İlan tam zamanında bütün günlük gazetelerde çıktı. Hoyrot'nun verdiği direktif uyarınca bir hafta süreyle de çıkmaya devam edecekti. Hiç de ilginç olmayan bu kayıp ahçe olayına duyduğu ilgi gerçekten de tuhaftı. Ama adam başarıya ulaşıncaya kadar devam etmeyi kendisine onur sorunu yapmıştı. O sıralarda ona birbirinden ilginç işler getirdiler, fakat o hepsini geri çevirdi. Her sabah gelen mektuplarının başına koşuyor, onları heyecanla gözden geçiriyor, sonra da içini çekerek masanın üstüne bırakıyordu. Ama sabrımız en sonunda ödüllendirildi, Bayan Totlun ziyaretini izleyen çarşamba günü Pansiyoncu Kadın Eliza Dun adındaki bir hanımın bizi görmek istediğini haber verdi. Hoyrot, nihayet, diye atıldı. Çabuk yukarı çıkmasını söyleyin. Hemen. Şaşkına dönen Pansiyoncu Kadın aşağı koştu, az sonra da Bay Dun'la geri döndü. Kadın aşağı yukarı bize anlatıldığı gibiydi. Uzun boylu, tıknaz yapılı ve saygın görünüşlü. İlana yanıt vermeye geldim, diye açıkladı. Bir karışıklık olduğunu tahmin ediyorum, çünkü belki bilmiyorsunuz, ama ben mirasımı aldım zaten. Hoyrot kadını dikkatle inceliyordu. Abartılı bir hareketle bir sandalye çekti. Sorun şu ki eski hanımınız Bayan Todd sizi çok merak ediyor. Başınıza bir kaza geldiğinden korkmuştu, diye açıkladı. Eliza Dun şaşırmış göründü. Yani mektubumu almamış mı? Sizden en küçük bir haber almamış. Poyrot kısa bir duraklamadan sonra, şu işi anlatsanız artık, dedi. Eliza Dun hiç nazlanmadı. Hemen uzun anlatısına başladı. Çarşamba gecesi eve dönüyordum. En ikonu yaklaşmıştım ki bir centilmen beni durdurdu. Sakallı ve geniş kenarlı bir şapka giymiş uzun boylu biriydi. Bayan Eliza Dunsınız, değil mi? dedi. Evet demem üzerine, 88 numaradan sizi sordum, dedi. Buraya gelirken sizinle karşılaşabileceğimi söylediler, Bayan Dun. Sırf sizin için Avustralya'dan geldim. Anneannenizin adını biliyor musunuz acaba? Cane'ye mutlu diye cevap verdim. Tamam dedi. Bayan Duhun duymamış olabilirsiniz ama anneannenizin Eliza Leach adında canciğer bir arkadaşı vardı. Bu arkadaşı Avustralya'ya giderek orada çok zengin bir göçmenle evlendi. İki çocuğu bebeklik çağında öldüler, bu bayan Leach de kocasının bütün mirasına sahip oldu. Bu hanım birkaç ay önce öldü. Vasiyetnamesi uyarınca da size bu ülkede bir evle hatırı sayılır miktarda bir para kaldı. Bayan Dun devam etti. Şaşkınlıktan ağzım açık kalmıştı. Bir an şüphelendim. Adam bunu fark etmiş olmalı ki gülümsedi. İhtiyatlı davranmakta da haklısınız bayan Dun dedi. İşte tanıtım belgelerim. Bana Melbourne'deki Hurst ve Kroç Avukatlık firmasının mektubunu ve bir de kartvizit uzattı. Kendisi Bay Kroç Yalnız bir, iki koşul var, diye açıladı. Bu vasiyet, eve Cumberland'dadır, yarın saat 12'den önce yerleşmeniz koşuluyla geçerlidir. Öbür koşul önemsiz, sadece birilerinin hizmetkarı olmamanızı gerektiriyor. Fena halde bozulmuştum. İyi ama ben bir ahçıyım, Bay Kroç, dedim. Evden size bunu söylemediler mi? Bundan hiç haberim yoktu, dedi. Burada hanımın yanında bir yardımcı ya da mürebbiye gibi bir şey olacağınızı düşünmüştüm. Bu çok büyük bir şanssızlık, gerçekten çok büyük bir şanssızlık. Endişelenerek, yani o paralan kaybedecek miyim, diye sordum. Adam biraz düşünüyor göründü. Sonunda yasaları atlatmanın daima bir yolu vardır, bayan Dun, dedi. Biz avukatlar bunu çok iyi biliriz. Burada sizin yapmanız gereken bu öğleden sonra işinizden ayrılmak. İyi ama ben ayımı doldurmadım, diye atıldım. Adam gülümsedi. Bir aylık ücreti. Feda ederek her ne zaman isterseniz işinizden ayrılabilirsiniz. Hem hanımınız durumunuzu göz önünde tutarak sizi mazur görecektir. Bütün güçlük zamanda. Saat 23.05 de Kings Cross istasyonundan kurye hareket edecek trende olmanız zorunlu. Size yol parası olarak 10 sterlin kadar bir avans verebilirim. İstasyondan hanımınıza bir pusula atabilirsiniz. Onu ben kendim hanımınıza götürür, durumu açıklarım. Tabii ki razı oldum. Bir saat sonra trendeydim. O kadar şaşkındım ki sağımı, solumu şaşırıyordum. Harlisli'ye vardığımızda neredeyse şu etelerde okuduğumuz dolandırıcılardan birinin kurbanı olduğuma inanacağım geliyordu. Ama adamın bana verdiği adrese gittim, bir hukuk firmasıydı. Bana şirin bir küçük ev kalmıştı, bir de 300 sterlinlik yıllık bir gelir. Bu avukatlar pek bir şey bilmiyorlardı. Sadece Londra'daki bir centilmenden bana evi ve ilk 6 ay için 150 sterlini teslim etmelerini isteyen bir mektup almışlardı. Bay Kroç bana eşyalarımı yolladı ama hanımdan ses yoktu. Kızdığı ve bu kadarcık bir şansı bana çok gördüğü sonucuna vardım. Sandığım ıda alıkoyup giysilerimi bana kağıt paketler içinde yolladı. Ama tabi mektubumu hiç almadıysa sandığı istememi küstahlık olarak anlamlandırmıştır. Hoyrot bu uzun öyküyü sesini çıkarmadan dinlemişti. Sonunda tatmin olmuş gibi başını salladı. Teşekkür ederim, bayan. Bir karışıklığın olduğu kesin. Yorgunluğunuza karşılık size küçük bir ödül vermeme izin verin. Böyle diyerek kadının eline bir zarf sıkıştırmıştı. Siz hemen şimdi Cumberlanda mı dönüyorsunuz? Ancak size küçük bir öğüdüm var. Sakın yemek pişirmesini unutmayın. İşler sarpa sardığında insanın bir becerisinin olması her zaman yararlıdır. Ziyaretçimiz gittikten sonra Poyrot, ne saf kadınmış, diye mırıldandı. Ama onun sınıfından olanlardan bu beklenir. Birden yüzü ciddileşti. Gel, Hastings, kaybedecek zamanımız yok. Ben vappa bir pusula yazarken sen bir taksi bul. Taksiyle döndüğüm sırada Poirot kapıda beni bekliyordu. Nereye gidiyoruz, diye endişeyle sordum. Önce bu mesajı özel ulakla yollamaya. Bu iş olup da tekrar taksiye binerken Poirot şoföre adresi verdi. Lapham'da Prince Albert sokağının 88 numarasına. Demek yine oraya gidiyoruz. Mais o oh Ama korkarım çok geç kaldık. Kuş kafesten uçmuştur dostum Hastings. Kuş dediğinizde kim? Hoyrot gülümsedi. O silik Bay Simpson. Ne diye bağırmaktan kendimi alamadım. Yapma Hastings artık her şeyi anlamadığını söyleme bana. Biraz bozularak, ahçının uzaklaştırılmak istendiği ortada, bunu anlamamak imkansız, dedim. İyi den için. Simpson kadıncağızın için evden çıkarmayı istemiş olsun. Onun hakkında bir şey mi biliyordu? Hayır, hiçbir şey bildiği yoktu. Öyleyse için. Adam ona ait olan bir şeyi istiyordu. Para mı? Avustralya'daki mirası mı? Yok, canım, istediği çok başka bir şeydi. Poyrot kısa bir duraklamadan sonra ciddi bir sesle konuştu. İstediği oldukça hırpalanmış eski bir teneke sandıktı. İyi ama, isterse bir sandık satın alabilirdi, diye bağırdım. Yeni bir sandık istemiyordu. Geçmişi belirli, saygın bir sandıktı istediği. Yapmayın, Poyrot, diye bağırdım. Bu kadarı çok fazla. Siz beni işletiyorsunuz. Arkadaşım bana dikkatle baktı. Sende Bay Simpson'un zekasıyla hayal gücü yok, sevgili dostum. Dinle şimdi, Simpson çarşamba akşamı ahçıyı bir bahaneyle evden ulaştırıyor. Bir kart bastırmak ve bir mektup yazmak kolay şey. Adam, planının başarısını garantilemek için 150 sterlin ödemeye ve bir evi bir yıllığına kiralamaya da razı. Bayan Dunn onu tanıyamadı. Sakalla, şapka ve Avustralya şivesi onu aldatmaya yetti. Çarşamba günü böylece Simpson'un 150 bin sterlin değerindeki ciro edilebilir tahvili sahiplenmesiyle sona erdi. Simpson mu ama o Davis'ti. Lütfen bırak da devam edeyim, Hastings. Simpson hırsızlığın perşembe günü ortaya çıkacağını biliyordu. Perşembe günü bankaya gitmedi. Ama öyle yemeğine çıkacağı vakit davisin yolunu bekledi. Belki ona yaptığı hırsızlığı itiraf etti ve davise senetleri ona teslim edeceğini söyledi. Şöyle ya da böyle davisi kendisiyle ama gelmeye tazı etti. Hizmetçinin izin günüydü, bayan Todd da indirimli satışlara gittiğinden evde kimse yoktu. Hırsızlık ortaya çıkıp da David'in ortadan kaybolduğu görülünce çıkarılan sonuç belli. Hırsız Davistir. Bay Simpson güvendedir, ertesi günde herkesin tanıdığı namuslu memur kisvesiyle işinin başına dönebiliyor. Ya Davies? Hoyrot anlamlı bir el hareketi yaparak başını salladı. İnsana inanılmayacak kadar soğukkanlı gözüküyor ama başka nasıl bir açıklama olabilir? Monami Katil için en büyük güçlüklerden biri cesedin ortadan kaldırılmasıdır. Simpson ise bunu önceden planlamıştı. Dikkatimi çeken bir nokta, Eliza Dunn'ın evden çıkarken, o gece dönmek niyetinde olmasına rağmen, şeftali kompostosu hakkında söylediklerini hatırlasana, onu almaya geldiklerinde sandığının içindeki giysilerle götürülmeye hazır oluşu oldu. Carter Peterson'a Cuma günü sandığı almaya gelmesi için haber yollayan Simpson'du, Perşembe günü öğleden sonra sandığı iplerle bağlayıp sağlam alanda Simpson. Neden şüphelenilsindi ki? Bir hizmetçi evden ayrılıyor ve sandığının alınması için adam yolluyordu. Sandık etiketlenmişti. Üstünde kadının adı vardı, adres olarak da herhalde Londra'ya yakın bir tren istasyonu verilmişti. Simpson, Avustralyalı kılığı ve konuşmasıyla cumartesi sabahı geliyor, sandığı alıp üstüne. Yeni bir etiket yapıştırıyor, gelip alınana kadar kalmak üzere başka bir yere yolluyor. Yetkili, haklı nedenlerle durumdan şüphelenip sandığı açtıklarında, bütün öğrendikleri, onu sömürgelerden gelmiş sakallı birinin Albert Soka yakın bir demiryolu istasyonundan postaladığı oldu. Sandıkla Prince Albert Soka arasında bağlantı kurmak için hiçbir ipucu bulunmayacaktı. İşte bu kadar. Hoyrot'un öngörüsü doğru çıktı. Simpson iki gün önce evden işinden ayrılmıştı. Fakat işlediği suçun sonuçlarından kurtulamayacaktı. Amerika'ya doğru yola çıkan Olimpiya gemisinde yakalandı. Henry Wintergren adına yollanmış teneke bir sandık Glasgow'da demiryolu ilgililerinin dikkatini çekmişti. Sandık açılınca içinden şanssız davisin ölüsü çıktı. Bayan Todd'un 10 sterlinlik çeki hiçbir zaman bozdurulmadı. Hoyrot bunu çerçeveletip oturma odamızın duvarına astı. Bana çok önemli bir şeyi hatırlatmak için Hastings dedi. Önemsiz olanı hiçbir zaman hor görmemek için. Bir uçta ortadan kaybolan bir hizmetkir, diğer uçta da soğukkanlılıkla. İşlenmiş bir cinayet. İşte bu benim için dedektiflik hayatımın en ilginç olaylarından biri. Olacak. Cornwall'ın gizemli olayı. Az Soncumuz, Bayan Pengelley, diye ziyaretçimizi bize tanıttıktan sonra yavaşça çekildi. Poirot'ya danışmak için birbirinden farklı pek çok kişi gelirdi ama kapının aralığında endişeli bir tavırla ceketinin yakasını çekiştirerek duran kadın bunların hepsinden farklıydı. O kadar sıradan görünüyordu ki 50 yaşlarında zayıf ve silik bir kadıncağızdı. Ceketinin yakası sutaşıyla süslü bir tay giymişti. Boynunda ince bir altın kolye dikkati çekiyordu. Kır saçlarının üstüne ona şaşılacak derecede yakışmayan şapka oturtmuştu. Bir taşra kentinin sokaklarında her gün yüzlerce bayan pengerliğin yanından geçebilirsiniz. Poyrot yerinden kalktı ve ne kadar sıkıldığı belli olan kadıncağızı nazik bir tavırla karşıladı. Hanımefendi. Lütfen buyurun, oturun. Bu bey meslektaşım Yüzbaşı Hastings. Kadın bir yandan, siz dedektif bay Poyrot'sunuz değil mi diye mırıldandı. Hizmetinizdeyim hanımefendi. Akat konumuzun sanki dili tutulmuştu. Derin bir göğüs geçirdi, parmaklarını büküyor. Yüzü de kızar kızarıyordu. çakızarıyordu. Royot, sizin için yapabileceğim bir şey var mı hanımefendi diye sordu. Düşündüm ki yani şunu demek istiyorum. Lütfen devam edin hanımefendi. Lütfen. Bu şekilde cesaretlendirilen Bayan Pengelley kendini biraz toparladı. Sorun şu, Bay Poirot, polisle herhangi bir ilişimin olmasını istemiyorum. Hayır, kıyamet kopsa polise gitmem. Ama beni korkunç derecede kaygılandıran bir şey var. Yine de gelmekte iyi ettiğime emin değilim. Kadıncağız birdenbire sustu. Benim polisle hiçbir ilişim yok. Yaptığım kovuşturmalar tamamen özeldir. Bayan Pengelley bu özel kelimesine dört elle sarıldı. Evet, benim istediğim de bu. Dedikodu olmasını, gazetelere düşmemizi istemem. Gazeteciler öyle kötü niyetlidirler ki. Bir kez dillerine düşsek aile bir daha başını dik tutamaz. Üstelik Emin de değilim. Ne var ki korkunç bir şey aklıma geldi ve onu bir türlü kafamdan çıkarıp atamıyorum. Kadın soluk almak için durakladı. Kim bilir belki de zavallı Edyar'da büyük bir haksızlık ediyorum. Bir eşin böyle şeyler düşünmesi çok kötü bir şey. Ama günümüzde gazetelerde o kadar feci şeyler okuyoruz ki. Özür dilerim ama kocanızdan mı söz ediyordunuz? Evet. Ve ne yaptığından şüpheleniyorsunuz. Böyle bir şeyi ağzıma almaktan hoşlanmıyorum, Bay Poirot. Ama bu gibi şeylerin olduğunu, o zavallıların da hiçbir şeyden şüphelenmediklerini okuyoruz. Ben kadıncağızın asıl konuya gelmesinden ümidimi kesmeye başlıyordum. Ama Poyrot şaşılacak bir sabır gösterdi. Korkmadan içinizi dökün, hanımefendi. Şüphelerinizin bir dayanağının olmadığını ortaya çıkardığımız takdirde ne kadar sevineceğiniz düşünün. Bu doğru. Hiçbir şey bu belirsizlik kadar yıpratıcı olamaz. Evet Bay Poyrot, birisinin beni zehirlediğinden şüpheleniyorum. Neden böyle düşünüyorsunuz? Çekingenliğinden artık tamamıyla sıyrılan Bayan Pengelley, daha çok bir doktora söylenmesi gereken şikayetlerini sıralamaya girişti. Poyrot, yemek yedikten sonra sancı duyuyor ve mideniz bulanıyor öyle mi, dedi. Sizinle ilgilenen bir doktorunuz yok mu? O ne diyor? Akut gastrit olduğunu söylüyor, Bay Poirot. Ama onun da bu işe aklının ermediğini ve rahatsız olduğunu görebiliyorum. İlaçlarımı de sürekli değiştiriyor ama hiçbir şeyin yararı olmuyor. Endişelerinizden ona söz ettiniz mi? Kesinlikle hayır, Bay Poirot. Sonra dedikodu bütün şehre yayılabilir. Hem derdim belki de gerçekten gastrit. Yine de Edward bazı hafta sonları evde olmayınca sağlığımın yerinde olmasına şaşmamak elde değil. Freda bile bunu fark etti, Bay Poyrot. Freda yeğenimdir. Bir de yaban otları yok etmek için alınmış olan zehir var. Onu hiç kullanmadığı halde, bahçıvan. Şişenin yarı yarıya boşaldığını söylüyor. Bayan Pengelly bunları söylerken yalvarır gibi Poyrot'ya bakıyordu. Dostum, ona cesaret vermek ister gibi gülümsedi ve önüne kağıt, kalem çekti. Şimdi işimize bakalım, hanımefendi, dedi. Evet, siz ve kocanız nerede oturuyorsunuz? Polgarvit'te. Kormal eyaletinde küçük bir kenttir. Çoktan mı orada oturuyorsunuz? 14 yıldır. Ve aileniz sizinle kocanızdan oluşuyor, öyle mi? Çocuğunuz yok mu? Ne yazık ki yok. Galiba bir yeğenden söz etmiştiniz. Evet. Hreda Stanton ölen görümcemin kızıdır. Son sekiz yıldır bizimle oturuyordu. Bir hafta öncesine kadar da bizimle beraberdi. Ya? Peki bir hafta önce ne oldu? Evdeki hava tatsızlaşmıştı. Hreda'ya ne olduğunu anlayamıyordum. O kadar kaba ve küstah olmuştu ki. Hele kızdığı zamanlar korkunçtu. Sonunda günün birinde büsbütün kudurdu. Berbat bir kavgadan sonra bütün eşyasını toplayıp evi terk etti ve kentte kendine ayrı bir yer tuttu. Onu o zamandan bu yana görmedim. Bayrad Norda, onu bırakın. Aklı başına gelsin, dedi. Bayrad kim? Bayan Pengelley ilk gelişindeki gibi sıkıntılı bir hal aldı. Sonunda, o sadece bir dosttur, dedi. İyi bir genç adamdır. Yeğeninizle arasında bir şey mi var? Bayan Pengelley kesin konuştu. Hiçbir şey yok. Hoyrot konuyu değiştirdi. Sizinle kocanızın maddi durumunuzun iyi olduğunu tahmin ediyorum. Evet. Oldukça varlıklıyız. Para size mi yoksa kocanıza mı ait? Oh, her şeyi ediyordun. Benim kendime ait hiçbir şeyim yok. Hanımefendi, sistemli çalışmak için bazen acımasız davranmak zorundayız. Sizin durumunuzda da bir neden aramalıyız. Kocanız halde sırf oyalanmak için sizi zehirlemeye çalışmayacaktır. Sizi ortadan kaldırmayı istemesi için bir neden aklınıza geliyor mu? Bayan Pengelley, muayenehanesinde çalışan o sarı saçlı sürtük var, diye öfkeyle atıldı. Hocam diş doktorudur, Bay Poyrot, dediğine göre de muayenehanesinde saçları kısa kesilmiş ve beyaz gömlekli bir kız bulunmalıymış. Randevularını kaydedecek ve yapacağı dolguları hazırlayacak zeki bir kız. Aralarında bir şeylerin olduğu kulağıma geldi ama o tabii ki inkar ediyor. Yabani otları yok etmek için kullanılan şu ilacı kim ısmarladı? Hocam, bir yıl önce. Şu yeğeniniz, kendine ait parası var mı? Sanıyorum, yılda 50 sterlin kadar bir şey. Hocamı terk ettiğim takdirde geri dönüp. Edyard'ın evini idare etmeyi çok ister. Demek kocanızı terk etmek aklınızdan geçti. Her şeyin istediği gibi olmasına izin verecek değilim. Kadınlar artık eski günlerdeki gibi ezilmeye mahkum köleler değiller, Bay Poirot. Bağımsız ruhunuzdan dolayı sizi kutlarım, hanımefendi. Ama isterseniz pratik olalım. Bugün Polgarvit'e dönüyor musunuz? Evet, buraya bir tur treniyle geldim. Trenim bu sabah 6'da yola çıktı, bu öğleden sonra 5'te de geri dönüyor. Güzel. Şu sırada programımda çok önemli bir iş yok. Sizin şu küçük sorununuzla ilgilenebilirim. Yarın Paul Garvit'te olacağım. Dostum Hastings'i sizin bir uzak akrabanız, örneğin ikinci dereceden bir kuzininizin oğlu olarak tanıtabilir miyiz? Ben de onun eksantrik yabancı dostuyum. O vakte kadar siz yalnız kendi hazırladığınız ya da gözlerinizin önünde hazırlanmış şeyleri yiyin. Güvenebileceğiniz bir hizmetçiniz var mı? Jessie iyi bir kızdır. Ona güvenim tam. Öyleyse yarın görüşürüz hanımefendi. O vakte kadar hoşçakalın. Hoylot müşterisini kapıya kadar geçirdikten sonra koltuğuna döndü, kadının sinirli parmaklarıyla tüylü eşarbından kopardığı iki minik ipliği tüm dalgınlığına karşın gözünden kaçırmadı. Onları dikkatle alıp sepetine attı. Bu işe ne diyorsun, Hastings, diye sordu. Pis bir iş derim. Evet, hanımın şüpheleri doğru çıktığı takdirde. Ama acaba doğru mu? Bugünlerde yabani otları yok etmek için bir şişe zehir ısmarlayan kocanın vay haline. Hele karısının gastriti varsa ve isteri krizleri geçirmeye meyilli biri ise, adamcağızın vay haline. Sizce sorun bundan mı ibaret? Sorun işte burada, Hastings, bilmiyorum. Ama bu olay merakımı kamçıladı, hem de çok. Çünkü kadın bende isterik biri izlenimini bırakmadı. Aslında yanılmıyorsam çok acıklı bir insanlık dramıyla karşı karşıyayız. Söylesene, Hastings, bayan pengerliğin kocasına karşı duyguları sence nasıl? Korkuyla çatışma halindeki bağlılık, diye öne sürdüm. Normal olarak bir kadın dünyada kocası dışında herkesi suçlayabilir. Ne olursa olsun ona inancını sürdürmeye çalışır. Ama öbür kadın durumu karmaşıklaştırmıyor mu? Evet, sevgi kıskançlığın etkisiyle nefrete dönüşebilir. Ama nefret kadıncağızı polise başvurmaya götürmeliydi, bana değil. batırtı çıkmasını, bir skandalın patlak vermesini isterdi. Hayır, yine küçük gri hücrelerimizi çalıştıralım. Bayan pengelleğin için bana geldi. Kuşkularının yanlışlığını kanıtlatmak için mi? Yoksa doğruluklarını kanıtlatmaya mı? İşte burada anlayamadığım bir şey var, belirsiz bir neden. Dostumuz bayan pengelle yolağın üstü bir aktris mi? Hayır, samimiydi, samimi olduğuna yemin edebilirim, işte bu yüzden bu olayla ilgileniyorum. Sen lütfen şu tren tarifelerine bak da Polgarvit'e kaçta tren olduğunu öğrenelim. Dün en uygun treni saat bir buçukta Paddington'dan kalkıyor, yediği birkaç dakika geçede polgarvite varıyordu. Yolculuk olaysız geçti. Tatlı bir şekerlemeden silkinerek uyandım ve kasvetli küçük istasyonun peronuna ayak bastım. Çantalarımızı daçi Oteli'ne götürdük, hafif bir yemeğin ardından Poirot sözüm ona kuzinime küçük bir akşam ziyareti yapmaya gitmemizi önerdi. Engellerlerin evi yolun biraz berisindeydi. Önünde de küçük bir bahçesi vardı. Hafif çiçek kokuları akşamın esintisiyle insanın burnuna geliyordu. Bu sakin güzellikle şiddet düşüncelerini uzlaştırmak insana imkansız görünüyordu. Oyrot kapının zilini çaldı. Kimse kapıyı açmayınca yine zile asıldı. Bu kez kısa bir aradan sonra kapı saçı başı dağınık bir hizmetçi kız tarafından açıldı. Gözleri ağlamaktan kızarmıştı gürültüyle burnunu çekiyordu. Poyrot, bayan pengelliği görmeye geldik, dedi. İçeri girebilir miyiz? İzmetçi bize baka kalmıştı. Sonra dobra dobra açıkladı. Duymadınız mı yoksa? Hanımefendi öldü. Bu akşam, yarım saat önce kaybettik onu. Dona kalmıştık. Sonunda, ''Neden öldü ki?'' diye sorabildim. Herhalde her bir bileni vardır. Kız omzunun üzerinden arkaya göz attı. Evde hanımefendinin yanında birinin kalması gerekmese hemen şimdi eşyalarımı toplayıp giderdim. Ama hanımefendinin ölüsünü öyle terk edilmiş halde bırakamam. Bir şey söylemek bana düşmez, onun için de bir şey söyleyecek değilim ama herkes biliyor. Haber bütün kente yayılmış. Bay Radnor yazmazsa bir başkası yazacaktır. Doktor istediğini söyleyebilir. Beyefendiyi daha bu akşam yabani ot zehirini raftan alırken görmedim mi ben? Dönüp de ona baktığımı görünce de yerinden hoplamadı mı? Hanımefendinin lapası da masanın üstünde ona götürülmeyi bekliyordu. Bu evde kaldığım süre içinde ağzıma tek bir lokma koymam. Açlıktan ölsem bile koymam. Hanımınıza bakan doktor nerede oturuyor? Adı Doktor Edmonds. Köşeyi dönünce ikinci ev. Oyrot hızla döndü. Yüzünün rengi solmuştu. Bu kız, hiçbir şey söylemeyecek olan bir kıza göre çok şey söyledi, dedim. Oyrot yumruk yaptığı elini öbür avucuna vurdu. ''Ben ne budalaymışım, Hastings. Ne kocaman bir budala. Küçük gri hücrelerimle övündüm ama gel gör ki bir insan hayatı kaybettim, hem de kurtarılması için bana gelen bir insanın hayatını. Bu kadar çabuk bir şey olabileceği aklıma bile gelmemişti. Tanrı beni bağışlasın, bir şeyin olabileceğini düşünmemiştim. Kadıncağızın öyküsü bana o kadar yapay görünmüştü ki. İşte doktorun evine geldik. Bakalım ondan ne öğreneceğiz? Doktor Adams romanlardaki kırmızı, yüzlü ve babacan taşla doktorların biriydi. Bizi nazik bir tavırla karşıladı. Aman için geldiğimizi öğrenince yüzünün rengi kırmızıdan mora döndü. Saçma. Tek kelimeyle saçma. Hastanın doktoru değil miydim ben? Kadıncağızın hastalığı gastritti, düpedüz gastrit. Bu şehir zaten bir dedikodu yuvası. Skandal tutkunu bir sürü ihtiyar kadın bir araya gelip olmadık şeyler icat ederler. O skandal paçavralarını okuyorlar, oturdukları şehirde biri zehirlenecek olsa keyiflerinden bayılacaklar. Bir rafın üstünde bahçıvanın kullanacağı bir zehiri gördüler mi tamam, hayal güçleri fazla mesai yapıyor. Edward Pengelli'yi tanırım, kuduz bir köpeği bile zehirleyemez, o hem karısının için zehirlemek istesin ki. Siz onu söyleyin. Belki de bilmediğiniz bir şey var, sayın doktor. Hoyrot bu başlangıçtan sonra bayan pengelliğin ona yaptığı ziyaretin ana hatlarını doktora anlattı. Kimse doktor adamstan daha fazla şaşırmazdı. Adamcağızın adeta gözleri yuvalarından fırlamıştı. Aman tanrım, diye soludu. Zavallı kadın aklını kaçırmış olmalı. Niçin benimle konuşmadı sanki? Asıl yapması gereken buydu. Korkularıyla alay edilmesini istememiştir. Hiç de değil. Ben açık fikirli biriyimdir. Yani öyle olduğumu umut ediyorum. Poyrot doktora bakarak gülümsedi. Doktorun itiraf etmek isteyeceğinden daha fazla rahatsız olduğu belliydi. Elinden çıktığımız sırada Poyrot bir kahkaha attı. Adamda katır inadı var. Gastrit olduğunu söylemiş, onun için mutlaka gastrittir. Yine de aklı karıştı. Bundan sonra ne yapıyoruz? Otele dönüp şu feci İngiliz taşrası yataklarının birinde feci bir gece geçireceğiz, Monami. Şu ucuz İngiliz yatakları içler acısı. Ya yarın ne olacak? Yapabileceğimiz bir şey yok. Londra'ya dönüp bundan sonraki gelişmeleri bekleyeceğiz. İyi de ya herhangi bir gelişme olmazsa, diye itiraz ettim. Olacak, olacak. Buna emin olabilirsin. İhtiyar doktorumuz istediği kadar rapor verebilir, ama insanların çenesini kapatamaz. Ve insanlar susmayacaklardır, buna emin olabilirsin. Trenimiz ertesi sabah 11.30'da kalkıyordu. İstasyona gitmeden önce Poirot bir de Bayan Freda Stanton'u görmek istedi. Ölen kadının yeğenini kaldığı evde bulduk. Yanındaki uzun boylu, esmer genç adamı biraz kızarıp bozararak bize Cobradnor olarak tanıttı. Hreda Stanton, Cornwall'da sık rastlanan tipte kara kaşlı, kara gözlü ve pembe yanaklı çok güzel bir genç kızdı. Akat kara gözlerinde ışıltı, kışkırtılmaması daha doğru olacak. Öfkeli bir mizacı ele veriyordu. Hoyrod kendini tanıtıp niçin geldiğini açıkladıktan sonra Freda, zavallı yengem, dedi. Ne kadar acıklı. Ona karşı daha uysal ve sabırlı davranmadığım için bütün sabah burada üzüldüm, durdum. Radnor genç kızın sözünü kesti. Sen çok şeye katlandın, Freda. Orası öyle, ya cop, ama çok öfkeli ve çabuk sinirlenen biri olduğumu da biliyorum. Yengemin ki düpedüz saçmalıktı. Gülüp geçmeliydim ama dayımın onu zehirlediğini düşünmesi münasebetsizliğin büyüğüydü. Onun elinden aldığı yiyecekleri yedikten sonra gerçekten fenalaşması, bence telkinden başka bir şey değildi. Fenalaşacağına aklını takıyor, gerçekten de fenalaşıyordu. Aranızdaki anlaşmazlığın gerçek sebebi neydi, genç bayan? Freda Stanton duraklayarak Radnor'a baktı. Genç adam Freda'nın neyi ima ettiğini hemen kavradı. Benim artık gitmem gerek, Freda, dedi. Akşama görüşürüz. Sizler de buradan istasyona gideceksiniz herhalde, beyler. Hoyrot öyle olduğunu söyledi, genç adam da gitti. Hoyrot muzip bir gülümseyişle, nişanlısınız, değil mi, diye sordu. Freda Stanton kızararak öyle olduğunu doğruladı. Ve yengemle aramdaki çekişmenin bütün nedeni de buydu, diye ekledi. Bu evliliği yapmanızı onaylamıyordu demek. Sorun yalnızca bu değildi. Yani. Kızcağız sözlerine devam edemedi. Hoyrot onu cesaretlendirmeye çalıştı. E sonra? Ölmüş bir kadının arkasından böyle konuşmak çok korkunç. Size söylemediğim takdirde hiçbir şeyi anlayamayacaksınız. Yengem kacoba kalbini kaptırmıştı. Sahimi. mi? Evet. Ne kadar saçma, değil mi? Yengem ellisini aşmıştı, Yacob ise otuzlu yaşların başlarında. Ama olan olmuştu bir kere. Kadıncağız onun için deli oluyordu. Sonunda yengeme Kacob'un benimle ilgilendiğini söylemek zorunda kaldım. Bunu çok kötü karşıladı. Söylediklerimin tek kelimesine inanmadı. Sonuçta da o kadar kabalaştı ve bana hakaret etti ki benim çileden çıkmam kaçınılmazdı. Lacob'la durumu konuşunca en iyisinin yengemin biraz aklı başına gelene kadar evden uzaklaşmam olduğuna karar verdik. Zavallı kadın ne kadar acınılacak bir durumdaymış Mer. Öyle görünüyor. Teşekkür ederim genç bayan, durumu açıklık getirmenize çok sevindim. Radnor'un sokağın aşağısında bizi beklediğini görünce biraz şaşırmadık desem yalan olur. Freda'nın size neler söylediğini tahmin edebiliyorum, dedi. Çok şanssız bir olay. Ayrıca benim için de ne kadar rahatsızlık verici olduğunu tahmin edebilirsiniz. Bu işte benim hiçbir suçumun olmadığını söylememe gerek yok. Gösterdiği ilgiye önceleri memnun olmuştum. Yaşlı hanımın ile bana yardımcı olacağını sanıyordum. Oysa gerçek çok saçma ve bir o kadar da tatsızmış. Bayan Freda ile ne zaman evleneceksiniz? Umarım yakında. Şimdi sizinle açık konuşacağım, Bay Poirot. Freda'nın bildiklerinin biraz daha fazlasından haberim var. Dayısının suçsuz olduğunu sanıyor, o. Ama ben buna o kadar emin değilim. Size yalnız şu kadarını söyleyeceğim, çenemi tutacağım. En doğrusu, bu işi fazla kurcalamamak. Karımın dayısının cinayet suçundan yargılanmasını ve asılmasını istemem. Bütün bunları bana niçin anlatıyorsunuz? Sizin ününüzü duyduğum ve zeki bir insan olduğunuzu bildiğim için. Bazı araştırmalar yapıp onun aleyhinde kuvvetli kanıtlar toplamanız mümkün. Ama sorarım size, bu neye yarar ki? Zavallı kadına artık kimse yardım edemez. Zaten bir skandalın kopması isteyebileceği en son şey olurdu. Sanırım, bunun düşüncesi bile mezarının içinde dimdik oturmasına neden olurdu. Bunda haklı olabilirsiniz. Demek olayı örtbas etmemi istiyorsunuz. Öyle düşünüyorum. Bu konuda bencilce davrandığımı itiraf ederim. Kendime bir gelecek kurmaya çalışıyorum. Terzi ve konfeksiyoncu olarak parlak bir iş kurmak üzereyim. Çoğumuz benciliz, Bay Radnor. Ama herkes bunu açık seçik itiraf etmez. Dediğinizi yapacağım ama inanın bana, olayı örtbas etmeyi başaramayacaksınız. Niçin öyle söylüyorsunuz? Hoyrot bir parmağını kaldırdı. Pazar günüydü, biz de kent pazarının önünden geçiyorduk. İçeriden uğultular kulağa geliyordu. Poirot, halkın sesinin yüzünden, Bay Radnor, dedi. Neyse, acele etmeliyiz, yoksa. Trenimizi kaçıracağız. Tren istasyondan çıkarken Poirot, çok ilginç, öyle değil mi, Hastings, dedi. Cebinden küçük bir tarakla minicik bir ayna çıkarmış, biz koşarken simetrisi biraz bozulmuş olan bir yanı özenle taramakla meşguldü. Siz öyle düşünüyorsunuz, dedim. Bana her şey tatsız ve çirkin. Gözüküyor. Bence olayın gizemli hiçbir yanı yok. Seninle aynı fikirdeyim, gizemli hiçbir yanı yok. Kızım, yengesinin aşkı hakkındaki olağanüstü öyküsünü bilmem doğru olarak kabul edebilir miyiz? Bence olayın en kuşkulu yanı bu bayan pengelley bana o kadar saygıdeğer bir hanım olarak gözüktü ki. Öykünün Olağanüstü hiçbir yanı yok, aslında sıradan bir öykü. Gazeteleri dikkatle okursan, o yaşlardaki pek çok saygıdeğer hanımın, kendinden hayli genç bir adamın peşinden gitmek için 20 yıldır yatağını paylaştığı bir kocayı, bazen de çocuklarıyla birlikte koskoca bir aileyi terk ettiğini görürsün. Kadınları seviyorsun, Hastings, içlerinde güzel olanlara ve yüzüne gülmek zevkini gösterenlerine hayranlık duyuyorsun. Ama kadın ruhu hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Hayatının sonbaharındaki bir kadının, iş işten geçmeden romantik bir macera özlemi duyduğu bir an gelebilir. Söz konusu kadın, bir taşla kentindeki saygın bir dişçinin karısı olsa bile. Ve düşünüyorsunuz ki, zeki bir adamın böyle bir şeyden yararlanabileceğini düşünüyorum. Engelleye o kadar da zeki denemez, diye fikir yürüttüm. Bütün kentin dilinde, ama bir yerde haklısınız sanırım. Konu hakkında bilgi sahibi olan iki erkek, Radnor'la dişçi, her ikisi de olayı örtbas ettirmek istiyorlar. Bunu başardılar da sanırım. Keşke kadının kocasını da görebilseydik. Bu isteğini yerine getirmek elinde. Bir sonraki trenle geri dön ve kendine ağrıyan bir azı dişi uydur. Dostuma aklından geçenleri okumak istermiş gibi dikkatle baktım. Bu olayda neyi ilginç bulduğunuzu bilmek isterdim, diye mırıldandım. Senin ağzından çıkan bir söz, duyduğum merakın nedenini özetleyebilir, Hastings, hizmetçiyi sorgulamamızdan sonra, hiçbir şey söylemeyecek olan birine göre çok şey söylediğini belirtmiştin. Öyle mi, diye mırıldandım. Sonra aynı konuya döndüm. Engelliği görmek için niçin hiçbir girişimde bulunmadığınızı merak ediyorum. Ona sadece 3 ay tanıyorum, Monami. Sonra onu istediğim kadar görebileceğim, mahkeme salonundaki zanlı iskemlesinde. Hoyrot'nun öngörülerinin bu kez yanlış çıkacağını düşünüyordum. Aradan zaman geçti ve Korval'daki gizemli olayımızdan hiçbir ses çıkmadı. Başka işler vaktimizi doldurmuştu. Gazetedeki kısa bir paragrafı okuyana kadar pengelle trajedisini hemen hemen unutmuştum. Bunda Bayan Pengelli'nin ölüsünü mezardan çıkarmak için İçişleri Bakanı'ndan emir çıktığı bildiriliyordu. Hornwall'un gizemli olayı. Birkaç gün sonra bütün gazetelerdeydi. Dedikoduların arkasının kesilmediği, dul dişçinin, sekreteri Bayan Marks'la nişanlandığı duyulunca da herkesin büsbütün çenesini açtığı anlaşılıyordu. En sonunda İçişleri Bakanı'na başvuru da bulunularak ceset topraktan çıkarılmış, Yapılan otopsi sonucunda ölünün vücudunda önemli miktarda arsenik bulunmuş, Bay Pengelley'de tutuklanarak karısını öldürmekle suçlanmıştı. Hoy ile Ben ilk sorguda bulunduk. Kanıtlar beklenildiği gibiydi Adams arsenikle zehirlenmenin belirtilerinin kolaylıkla gastritinkilerle karıştırılabileceğini itiraf etti. Bakanlığın uzmanı ifadesini verdi. Hizmetçi cesti de çenesini açarak bildiklerini fazlasıyla ortaya döktü. Söylediklerinin büyük kısmı tutanaklara geçirilmediyse de ifadesi tutuklu aleyhindeki kanıtları daha da güçlendirdi. Freda Stanton, kocası tarafından ve bir şeyi her yeşinde yengesinin durumunun daha da kötüye gittiğini itiraf etti. Yajob Radnor, bayan pengerleyin ölüm gününde eve ani bir ziyaret yaptığında pengerleyi zehir şişesini kilerdeki rafa koyarken gördüğüne, bayan pengerleyin püresinin ise o sırada az ötedeki masanın üstünde durduğuna dair ifade verdi. Bundan sonra sarışın sekreter bayan Marx tanık kürsüsüne çağrıldı. Kız bir yandan ağlayıp sinir krizi geçirirken patronuyla arasında bir yakınlık. Olduğunu pengelleyin ise karısının başına bir iş geldiği takdirde onunla evleneceğine söz. Verdiğini itiraf etti. Dişçi bu ifadelerin ışığında ağır ceza mahkemesine sevk edildi. Yajob Radnor bizimle otelimize kadar yürüdü. Poyrot, görüyorsunuz ya, Bay Radnor, dedi. Haklı çıktım. Halkın sesi konuştu, hem de çok kararlı olarak. Olay örtbas edilemedi. Radnor derin bir göğüs geçirdi. Engelliğin yakayı kurtarma olasılığı var mı acaba? Kendini savunma hakkını koruyor. Onun da bazı söyleyecekleri olabilir. Bizimle içeri gelmez misiniz? Radnor daveti kabul etti. İki sodalı viski ile bir fincan sütlü çikolata ısmarladım. Hoyrod devam etti. Bilirsiniz, bu tür olaylarla ilgili olarak yoğun bir deneyimim var. Dostumuz pengerliğin kurtulması için ancak bir tek yol görebiliyorum. Neymiş bu? Sizin şu kağıdı imzalamanız. Poyrot bir hokkabazın el çabukluğuyla üstünde bir takım yazılar bulunan bir kağıdı ortaya çıkardı. Bu nedir? Bayan Pengelly'yi sizin öldürdüğünüze dair itirafınız. Kısa bir sessizliğin arkasından Radnor çıngıraklı bir kahkaha attı. Delirmişsiniz. Hayır, dostum, kesinlikle delirmedim. Siz buraya geldiniz, küçük bir iş kurdunuz, para sıkıntısı çekiyordunuz. Bay Pengelley çok varlıklı adamdı. Yeniyle tanıştınız, kız sizden hoşlandı. Fakat Pengelley'in evlenmesi durumunda ona verebileceği küçük bir miktar sizin için yeterli değildi. Ama ile yengenin her ikisinden de kurtulabildiğiniz takdirde, Bayan Freda tek akraba olduğu için bütün parayı ele geçirebilirdiniz. Ne kadar zekice bir plan yaptınız. O çirkin, orta yaşlı kadınla sevişerek onu kendinize tutsak ettiniz. Kocası hakkında içine şüphe tohumları serptiniz. Bayan pengelli önce kocası tarafından aldatıldığını, sonra sizin sayenizde adamın onu zehirlemekte olduğunu öğrendi. Her fırsatta evlerindeydiniz, arseni kadıncağızın yiyeceklerine koymaya bol bol fırsatınız oldu. Ama bunu asla kocasının evde olmadığı zamanlarda yapmamaya dikkat ettiniz. Bayan Pengelle'ye kadın olduğundan duyduğu şüpheleri kendine saklamadı. Yeğeniyle konuştu, hiç kuşkusuz başka kadın arkadaşlarıyla da konuştu. Sizin için işin en güç yanı, her iki kadınla ilişkinizi birbirinden ayrı tutmak oldu ve bu bile ilk bakışta göründüğü kadar zor olmadı. Yengeye, kocasını şüphelendirmemek için yeğenle flört eder göründüğünüzü söylediniz. Genç bayanı inandırmak bundan bile kolay oldu, o. Yengesini kendine hiçbir zaman rakip olarak göremezdi. Ama sonra Bayan Pengelly size danışmadan bana başvurmaya karar verdi. Hocasının onu zehirlemekte olduğuna kesin kes emin olabildiği takdirde onu terk etmek ve hayatını sizinkiyle birleştirmek ki sizin de bunu istediğinize inanıyordu, hakkını kendinde görebilecekti. Ama bu sizin hiç ama hiç işinize gelmiyordu. Bir dedektifin işlerinize burnunu sokmasını istemiyordunuz. Birden aradığınız fırsatı yakaladınız. Bay Pengelli karısının püresini dolaptan çıkardığı sırada evdeydiniz ve öldüren dozu kaşla göz arasında püreye kattınız. Bundan sonrası kolay oldu. Olayı sözde örtbas etmeye çalışırken gizlice herkesin şüphelerini kışkırttınız. Ama bu arada Hercule Poirot'yu hiç hesaba katmadınız, zeki dostum. Radnor'un yüzünden bütün kanı çekilmişti ama hala işi bozuntuya vermemeye çalışıyordu. Çok ilginç, hatta dahi yani ama bütün bunları bana niçin anlatıyorsunuz? Çünkü ben yasaları değil, Bayan Pengelly'yi temsil ediyorum, bayım. Onun hatırı için size bir kurtulma şansı veriyorum. Bu kağıdı imzalarsanız size kaçmak için 24 saatlik bir süre tanıyacağım. O 24 saat dolduktan sonra kanıtı polise teslim edeceğim. Radnor tereddüt ediyordu. Hiçbir şey kanıtlayamazsınız. Öyle mi dersiniz? Benim adım Hercule Poyrot. Pencereden dışarıya bir göz atsanıza bayım. Sokakta iki adam göreceksiniz. Onlar sizi sürekli takip etme emrini aldılar. Radnor pencereye yürüyerek perdeyi araladı. Hemen arkasından bir küfür savurarak geri çekildi. Poyrot, gördünüz mü? dedi. Tekrar ediyorum, kağıdı imzalamak tek kurtuluş şansınız. Elimde ne garanti var? Sözümü tutacağıma mı? Hercu'le Poyrot'nun sözü yeter. İmza atacak mısınız? Güzel. Hastings, bir iyilik yap ve soldaki storu yeri yerine kadar kaldır. Bu Bay Radnor'a ilişmemeleri için aramızda kararlaştırdığımız sinyaldir. Radnor bembeyaz bir yüzle ve hala yavaş sesle küfrederek odadan dışarı fırladı. Hoyroth yavaşça başını salladı. Adamın korkağın biri olduğunu biliyordum zaten. Bana sorarsanız, siz resmen bağışlanamaz bir suç işlediniz, diye öfkeyle atıldım. Daima duygusallığı yeren konuşmalar yaparsınız. Şimdi ise gelin görün ki sırf duygusallığınız yüzünden tehlikeli bir caninin adaletin elinden kurtulmasına alet oluyorsunuz. Hoyrot, benim yaptığım duygusallık değil, işbirlilik, diye karşılık verdi. Adamın aleyhinde elimizde tek bir kanıt bile olmadığını göremiyor musun? Yani benim ayağa kalkıp 12 vurdum duymaz Kornvallı'ya ben hercüle Poirot'nun bildiğimi söyleyecektim. Adamlar bana resmen gülerlerdi. Tek şansımız adamı korkutup ondan bu sayede bir itiraf koparabilmekti. Dışarıda gözüme ilişen o iki adam tam zamanında işe yaradı. Artık storu indirebilirsin, Hastings. Onu kaldırmak için bir ne yoktu ya. O da mizansenimizin bir parçasıydı. Ama her şeye rağmen sözümüzü tutmalıyız. Topu topu 24 saat demiştim. Değil mi? Zavallı Bay Pengelley o yüzden bir 24 saat daha çile çekecek. Ama bir bakıma bunu hak etti. Ne de olsa karısını aldatmıştı. Bilirsin, aile bağları benim için çok önemlidir. Peki, 24 sonra ne mi olacak? Scotland Yard'a güvenim tam. Katili enseleyeceklerdir. Mon ami, bundan hiç şüphem olmasın. Vohni Waverly'nin serüveni. Bayan Waverly belki altıncı defa bir annenin duygularını takdir edersiniz, dedi. Bir yandan da yalvarır gibi Poyotya bakıyordu. Dertli annelere her zaman sempati duyan ufak tefek dostum, kadıncağızı sakinleştirmeye çalıştı. Tabii, tabii sizi çok iyi anlıyorum. Poyotya güvenin. Bay Waverly, polis diye başladı. Karısı adamcağızı bir el hareketiyle susturdu. Artık polis, polis istemiyorum. Onlara güvendik, sonuçta bakın ne oldu. Ama Bay Poirot hakkında o kadar iyi şeyler duyduk ki, bize onun yardım edebileceğini düşündüm. Bir annenin duyguları. Poirot anlamlı bir hareketle aynı sözlerin tekrarını önlemeyi başardı. Bayan Waverly'nin duyguları belli ki içtendi ama kadının ukala ve katı yüzüyle garip şekilde çelişiyordu. Sonradan onun odacılıktan ülke çapında çelik yapımcılığına yükselmiş bir adamın kızı olduğunu öğrenince, babasının genlerinin ona miras kaldığını anladım. Bay Waverly kırmızı yüzlü, iri yarı ve babacan tavırlı biriydi. Bacakları iki yana açılmış olarak duruyor, taşra eşrafından biri olduğu her halinden belli oluyordu. Bu iş hakkında her şeyi bildiğinizi sanırım, Bay Poirot dedi. Bu soru gereksizdi. Son birkaç gündür gazeteler küçük Bonnie waverlinin kaçırılışına ilişkin haberlerle doluydu. Bonnie, İngiltere'nin en eski ailelerinden Surrey eyaletinde Wawrli-Kurt'ta oturan Marcus Wawrli'nin 3 yaşındaki oğlu ve varisiydi. Olayın ana hatlarını biliyorum ama bana lütfen bütün öyküyü anlatın, Monsieur. Hem de ayrıntılarıyla. Her şey yaklaşık 10 gün önce imzasız bir mektup almamla başladı. Lanet şeye önce bir anlam veremedim. Mektubu yazan benden ona 25 bin sterlin ödememi istemek küstahlığında bulunuyordu, Poirot. İsteği yerine gelmediği takdirde, Johnny'yi kaçırmakla tehdit ediyordu beni. Hiç duraksamadan o paçavrayı buruşturup çöp sepetine attım tabii. Pis bir şaka olduğunu sanmıştım. 5 gün sonra ikinci bir mektup aldım. Parayı ödemezsen oğlun ayın 29'unda kaçırılacak diyordu. Bu ayın 27'sinde oluyordu. Ada kaygılandı ama ben konuyu bir türlü ciddiye alamıyordum. İngiltere'deydik yahu. Bu ülkede çocukları kaçırıp fidye istemek sıradan olaylardan değildir. Hoyrot, tabii ki sıradan olaylardan değildir, dedi. Devam edin, Ne? Neyse, ada huzurumu kaçırdı, sonunda da Scottland yardı işin içine karıştırdı. Oradakiler de mektupları ciddiye almadılar, bir eşek şakasıyla karşı karşıya olduğumuz yolundaki kanıma katılıyorlardı. Ayın 28'inde üçüncü mektubu aldım. Parayı ödemedin. Olun yarın, yani ayın 29'unda öğleyin saat 12'de uçup gidecek. Onun tekrar sana verilmesi sana 50 bin sterline mal olacak, diyordu. Tekrar Scottland yardın kapısını çaldım. Bu kez daha fazla ilgilendiler. Mektupların bir akıl hastası tarafından yazıldığına ve bildirilen saatte bir girişimde bulunulacağına inanmak eğilimindeydiler. Gerekli bütün önlemlerin alınacağına dair bana garanti verdiler. Müfettiş McNeil ile yeterli bir polis kuvveti ertesi gün Maverli'ye gelip idareyi ele alacaklardı. Rahatlayıp eve döndüm. Öğleyken daha şimdiden kendimizi kuşatma altında hissediyorduk. İçeriye hiçbir yabancının alınmaması ve hiç kimsenin evden çıkmaması için emir verdim. Akşam saatleri olaysız geçti ama karım ertesi gün kendini çok hasta hissediyordu. Telaşlanarak doktor da kersi çağırttım. Karımın belirtileri onu şaşırtmıştı. Onun zehirlendiğini söylemekten kaçındığı halde, aklımdakinin aynen bu olduğunu görebiliyordum. Bir tehlike olmadığını, fakat karımın bir iki günden önce kalkamayacağını söyledi. Odama dönünce yastığıma bir pusulanın iğnelenmiş olduğunu gördüm. Öncekilerle aynı el yazısıylaydı ve sadece üç kelimeden ibaretti. Saat 12'de diyordu. İşte o zaman gözümü kan bürüdüğünü itiraf ediyorum, Bay Poirot. Evdekilerden birisi, belki bir hizmetkir, bu işin içindeydi. Hepsini çağırttım, sağ sola sövüp saydım. Birbirlerini ele vermediler, sadece karımın yardımcısı Bayan Collins, Johnny'nin dadısının o sabah erken saatte bahçe yolundan kapı yönüne doğru koştuğunu görmüş. Bunu kadına söylediğimde kadın yıkıldı. Çocuğu çocuk dairesinin hizmetçisine emanet etmiş ve bir arkadaşıyla bir erkekle buluşmaya koşmuştu. Ne kadar güzel değil mi? Ama pusulayı yastığıma iğnelediğini şiddetle inkar etti. Doğru söylemiş olabilir. Orasını bilemem. Ne var ki çocuğumun dadısının bu çirkin oyunun bir parçası olma riskini göze almazdım. Hizmetkarlardan birinin işin içinde olduğundan kuşkum yoktu. Sonunda tepem attı ve ile birlikte hepsini sepetledim. Eşyalarını toplayıp evi terk etmeleri için onlara bir saat verdim. Geçmişte kalan bu olayı anımsayan Bay Waverly'nin yüzü öfkeden kıpkırmızı olmuştu. Poirot, bu yaptığınız biraz tedbirsizlik değil miydi? Monsieur? dedi, belki bu yüzden düşmanın ekmeğine yağ sürdünüz. Bay Waverly, Poirot baka kalmıştı. Ben o fikirde değilim, dedi sonunda. Hepsini birden evden uzaklaştırmanın en doğrusu olacağını düşündüm. Hemen o akşam yenilerinin gönderilmesi için Londra'ya telgraf çektim. O zamana kadar evde sadece güvenebileceğim kimseler olacaktı. Karımın sekreteri Bayan Collins ve çocukluğumdan beri bizimle olan vekil harcımız Tredwell. Bu Bayan Collins ne kadar zamandır sizde çalışıyor. Bay Beverly, geleli bir yıldan biraz fazla oluyor, dedi. Sekreter ve arkadaş olarak bize çok büyük yardımları dokundu. Aynı zamanda çok da iyi bir kahya. Ya dadı. Geleli altı ay oldu. Bana mükemmel referanslarla başvurmuştu. Ama Johnnie'nin ona çok bağlı olmasına karşın ben ondan hiçbir zaman hoşlanmadım. Bununla beraber olay sırasında gitmişti, değil mi? Lütfen devam eder misiniz, Bay Waverly? Bay Waverly konuşmasını sürdürdü. Müfettiş McNeil yaklaşık 10.30'da geldi. Hizmetkarlar o vakte gitmişlerdi. Müfettiş evin içinde yaptığımız düzenlemeleri beğendi. Bir sürü adamını parkın çeşitli köşelerine yerleştirdi. Eve gelen bütün yollar ve patikalar gözetimi altındaydı. Mektuplar eğer şaka değilse o gizemli adamı mutlaka yakalayacağımıza emindi. Bohni benim yanındaydı. O oh, ben ve müfettiş toplantı odası dediğimiz bir odadaydık. Orada büyük bir dolap saat vardır. Saatin göstergeleri 12'ye yaklaşırken ben diken üstündeydim. Derken vızıltı gibi sesin duyulmasının arkasından saat çalmaya başladı. Ben Cohniye'ye sarıldım. Adamımız sanki gökten inecekmiş gibilerden garip bir his duyuyordum. Saatin son darbesi duyulurken dışarıda büyük bir gürültü oldu, bağırışlar ve koşuşmalar kulağımıza geliyordu. Müfettiş teras kapısını açınca bir polis memuru koşarak içeri girdi. Onu yakaladık. Efendim dedi soluk soluğa. Çalıların arasından eve doğru sürünüyordu. Üstünde bir sürü uyuşturucu ilaç vardı. Terasa fırlayınca iki memurun perişan kılıklı birini kıs kıvrak yakaladıklarını gördük. Serseri polislerden kurtulmak için de beleniyor, kaçmaya çalışıyordu. Polislerden birinin elinde adamın üstünde buldukları küçük bir paket vardı. İçinden bir pamuk rulosuyla küçük bir şişe klorofom çıktı. Bunu sadece görmek bile kafamın tasını attırdı. Pakette ayrıca bana yazılmış bir pusula vardı. Bunda fidyeyi ödemeliydiniz. Olunuzu geri almak şimdi size 50 bin sterline mal olacak. Aldığımız tüm önlemlere rağmen, aynen dediğim gibi ayın 29'unda kaçırıldı, yazıyordu. Bu satırları okuyunca bir kahkaha attım. Ferahlamıştım. Ama aynı anda bir otomobil sesiyle bir bağırış duyduk. Başımı çevirip baktım. Uzun bir gri araba malikanenin güney kapısına doğru son süratle uzaklaşıyordu. Baram, arabayı kullanan adamdı. Ama bir dehşet çığlığı atmama o sebep olmadı. Johnny'nin sarı bukleleri gözüme ilişmişti. Çocuk arabada adamın yanındaydı. Müfettiş bir küfür salıverdi. Çocuk daha bir dakika önce yanımızdaydı, diye bağırdı. Bakışını oradakilerin üstünde dolaştırdı. Hepimiz karşısındaydık. Ben, Treadwell, Bayan Collins. Olunuzu en son ne zaman gördünüz, Bay Waverly? diye sordu. Hatırlamaya çalıştım. Polis bize seslenince müfettişle birlikte dışarı fırlamış, Johnny'yi tamamıyla unutmuştum. Aynı anda hepimizi yerimizden hoplatan bir ses duyduk. Köl, kilisenin saati 12'yi çalıyordu. Müfettiş hemen cebinden saatini çıkardı. Saat tam 12 idi. Sözleşmiş gibi hep birlikte toplantı odasına koştuk, oradaki saat on 10 geçtiğini gösteriyordu. O saatin neyleri ne de geri kaldığına oldu molası tanık olmadığıma göre, birisi onu kasten kurcalamıştı. Bay Bowerly durakladı. Hoyrot kendi kendine gülümsedi ve endişeli babanın çarpıttığı küçük bir keçeyi düzeltti. Gerçekten tuhaf ve esrarengiz fakat hoş küçük bir sorun, diye mırıldandı. Bu olayı seve seve sizin için araştıracağım. Gerçekten çok da planlanmış. Bayan Mavrli ona sitem dolu bir bakış fırlattı. İyi ama benim küçük oğlum, diye inledi. Hoyrot hemen yüzünde büyük bir anlayış yansıtan bir ifadeyle kadıncağıza yaklaştı. Oğlunuzun durumu iyi, hanımefendi. Kimseden zarar görmedi. O her gelelerin ona çok özen göstereceklerine emin olabilirsiniz. Altın yumurta yumurta yayan tavuğun için zarar versinler. Bay Hoyt yapılabilecek bir tek şey olduğunu biliyorum. Parayı ödemek zorundayız. Önce ben de buna karşıydım, ama ya şimdi? Bir annenin hisleri. Hoyt iyi ama olayı anlattığı sırada beyefendinin sözünü kestik diye atıldı. Bay Beverly, bundan sonrasını gazetelerden öğrendiğinize eminim, dedi. Müfettiş McNeil tabii ki hemen telefona sarıldı. Otomobille onu kullanan adamın tanımı her tarafa iletildi ve ilk başta işler yoluna girecekmiş gibi göründü. Tanıma uyan bir otomobil, içinde bir adam ve küçük bir çocukla birçok köylerden geçmiş ve Londra yönünde yoluna devam etmişti. Durdukları bir yerde çocuğun ağladığı ve belli ki adamdan korktuğu dikkati çekmiş. Müfettiş McNeil otomobilin durdurulduğunu ve adamla çocuğun polisin elinde olduğunu bildirince sevincimden ölüyordum. Arkasını biliyorsunuz. O çocuk bohni değildi. Adam da Edensville sokaklarında oynamakta olan bir çocuğu alıp evine götüren iyiliksever bir otomobil sürücüsüydü. Kendilerinden emin polislerin beceriksizliği yüzünden bu noktada bütün izler silinmiş durumda. Yanlış izlemekte ısrar etmeselerdi, Şimdiye kadar çocuğumu bulmuş olurlardı. Sakin olun beyefendi. Polisler çok cesur ve zeki kişiler. Düştükleri yanılgı çok doğal, aslında plan gerçekten mükemmel hazırlanmış. Malikane arazisinde yakalanan adama gelince, anladığım kadarıyla savunması sürekli bir inkardan ibaret kalmış. Usulayla paketi Waverly karta götürmesi için verdiklerini ileri sürdü. Bunları ona adam bir on şilin vermiş ve on ikiye tam on dakika kala yerine ettiği takdirde, ikinci bir on şilin vaat etmiş. Bahçe içinden eve varacak ve yan kapıyı vuracakmış. Bayan Bavırlı, bu söylediklerinin tek kelimesine inanmıyorum, diye lafa karıştı. Hepsi kuyruklu yalan. Hoyrot dudak büktü. Gerçekten de pek inandırıcı değil. Ama şu ana kadar çürütülebilmiş değil. Duyduğum doğruysa, adam bir de suçlamada bulunmuş. Hoyrot, bunun doğru olup olmadığını sorarmış gibi Waverly'e bakıyordu. Adam yine kıpkırmızı kesildi. Adam, ona paketi veren kişinin Tredwell olduğunu ve onu tanıdığını iddia etmiş. Sadece bıyığını tıraş etmiş, dedi düşünün bir kere, Midiel bizim malikanede dolmuştu. Hoyrot, centilmenin öfkesine hafifçe gülümsemekten kendini alamadı öyleyken siz de bu evden birinin çocuğu kaçıranın suç ortağı olduğundan şüpheleniyorsunuz evet ama Tredwell'den değil poirot ani bir hareketle bayan Maverly'e döndü ya siz hanımefendi o serseriye mektupla paketi veren Tredwell olamaz hoş birinin ona onları verdiğine inanmıyorum ya Söylediğine göre paket ona saat onda verilmiş. Ama Treadwell saat onda kütüphanede kocamla beraberdi. Otomobildeki adamın yüzünü görebildiniz mi, Monsieur? Treadwell'le benzer yanı var mıydı? Yüzünü görmeme imkan yoktu, çünkü çok uzaktaydı. Treadwell'in bir kardeşi olup olmadığını biliyor musunuz? Birkaç tane vardı ama hepsi öldüler. Sonuncusu savaşta hayatını kaybetti. Waverley Lodge arazisini henüz iyi tanımıyorum. Otomobil güney kapısına doğru gidiyordu denildi. Malikanenin başka bir girişi var mı? Evet, doğu kapısı. Evin öbür yanından görülebilir. Arabanın malikane arazisine girdiğini kimsenin görmemesi çok garip. Ara Arazinin geçiş izni bulunan bir yeri var. Oradan küçük bir şapele ulaşabilir. Birçok arabalar o yoldan geçerler. Adam arabasını uygun bir yerde durdurup tam alarm verilip herkesin dikkati başka bir yönde yoğunlaşırken eve koşmuş olmalı. Hoyrod, evin içinde de olmuş olabilir, diye fikir yürüttü. Saklanabileceği bir yer var mı? Şurası kesin ki önceden evi çok iyi bir şekilde aramadık. Buna gerek görülmedi. Adam evin içinde bir yerde saklanmış olabilir... Ama onu kim içeri alacaktı? Oraya daha sonra geleceğiz. Her şeyi birer birer ele alalım, sistemli olmak çok önemli. Evde gizlenilebilecek özel bir yer yok mu? Wawrlichard çok eski bir yapı. Bu gibi yerlerde bazen papaz delikleri denilen yerler vardır. Tanrım, bir papaz deliğimiz var. Holdeki duvar panolarının birinden oraya geçilir. Bu pano toplantı odasına yakın mı? Kapısının hemen dışında. Şimdi oldu. Ama varlığını karımla benden başka kimse bilmiyor. Ya Treadwell? Tabii ki duymuş olabilir. Ya Bayan Collins? Ona bundan hiç söz etmedim. Poyrot bir an düşündü. En doğrusu benim Mowerly karta gelmem olacak, Monsieur, dedi sonunda. Bu öğleden sonra sizce uygun mu? Bayan Wawrli, yalvarırım en kısa zamanda gelin, Bay Poyrot, diye bağırdı. Şunu da bir kere daha okuyun. Böyle diyerek o sabah Wawrli karta gelen ve apar topar Poyot'ya koşmasına neden olan sonuncu pusulayı dedektifin avucuna sıkıştırmıştı. Pusulayı yazan paranın ödenmesine ilişkin çok net ve akıllı direktifler veriyor ve bir ihanetinin çocuğun hayatına mal olacağı tehdidiyle son buluyordu. Bayan Maverli de para aşkıyla anne kalbinin çatışma halinde olduğu ve ikincisinin baskın çıkmaya başladığı belliydi. Hoyrot, Bayan Waverly'i birkaç dakika yalnız konuşmak için durdurdu. Bana lütfen doğruyu söyleyin hanımefendi, dedi. Kocanızın uşak Tredvelle olan. Güvenine katılıyor musunuz? Adama karşı bir şeyim yok. Bu işe nasıl karışmış olabileceğine de aklı ermiyor. Ama doğrusunu isterseniz, bu Tredwell'den hiçbir zaman hoşlanmadım. Bir şey daha var, bana çocuğun dadısının adresini verebilir misiniz? Hammersmith'te Neteral Sokağı 149 numara. Yani siz onun. Hiçbir şey zannettiğim yok. Sadece küçük gri hücrelerimi kullanıyorum. Bazen de aklıma birdenbire bir şey geliveriyor. Kapı kapandıktan sonra Poirot yanıma geldi. Demek hanımefendi uşaktan hiçbir zaman hoşlanmamış, dedi. Bu ilginç, öyle değil mi, Hastings? Fikir yürütmekten kaçındım. Hoyrot beni o kadar sık kandırmıştı ki tedbiri elden bırakmıyordum. Sözlerinde daima bir tuzak vardı. Hazırlandıktan hemen sonra terel Sokağı'nın yolunu tuttuk. Şansımızın yardım etmesi üzerine bayan Jessie Viterci evde bulduk. Yetenekli ve oldukça iddialı 35 yaşlarında bir kadındı. Sevimli yüzüne baktıkça onun bu işe karışmış olacağına inanamıyordum. Birdenbire kovulmasına fena halde içerlemişti ama hatalı olduğunu itiraf etti. Nişanlısı ressam ve dekoratör o civarda bulunduğundan onunla buluşmaya koşmuştu. Bu da çok doğal bir davranıştı. Poirot'nun amacının ne olduğuna akıl erdirememiştim. Sorduğu soruların hepsi bana ilgisiz görünmüştü. Bu sorular genellikle kadının Mavırlı Kurt'taki hayatının günlük programı ile ilgiliydi. Fena halde sıkıldığımdan Poyrot izin isteyip kalkınca bayağı sevindim. Poirot, Hammersmith yolunda bir taksi çevirip baterlüğe gitmemizi isterken, birini kaçırmak kolay iştir, dostum, diye belirtti. O çocuk son 3 yıldır her gün kaçırılabilirdi. Bunu bilmenin bize bir faydasını göremiyorum, diye soğuk bir tavırla fikir yürüttüm. Aksine bizi sonuca çok yaklaştırıyor. Hastings bir kravat iğnesi takacaksan, bari kravatının tam ortasında durmasına dikkat et. Baksa birkaç milim sağ kaçmış. Vavrely Cart gerçekten güzel, tarihi bir yapıydı ve yakın bir tarihte özenle ve zevkle onarılıp yenilenmişti. Bay Waverly bize toplantı odasını, terası ve olayla bağlantısı olan bütün yerleri gezdirdi. Sonunda Poirot'nun isteği üzerine duvardaki bir düğmeye bastı, bir pano yana kaydı ve bizi papazın deliğine götüren kısacık koridor ortaya çıktı. "Waverly, görüyorsunuz ya, burada bir şey yok." dedi. Minik oda gerçekten de bomboştu, yerde de en küçük bir ayak izi görülmüyordu. Bir ara eğilip yerdeki bir izi inceleyen Poyrot'nun yanına sokuldum. Buna ne dersin, dostum, diye sordu. Birbirine çok yakın dört ayak izi gözüme çarptı. Bir köpek, diye bağırdım. Çok küçük bir köpek, Hastings. Bir pom. Bir pomdan daha küçük. Yoksa bir griffon mu diye öne sürdüm. Bir griffondan da daha küçük bir köpek. Ansiklopedilerde bile bulamayacağım bir cins. Hoyrot'ya baktım. Yüzü heyecan ve sevinçten ışıldıyordu. Haklıymışım diye mırıldandı. Haklı olduğumu biliyordum. Gel Hastings. Hole çıkmamızın arkasından pano kapandığı sırada koridorun daha uzağındaki bir kapıdan genç bir kadın çıktı. Bay Waverley onu bize tanıttı. Bayan Collins Bayan Collins 30 yaşlarında canlı ve uyanık bir genç kadındı. Donuk sarı saçları ve burnunda kıskaçlı gözlük vardı, Poirot'nun isteği üzerine geçtiğimiz küçük salonda dedektif genç kadına hizmetkarlar ve özellikle Treadwell hakkında sorular sordu. Bayan Collins uşaktan hoşlanmadığını itiraf etti. Kendini beğenmişin biri, diye açıkladı. Bundan sonra ayın 28'i gecesinde Bayan Waverly'nin yediği yemeklerden söz açtılar. Bayan Collins yukarıda oturma odasında aynı eklerden yediğini, fakat hiçbir zararını görmediğini. İleri sürdü. Genç kadın odadan çıkarken poyrot dürttüm. Köpek, diye fısıldadım. Ha evet, köpek. Hoyrot gülümsedi. Olur ya, burada bir köpek var, matmazel. Dışarıda iki labrador var. Kulübelerinde kalıyorlar. Ben küçük bir köpeği kastediyorum. Bir oyuncak köpeği. Hayır. Öyle bir şey yok. Hoyrot genç kadının gitmesine izin verdi. Sonra bir yandan zile basarken bana, matmazel kolins yalan söylüyor, dedi. Onun yerinde olsam ben de söylerdim. Şimdi de uşağa bakalım. Treadwell azametli görünüşlü bir adamdı. Hikayesini büyük bir vakarla anlattı ama söyledikleri Bay Waverly'nin anlattıklarının hemen hemen aynıydı. Papazın deliğinin sırrını da bildiğini itiraf etti. Treadwell aynı gururlu tavırla çekildikten sonra porotayla merakla bakıştık. Bütün bunlardan nasıl bir anlam çıkarıyorsun? Hastings, diye sordu. Ya siz, diye sorusuna soruyla karşılık verdim. Ne kadar tedbirli davranıyorsun? Onları uyarmadığın sürece küçük gri hücreler hiçbir zaman çalışmazlar. Hayır, sana takılmayacağım. Birlikte sonuç çıkaralım. Özellikle hangi noktaların üzerinde duruyorsun? Kafamı kurcalayan bir şey var, dedim. Çocuğu kaçıran adam Nichin kimsenin onu görmeyeceği doğu kapısı yerine güney kapısına doğru gitti. Bu çok isabetli bir nokta, Hastings mükemmel bir nokta. Ben de başka bir noktaya dikkatini çekeceğim. Waverliler Nichin olaydan önce uyarıldılar. Nichin doğrudan çocuğu kaçırıp sonradan fidye istemediler. Harekete geçmelerine gerek kalmadan parayı elde edebileceklerini umut ettikleri için Waverliler herhalde sırf bir tehdit üzerine parayı ödemezler. Ayrıca dikkati saat 12'nin üzerinde yoğunlaştırmak istiyorlardı. Böylece o serseri yakalanırken, öbür adam gizlendiği yerden çıkıp kimseye fark ettirmeden çocukla kaçabilecekti. Bu, çok kolay bir işi güçleştirdikleri gerçeğini değiştirmez. Bir zaman veya bir tarih belirtmedikleri takdirde, bir fırsat kollayıp çocuğun dadısıyla dışarıda olduğu bir gün onu kapıp bir otomobille kaçırmaktan kolay ne olabilirdi? Orası doğru diye istemeye istemeye itiraf ettim. Evet, burada bir zorlama var. Şimdi durumu başka bir açıda alalım. Her şey evin içinde bir suç ortağının bulunduğuna işaret ediyor. 1- Bayan Waverly'nin rengiz zehirlenmesi 2- yasta iğneli mektup 3. Saatin 10 dakika ileri alınması. Bütün bunlar ancak içindeki birinin yapabileceği işler. Belki de dikkatini çekmemiş olan başka bir noktaya da değineyim. Papazın deliğinde hiç toz yoktu. İçerisi süpürgeyle süpürülmüştü. Şimdi bir durum değerlendirmesi yapalım. Evin içinde 4 kişi vardı. Dadıyı hesaba katmayabiliriz. O, diğer üç noktayı halledebilse bile papazın deliğini süpürmüş olamazdı. Söz konusu dört kişi, Bay ve Bayan Mavrli, Başuşak Tredwell ve Bayan Collins. Önce Bayan. Collins'i ele alalım. Onun aleyhinde olabilecek bir şey bilmiyoruz. Tek bildiğimiz zeki bir genç kadın olduğu ve sadece bir yıldır bu evde bulunduğu. Ama köpek hakkında yalan söyledi, diye hatırlattım. Ha evet, köpek. Hoyrot garip bir biçimde gülümsedi. Gelelim şimdi Treadwell'le. Onun aleyhinde birkaç kuşkulu nokta var. Önce şu serseri köyde paketi ona verenin Treadwell olduğunu söyledi. Ama Treadwell o saatte köyde olmadığını kanıtlayabiliyor. Öyle de olsa bayan Maverley'i zehirlemiş, saati ileri almış ve papazın deliğini süpürmüş olabilir. Öte yandan, o bu evde doğmuş ve Waverly'nin ailesinin hizmetinde bugünlere gelmiş. Evin oğlunun kaçırılma yardakçılık etmiş olması hiç olası gözükmüyor. Şu halde ne diyorsunuz? Mantık çerçevesinde ilerlememiz gerekiyor. Bayan Waverly'i kısaca ele alalım. Ama kadın zengin, bütün para ona ait. Harap olmuş yapı onun parasıyla onarılmış. Kendi oğlunu kaçırıp fidye parasını kendi kendisine ödemesinin hiçbir mantığı yok. Ama kocasının durumu farklı. Zengin bir karısı var. Ama bu kendisinin zengin olmasıyla aynı şey değil. Ayrıca bayanın cebinden para çıkarmaktan pek hoşlanmadığı hissine kapıldım. Çok zorunlu bir neden olması dışında tabii. Fakat... Bay Waverly'nin gününü gün etmeyi seven bir hovarda olduğu ilk bakışta görülebiliyor. Olamaz diye geveledim. Hiç de olamaz değil. Hizmetkarları kim evden uzaklaştırdı? Bay Waverly. Böylece pusulaları yazabilecek, karısını uyutabilecek, saatileri alabilecek ve yanında olduğunu söyleyerek Sadık Uşat Redwell'in suçlanmasını önleyebilecekti. Tredwell, Bayan Waverly'den hiçbir zaman hoşlanmamıştı. Efendisine çok bağlıydı, emirlerini tartışmasız yerine getirmeye hazırdı. İşin içinde üç kişiydiler, Waverly, Tredwell ve Tredwell'in bir arkadaşı. Polisin yanılgısı buradaydı, içinde farklı bir çocukla gri arabayı süren adamı daha fazla kovuşturmadı. Üçüncü adam işte oydu. Yakındaki bir köyden bir çocuk, sarı bukleli bir çocuk aldı. Doğu kapısından malikane arazisine girdi ve kolunu sallayıp bağırarak tam zamanında güney kapısından çıktı. Oradakiler adamın yüzüyle arabanın plaka numarasını göremediklerine göre, hiç kuşkusuz çocuğun yüzünü de göremediler. Adam bundan sonra Londra'ya doğru yanlış bir iz. Oluşturdu. Bu süre içinde Tredwell, pakette pusulanın serseri kılıklı biri tarafından getirilmesini sağlayarak kendi payına düşeni yaptı. Adamın taktığı sahte büyüğe rağmen onu tanıması halinde, efendisi onu temize çıkarabilecekti. Bay Waverly'e gelince, dışarıda patırtı kopuk müfettiş bahçeye fırlayınca, çocuğu hemen papazın deline sakladı ve müfettişi izledi. Günün daha ileri bir saatinde müfettiş gidip Bayan Collins de ortalıktan çekilince, çocuğu kendi arabasıyla güvenli bir yere götürmesi zor olmayacaktı. Ama ya köpek, diye sordum. Ya Bayan Collins'in yalan söylemesi? Bu da benim şakamdı. O hanıma evde oyuncak köpekler olup olmadığını sordum. O ise olmadığı yanıtını verdi ama hiç kuşkusuz vardı çocuk odasında. Senin anlayacağın, Johnny'nin eğlenip sesini çıkarmaması için Bay Waverly papazın deliğine birkaç oyuncak bırakmıştı. Bay Poirot. Bay Waverly o sırada odaya girmişti. Bir şey bulabildiniz mi acaba? Çocuğun nereye götürüldüğüne dair bize bir ipucu verebilecek misiniz? Poirot adama bir kağıt parçası uzattı. Adres burada. Ama bu kağıt boş. O kağıda adresi sizin yazmanızı beklediğim için. Bu da ne demek oluyor? Bay Waverly'nin yüzü sararmıştı. Her şeyi biliyorum, beyefendi. Çocuğu geri getirmeniz için size 24 saat veriyorum. Onun tekrar ortaya çıkmasına bir açıklama getirmeniz bir dahiyane buluş daha gerektirecektir. Aksi halde Bayan Wawrli olanlar hakkında bilgilendirilecektir. Bay Wawrli bir iskemlenin üstüne çöktü ve elleriyle yüzünü örttü. Vohni buraya 10 kilometre kadar uzakta ihtiyar dadımın yanında. Orada kendisine iyi bakılıyor ve çok da mutlu. Bundan kuşkum yok. Sizin kalben iyi bir baba olduğunuza inanmasam. Size yeni bir şans vermeye yanaşmazdım. Bir skandal. Aynen öyle. Eski olduğu kadar saygın bir adınız var. Onu yine tehlikeye düşürmeyin. İyi. Akşamlar, Bay Waverly. Ha evet, size bir öğüt vermeme izin verin. Köşeleri süpürmeyi hiçbir. Zaman unutmayın. Çifte ipucu. Bay Markus Hardman belki 14. defadır, hepsinden önemlisi, reklam yok, dedi. Reklam kelimesi bu konuşma sırasında bir müzik nakaratı gibi düzenli aralıklarla tekrarlanıyordu. Bay Hardman tombulca ufak tefek bir adamdı. Manikürlü elleri ve ağlamaklı bir tenor sesi vardı. Kendi çapında ünlü biriydi, kibar bir hayat yaşamak ise asıl işiydi. Zengindi ama o kadar da zengin değil, parasını da değişik zevkler peşinde sakınmadan harcıyordu. Hobisi koleksiyonculuktu. Onda bir koleksiyoncu ruhu vardı. Eski dantellerin, eski yelpazelerin, antika ziynetlerin koleksiyonunu yapıyordu. Kaba ve modern şeyler Markus Hartman'a göre değildi. Poirot ile ben acil bir çağrıya cevap vererek yetiştiğimizde ufak tefek adamı kararsızlık içinde kıvranır bir halde bulmuştuk. Bulunduğu koşullar içinde polis çağırmanın düşüncesi bile onun için iğrençti. Öte yandan, polis çağırmamak da koleksiyonundaki bazı zinetlerin kaybını kabullenmek anlamına gelecekti. Bu konularda uzmanlığı bilinen Porot'a başvurmaya karar vermişti. Yakutlarım, Bay Poirot, Kraliçe Ketrin Demedicis'e ait olduğu söylenen zümrütlü gerdanlık. Sesi inler bir ton aldı. Ah zümrütlü gerdanlık. Hoyrot nasıl kaybolduklarını bana anlatsanız diye önerdi. Buna çalışıyorum. Dün öğleden sonra küçük bir çay partisi verdim sadece yarım düzine kişinin davetli olduğu samimi bir partiydi. Mevsim içinde bunun gibi bir, iki davetim daha olmuştu ve övünmek gibi olmasın ama hepsi çok başarılı geçmişti. Müzik de vardı. Piyanist Najora ve Avustralyalı Kontralto tokat erine bize büyük stüdyoda güzel bir konser verdiler. O öğleden sonranın daha erken bir saatinde konuklarıma ortaça zinetleri koleksiyonumu gösteriyordum. Onları şuradaki duvar kasasında saklıyorum. İçerisi bir vitrin gibi düzenlenen taşları sergilemek için renkli kadife ile döşenmiştir. Sonra da duvardaki vitrin içinde sergilenen yelpazeleri gözden geçirdik. Arkasından da konser için stüdyoya geçtik. Gel gelelim, herkes gittikten sonra kasanın talan edildiğini keşfettim. Anlaşılan, onu iyi kapamamışım, biri de içerisini boşaltmak fırsatını kaçırmamış. Yakutlar, Bay Poyrot, Zümrütlü gerdanlık bütün bir. Hayatın koleksiyonu. Onları tekrar ele geçirebilmek için neler feda etmezdim ama reklam olmamalı. Bunu anlıyorsunuz değil mi Bay Poyrot? Değerli dostlarım, konuklarım söz konusu. Olayın duyulması korkunç bir skandala neden olur. Stüdyoya geçtiğiniz sırada bu odadan en son çıkan kim oldu? Bay Johnston. Belki onu duymuşsunuzdur. Hani şu Güney Afrikalı milyoner. Park Lane'deki Abbotsbury konağını kiraladı. Yanlış hatırlamıyorsam, odada birkaç saniye oyalandı. Ama imkanı yok, o olamaz. Konuklarınızdan biri o öğleden sonra herhangi bir nedenle odaya döndü mü acaba? Bu soruyu bekliyordum, Bay Poirot. Üç tanesi döndü. Kontes Vera Rostakov, Bay Bernard Parker ve Leydirunjorn. Bana onları anlatın. Kontes Rostakov çok sevimli bir Rus hanımefendisi. Eski aristokrasisinin bir üyesi. Bu ülkeye daha yeni geldi. Bana veda etmişti, bu yüzden de onu bu odada yelpaze vitrinime hayran hayran bakarken bulunca şaşırdım. Biliyor musunuz, Bay Poirot, şimdi düşündükçe... Bu davranış bana giderek daha şüpheli görünüyor. Sizce de öyle değil mi? Evet, son derece şüpheli. Şimdi öbür konuklarınızı görelim. Parker buraya Lady göstermek istediğim bir minyatür kutusunu getirmeye gelmişti. Ya Lady Rungjorn nasıl biri? Ondan söz edildiğini duyduğunuza bahse girerim. Vaktinin büyük kısmını çeşitli yardım komitelerine adamış dürüst bir hanımefendidir. Burada bir yere bıraktığı çantasını almaya dönmüştü. Peki, beyefendi. Şimdi elimizde olası dört şüpheli kişi var Demekus Kontes Soylu İngiliz Leydisi, Güney Afrikalı Milyoner ve Bay Bernard Parker. Sahi, bu Bernard Parker kim? Bu soru Bay Hartman'ı çok rahatsız etmişe benziyordu. O genç bir adamdır. Tanıdıklarımdan bir genç adam. Hoyrot, orasını anlamıştım da bu Bay Parker ne iş yapıyor acaba diye sordu. Sosyeteden bir gençtir. Aslında biraz marjinal bir tip ama. Peki nasıl olup da dostunuz olduğunu sorabilir miyim? Efendim, bir iki kere benim için bazı küçük işler görmüştü. Hoyrot, devam edin, Monsieur dedi. Hardman ona acınacak bir yüzle bakıyordu. Devam etmek belli ki istediği en son şeydi. Akat Poirot sessizliğini acımasızca sürdürünce çaresiz boyun eğdi. Anlayın işte Bay Poirot, antika ziynetlerle ilgilendiğim bilinir. Bazen bir aile yadigarının paraya çevrilmesi gerekebilir, böyle bir eşyanın açıkça satılığa çıkarılması ya da bir antikacıya satılması mümkün değildir. Ama bana özel olarak satılması başka şey. Arker bu gibi işlerin ayrıntılarını düzenler, İki tarafla temas halinde olduğundan satan ailenin zor duruma düşmesi önlenir. Ayrıca bu tür bir şeyin satılacağını bana duyurur. Örneğin, Kontes. Rostakov, Rusya'dan buraya bazı aile mücevherleri getirmiştir. Onları satmaya istekli. Görünüyor. Bernard Parker bu işi yoluna koyacaktı. Hoyrot, anlıyorum, dedi düşünceli bir yüzle. Ve siz bu bayparkere yüzde yüz güveniyorsunuz, öyle mi? Güvenmemek için bir nedenim olmadı. Bay Hardman, o dört kişi içinde siz kendiniz hangisinden şüpheleniyorsunuz? Bu ne biçim soru, Bay Poyrot? O kimselerin dostum olduklarını size söyledim. Hiçbirinden şüphelenmiyorum ya da hepsinden şüpheleniyorum. Siz nasıl isterseniz öyle kabul edin. Ben aynı fikirde değilim. Siz o dört kişinin birinden şüpheleniyorsunuz. Bu kişi Kontes Rossakoff değil. Bay Parker de değil. Yoksa Lady Rungjorn ya da Bay Johnston mu? Beni köşeye sıkıştırıyorsunuz, Bay Poirot. Başlıca kaygım skandal olmaması. Lady Rungjorn, İngiltere'nin en eski ailelerinden birinin üyesi, ama halası Lady Caroline'in çok üzücü bir. Uyunun olduğu ne yazık ki ki doğru. Bu tüm dostları tarafından bilinirdi, hizmetçisi çay kaşıklarını veya başka her neyse en kısa zamanda sahiplerine geri verirdi. Benim ne zor durumda olduğumu görüyor musunuz? Demek Lady Rungor'nun kleptoman bir halası varmış. Bu çok ilginç. Kasaya göz atmama izin verir misiniz? Bay Hartman razı olunca Poyrot kasayı açtı ve içerisini gözden geçirdi. Kadife kaplı raflar bize boş boş bakıyordu. Poyrot kapıyı bir öne bir arkaya iterek, kapı şimdi bile iyi kapanmıyor, diye mırıldandı. Acaba neden? Vay vay, bu da ne böyle? Kapı menteşesine takılmış bir eldiven. Bir erkek eldiveni. Poyrot böyle diyerek söz konusu cismi Bay Hardman'a uzattı. Adamcağız, bu benim eldivenim değil, diye atıldı. Aha! Bir şey daha var. Hoyrot eğilip kasanın dibinden küçük cismi aldı. Bu siyah, parıltılı kumaştan yapılmış yassı bir sigara tabakasıydı. Bay Hartman, benim tabakam, diye atıldı. Sizin tabakanız mı? Hiç sanmam, Monsieur. Bunlar sizin adınızın baş harfleri değil ki. Hoyrot böyle diyerek girift olmuş platinden iki harfi işaret etti. Hardman tabakayı eline aldı. Haklısınız dedi sonunda. Benimkine çok benziyor ama baş harfler farklı. Bir B ve bir P. Tanrım. Parker. Öyle görünüyor dedi Poirot. Oldukça dikkatsiz bir genç adam özellikle eldivende olunsa. Öylesi çifte ipucu olurdu değil mi? Hardman, Bernard Parker ha diye mırıldandı. Çok rahatladım. Neyse, ziynetleri geri almayı size bırakıyorum, Bay Poirot. Eğer uygun görürseniz suçu polise bildirin. Yani suçlunun parker olduğuna emin olursanız. Birlikte evden çıktığımız sırada Poirot, bak, gördün mü, dedi. Bu Bay Hartman'ın soylular için bir yasası, sıradan insanlar içinse bir başka yasası var. Ben henüz bir soyluluk ummanıyla ödüllendirilmediğim için sıradan olanlardan yanayım. O genç adama da sempati duyuyorum. Bu hikaye biraz garip değil mi? Ardman Lady Rungeordan şüpheleniyordu. Ben ise kontesle Johnstone'dan şüpheleniyordum. Oysa aradığımız kişi sıradan Bay Parker'miş. Niçin öbür iki kişiden şüphelendiniz? Neden şüphelenmeyecektim? Bir Rus mültecisi ya da Güney Afrikalı bir milyoner olmak o kadar basit bir iş ki. Herhangi bir kadın kendine Rus kontesi diyebilir ya da bir adam parklihanede bir ev satın alıp kendine Güney Afrikalı milyoner süsü verebilir. Onları kim yalancılıkla suçlayacaktır ki? Ama Buri sokağından geçtiğimizi görüyorum. Dikkatsiz genç dostumuz burada oturuyor. Demiri tavında dövmek gerekirmiş değil mi? Bay Bernard Parker evindeydi. Onu üzerinde mor ve sarı renkli bir rop barla yastıkların üstüne boylu boyunca uzanmış yatarken buluk. Pek az insanı bu beyaz ve efemine yüzlü ve yapmacık bir şekilde peltek peltek konuşan genç adam kadar antipatik bulmuşumdur. Hoyrot, günaydın, bayım, dedi. Bay Hardman'dan geliyorum. Birisi dünkü davet. Sırasında bütün zinetlerini çalmış bulunuyor. Bu eldivenin size ait olup olmadığını sorabilir. Mim. Bay Parker'in kafası pek o kadar hızlı çalışır görünmüyordu. Düşüncelerini toparlamak istermiş gibi eldivene gözlerini dikmişti. Bunu nerede buldunuz diye sordu sonunda. Bu sizin eldiveniniz mi? Bay Parker karar vermeye çalışıyordu. Hayır değil dedi. Ya bu tabaka sizin mi? Tabii ki değil. Ben gümüş tabaka kullanırım. Tamam, Monsieur. Bu durumda polise başvurmaktan başka seçeneğimiz kalmadı. Bay Parker biraz kaygılanmış gibi, sizin yerinizde olsam bunu yapmazdım, diye yerinden fırladı. Polisler hiç de sevimli kişiler değillerdir. Az bekleyin. Gidip ihtiyar Hardman'ı göreceğim. Durun, bekleyin. Fakat Poirot kararlı bir tavırla daireden çıktı. Adamcağızı adam akıllı telaşlandırdık, öyle değil mi? diye kıkırdadı. Bakalım, yarına kadar ne olacak? Ama Hartman olayını daha aynı gün öğleden sonra hatırlamamız kaçınılmazdı. Kapımız aniden açıldı ve insan kılığında bir kasırga, peşinde bir samur kürk uçurarak, hava İngiltere'deki bir haziran gününün olabileceği kadar soğuktu ve başında katledilmiş kartal tüyleriyle süslü bir şapkayla içeri daldı. Kontes Vera Rossakov gerçekten de bulunduğu yeri allak bullak eden bir kadındı. Bay Poyrot musunuz? Nedir bu yaptığınız? O zavallı genci suçlamak da nereden aklınıza geldi? Bu çok ayıp, çok çirkin. Bu bir skandal. Onu tanıyorum ben. O kuzudan farksız biridir. Asla bir şey çalamaz. Bana ne büyük iyilikleri oldu bilseniz. Onun yok yere kurban edilmesine katlanamam. Söylesenize hanımefendi, bu onun tabakası mı? Poyrot kutuyu kadına uzattı. Kontes bir an durup tabakayı inceledikten sonra, evet, onun tabakası, dedi. Onu tanıyorum. Ama ne çıkar bundan? Tabakayı odada mı buldunuz? Hepimiz oradaydık, zavallı düşürdü demek. Ah siz polisler kızıl muhafızlardan da betersiniz. Peki bu onun eldiveni mi? Ben nereden bileyim? Eldiven eldivene benzer. Sakın beni durdurmaya çalışmayın, zavallının serbest bırakılması gerekiyor. Adı derhal aklanmalı. Bunu da siz yapacaksınız. Bunun için mücevherlerimi satacağım ve size çok para vereceğim. Hanımefendi. Kabul değil mi? Hayır, itiraz etmeyin. Zavallı çocuk. Gözyaşı içinde bana geldi. Seni kurtaracağım, dedim. O canavar adama gideceğim. Sen işi veraya bırak, anlaştık, değil mi? Ben şimdi gidiyorum. Kontes gelişi kadar patavatsızca odadan dışarı fırladı ve arkasına insanı bunaltan egzotik bir parfüm kokusu bıraktı. Ne kadın diye atıldım. Kürk mantosuna da diyecek yok. Evet, Kürkü saici. Sahte bir kontesin saici Kürkü olabilir mi? Şaka, şaka, Hastings. Hayır, o gerçekten Rus olsa gerek. Demek Bay Bernard ona bizi şikayete gitti. Sigara tabakası onun. Acaba eldivende ona mı ait. Poirot gülümseyerek cebinden ikinci bir eldiven çıkarıp ilkinin yanına koydu. Eldivenlerin bir çift oldukları şüphe götürmezdi. İkinci eldiveni nereden buldunuz, Poirot? Buri sokağındaki evin holünde bir masanın üstüne atılmıştı. Bu kez gerçekten çok dikkatsiz bir genç adam. Ama biz işimizi tam adamıyız. İdet yerini bulsun diye parklanede küçük bir ziyarette bulunacağım. Söylemeye gerek yok. Ben de dostumla birlikte gittim. Johnston evde yoktu ama özel sekreteriyle görüşebildik. Böylece Johnston'un Güney Afrika'dan yeni geldiği ortaya çıktı. Daha önce İngiltere'de hiç bulunmamıştı. Hoyrod laf arasında "Değerli taşlarla ilgileniyor, değil mi?" diye sordu. Sekreter güldü. "Altın deseniz daha yerinde olurdu." Poirot bu görüşmeden çıkarken düşünceliydi. O akşamın ilerleyen saatlerinde onu bir. Rusça grameri büyük bir ciddiyetle inceler görünce şaşırdım. Yapmayın Tanrı aşkına Poirot diye atıldım. Kontesle kendi dilinde konuşabilmek için Rusça mı öğreniyorsunuz? Herhalde İngilizce mi dinlemez dostum? İyi de iyi aileden Ruslar mutlaka Fransızca bilirler öyle değil mi? Senin bilgi hazinene hayranım, Hastings. Böylece Rus alfabesinin belirsizlikleri yüzünden kafa patlatmaktan kurtulacağım. Poirot dramatik bir hareketle kitabı elinden attı. Ben tamamen tatmin olmamışım. Dostumun gözlerinde çok iyi bildiğim bir ışıltı vardı. Bu Herjule Poirot'nun kendi kendisinden hoşnut olduğunun şaşmaz işaretiydi. Belki de onun gerçek bir Rus olduğundan kuşkunuz var. Onu sınayacaksınız dedim. Yok, yok, kontes gerçekten de Rus. Öyleyse senin için. Bu olayda kendini göstermek istiyorsan, Rusçaya girişten yardım almanı öneririm. Astings. Poyrot bu sözleri gülerek söyledikten sonra ağzından başka bu alamadım. Kitabı yerden alarak sayfalarını merakla çevirmeye koyuldum. Fakat Poyrot'nun sözlerinden bir anlam çıkarmayı başaramadım. Ertesi sabah yeni bir haber alamadıksa da Poirot bu yüzden kaygılanmışa benzemiyordu. Kahvaltımızı ettiğimiz sırada o gün Hartman'a uğramak niyetinde olduğundan söz etti. Yaşlı adamı evinde bulduk. Bir gün öncesine kıyasla oldukça sakin görünüyordu. ''Ee bir haber var mı, Bay Poirot?'' diye sordu. Poirot ona bir kağıt parçası uzattı. ''Ziynetlerinizi alan bu kişidir, Mösyö'' dedi. Polise başvurmamı ister misiniz? Ya da ziynetlerinizi polisi işe karıştırmadan geri almamı mı yelersiniz? Bay Hardman kağıda baka kalmıştı. Sonunda konuşabildi. Çok ilginç, çok. Bu yüzden bir skandal çıkmamasını yeğlerim Size bu konuda tam yetki veriyorum, Bay Poyrot. Sağduyulu davranacağınıza eminim. Poirot sokakta bir taksi çevirdi ve şoföre kartonun adresini verdi orada Kontes. Rossakoff'u görmek istediğini söyledi. Birkaç dakika sonra hanımefendinin dairesine. Giriyorduk. Arkasında göz alıcı motiflerle süslü olan üstü güzellikte bir sabahlık olduğu halde bizi hararetle karşıladı. Monsieur Poirot diye bağırdı. Başardınız mı yoksa? O zavallı genci temize çıkarabildiniz mi? Dostunuz Bay Parker tutuklanmaktan kurtuldu, Sayın Kontes. Ne kadar zeki adamsınız. Harika. Ne kadar da hızlı davrandınız. Öyle. Ayrıca Bay Hartman zinetlerinin hemen bugün kendisine yade edileceğine söz verdim. Öyle mi? Onun için daha fazla gecikmeden onları bana teslim ederseniz çok sevineceğim, hanımefendi. Sizi aceleye getireceğim için çok üzgünüm ama aşağıda bir taksi bekletiyorum, Scotland Yard'a gitmemin gerekmesi olasılığına karşı hanımefendi. Biz Belçikalılar hesabını çok iyi bilen insanlarız. Kontes bir sigara yakmıştı. Birkaç saniye hiç kıpırdamadan durdu. Burnundan duman halkaları çıkarıyor gözünü kırpmadan Poyot'ya bakıyordu. Sonunda bir kahkaha atıp ayağa kalktı. Küçük yazı masasının başına giderek bunun bir gözünü açtı ve siyah ipekli bir çantayı ortaya çıkardı. Bunu Poirot zarif bir hareketle fırlattı. Konuşurken sesi son derece sakin, hemen hemen neşeliydi. "Biz Ruslar aksine savurganlığı severiz," dedi. Bunun içinde ne yazık ki bol paraya ihtiyaç var. Çantanın içine bakmanıza gerek yok. Hepsi oradalar. Poirot ayağa kalktı. İşlek zekanız ve çabukluğunuz için sizi kutlarım, hanımefendi. Ya? Ama taksinizi beklettiğinize göre başka ne yapabilirdim ki? Çok naziksiniz, hanımefendi. Londra'da uzun kalacak mısınız? Korkarım ki hayır, sizin sayenizde. Bu yüzden özrümü kabul edin. Bir gün başka bir. Yerde karşılaşır mıyız dersiniz? Bunu çok isterim. Kontes, ben ise kesinlikle istemem, diye gülerek atıldı. Bunu büyük bir övgü olarak kabul edebilirsiniz, çünkü dünyada korktuğum çok az insan vardır, Bay Poyrot. Hoşçakalın, Kontes. Ah, az daha unutuyordum. Sigara tabakanızı size iade etmeme izin verin. Poyrot kasanın içinde bulduğumuz küçük siyah kutuyu hafif bir reveransla Kontes'e uzattı. Bunu alırken Rus kadınının yüzünde hiçbir anlam değişikliği olmamıştı. Sadece bir kaşını kaldırarak, anlıyorum, diye mırıldandı. Merdiveni indiğimiz sırada Poirot, ne kadın, diye söylendi. Tanrım, ne kadın. En küçük bir tartışmada bulunmadı, itiraz etmedi, blöf yapmadı. Bir tek bakışla durumu tümüyle. Havradı. Sana şu kadarını söyleyebilirim, Hastings. Yenilgiyi böyle kayıtsız bir gülümseyişle kabullenebilen bir kadın çok ileri gidecektir. Tehlikeli bir insan, çelik gibi sinirleri var, böyle bir kadın. Hoyerot o sırada ayağının takılması sonucunda neredeyse yere kapaklanıyordu. Heyecanınızı frenleyip bastığınız yere dikkat etseniz daha iyi edersiniz, diye önerdim. Kontesten ilk ne zaman şüphelendiniz? Ne düşündüren eldiven ve sigara tabakası, yani çifte ipucu oldu Monami. Bernard Parker birinden birini düşürmüş olabilirdi ama kesinlikle ikisini birden değil. O kadarı çok aşırı bir dikkatsizlik olurdu, dahası bir başkası Parker'i suçlu duruma düşürmek için onları oraya bırakmış olsaydı bir tanesi, sigara tabakası ya da eldiven yeterli olurdu. Yani yine ikisi birden değil. Böylece, İki cisimden birinin Parker'e ait olmadığına karar verdim. Önce tabakanın ona ait olduğunu, eldivenin ise olmadığını düşündüm. Ama eldivenin öbür tekini bulunca, bunun tersinin geçerli olacağına karar verdim. Şu halde sigara tabakası kime aitti? Lady Rungor'nun olamayacağı ortadaydı. Baş harfler uymuyordu. Bay Johnston'a ait olması için adamın sahte bir adla gelmiş olması gerekirdi. Sekreteriyle konuşunca, Bay Johnstonla ilgili her şeyin ortada olduğunu gördüm. Bay Johnston'un geçmişiyle ilgili hiçbir belirsizlik yoktu. Ya kontes zinetlerini Rusya'dan beraberinde getirdiği söyleniyordu. Taşları montürlerinden çıkardığımı Bay Hartman'a ait olduklarını kimse iddia edemezdi. O gün Holden Parker'in eldivenlerinden birini alarak kasanın içine tıkmasından daha kolay ne olabilirdi? Ama kendi sigara tabakasını kasanın içine düşürmeyi planlamadığı kesin. İyi ama sigara tabakası Kontes'e aitse, üstünden için B, P harfleri vardı? Kontes'in adının baş harfleri V, R. Hoyrot bana dostça gülümsedi. Aynen öyle dostum. Ama Rus alfabesinde B harfi V, P R'dir. Herhalde bunu tahmin edemezdim. Rusça bilmiyorum ki. Ben de bilmiyorum, Hastings. Onun için de o küçük kitabı alıp senin de dikkatine sunmak istedim ya. Derin bir göğüs geçirip devam etti. Dikkate değer bir kadın. İçimde bir his, çok sağlam bir his gün yine karşılaşacağımızı fısıldıyor. Ama merak ediyorum, acaba nerede? Sinek papazı. Deyli Nesmon geri elimden bırakarak, şurası kesin gerçek kurgudan daha garip, dedim. Bu düşünce belki de yeni bir şey değildi. Ufak tefek adam yumurta biçimli başını bir yana eğerek ütü çizgisi, özenle basılmış pantolonunun üstündeki hayali bir toza parmağının ucuyla bir fiske vurdu. Ne kadar derin bir görüş. Dostum Hastings ne yaman düşünürmüş mer. Hiç de hak etmediğim halde benimle dalga geçmesine kızacak yerde bir kenara bıraktığım gazeteye parmaklarımla vurdum. Bu sabahki gazeteyi okudunuz mu? Okudum. Okuduktan sonra da simetrisine dikkat ederek tekrar katladım. Senin gibi düzenden ve metottan yoksun birinden bekleneni üzere yere fırlatıp atmadım. Poyrot'nun en kötü yanı bu zaten. Düzen ve metot onun mabutları. Hatta bütün başarısını onlara mal edecek kadar ileri gidiyor. Öyleyse empresario Henry Reedburn'un öldürülmesiyle ilgili haberi de okumuşsunuzdur, dedim. Az önce o olayı düşünerek konuştum. Gerçek kurgudan daha garip olmakla kalmıyor aynı zamanda dramatikte. Orta sınıftan şu saygın İngiliz ailesini, o glanderleri gözünüzün önüne getirin. Anne ile baba, erkek ve kız çocukları bu ülkedeki binlerce aileden bir örnek. Ailenin erkekleri her gün şehir merkezindeki işlerinin başına gidiyorlar, kadınlar da ev işleriyle ilgileniyorlar. Hayatları son derece huzurlu ve bir o kadar da tek düze. Dün gece Banliö'de. Stretam'da Day-Simead adlı evlerinin derli toplu salonunda oturmuş, bir oynuyorlardı. Derken teraslarının kapısı birdenbire açılıveriyor ve bir kadın sendeleyerek odalarına dalıyor. Gri saten elbisesinin üstünde kocaman bir kırmızı leke. Ağzından tek bir kelime çıkıyor. Cinayet. Hemen ardından bayılarak yere yığılıyor. Oglanderlerin onu sinemadan hatırlamaları mümkün. Gizemli kadın, son aylarda Londra'yı kasıp kavuran ünlü dansçı Valéry Sainte çünkü. Hoyrot, bu güzel konuşma senin eserin mi yoksa değil Nesmonger, in mi? diye sordu. Daily Nesmonger baskıya girmek üzere olduğundan olayın ana hatlarını vermekle yetinmiş. Ama öykünün dramatik yönü hemen dikkatimi çekti. Hoyrot düşünceli bir tavırla başını salladı. İnsan doğasının bulunduğu yerde dram da olması kaçınılmaz. Ama o dram her zaman senin tahmin ettiğin yerde olmaz. Unutma bunu. Zaten ben de o olayla ilgileniyorum. Olayın çözümlenmesini benden istemeleri olası çünkü. Sahimi. mi? Evet. Bu sabah bir beyefendi beni arayarak Moranya Prensi Pol adına benden bir randevu istedi. Bunun o olayla ne ilgisi var? İngiltere'nin o skandal gazetelerini okumadığın ne kadar belli. Hani küçük bir farenin duyduğuna göre veya küçük bir kuş merak ediyor diye başlayan türden komik öyküleri basanları. Şuraya bak. Poyrot'nun kısa ve güdük parmağını paragraf boyunca izledim. Acaba yabancı prensle ünlü dansçı birbirlerine o kadar yakınlar acaba genç hanım yeni pırlantalı yüzüğünü beğendi mi? Poyrot, gelelim şimdi senin dramatik öyküne, diye devam et. Bayan Sayın Dairdae Sima'daki oturma odasında halının üstüne düşüp bayılmıştı, değil mi? Omuzlarımı silktim. Genç bayanın bayılırken mırıldandığı sözler üzerine iki Oglander erkeği evden dışarı fırladılar. Bir tanesi, şok halinde olan genç kadına bakması için bir doktor aramaya giderken, diğeri de polis karakoluna koştu. Burada duyduklarını anlatmasından sonra bu bay. Oglander polisle birlikte Mondesir'in yolunu tuttu. Orasının Bay Reedburn'un daisimad'in hemen dışındaki görkemli köşkü olduğunu belirtelim. Pek hoş bir ünü olmayan beyefendiyi orada kütüphanede yerde yatarken buldular. Kafasının arkası tıpkı kırık bir yumurta çatlamıştı. Hoyrot, ne yazık ki konuşmanı böleceğim, dedi. Bağışla beni. Frans hazretleri geldiler. Kibar ziyaretçimiz Kont Fidor adıyla içeri alınmıştı. Garip görüşlü bir gençti. Uzun boylu, zayıf çeneliydi. Ünlü Moranberg ağzına ve bir fanatin ateş saçan gözlerine sahipti. Bay Poirot, dostum, benim der gibi hafifçe eğildi. Beyefendi, başım dertte, hem de anlatamayacağım kadar korkunç dertte. Poirot anladığını belirtmek için bir el hareketi yaptı. Haygılanmanızı anlıyorum. Bayan Sayentlayr çok değerli bir dostunuz, öyle değil mi? Grès açık konuştu. Onu eşim yapmayı ümit ediyorum. Poyrot koltuğunda doğruldu. Gözleri iri iri açılmıştı. Renz devam etti. Ailemin, denge olmayan biriyle evlenen ilk üyesi olmam. Abim Alexander da hükümdara karşı gelmişti. Bugün sınıf yargılarından kurtulmuş daha uygar bir dünyada yaşıyoruz. Ayrıca Bayan saint Dair konumu itibariyle benim dengim. Ailesinin tarihçesi hakkında bazı söylentiler duymuş olmalısınız. Kökeni hakkında birçok söylentiler ağızdan ağza dolaşıyor, ünlü dansçılar söz konusu olunca bu çok olan. Örneğin, Irlandalı bir temizlikçi kadının kızı olduğunu duydum. Başka bir iddiaya göre, annesi bir Rus düşesi imiş. Genç adam, birinci öykü tabii ki saçma, dedi. Ama ikincisi doğru. Valeriye her ne kadar. Bu sırrı açıklamama durumundaysa da bana bazı imalarda bulundu. Ayrıca asaletini birçok şekilde bilinçsizce belli ediyor. Ben kalıtıma inanırım, Bay Poirot. Poirot, ben de kalıtıma inanırım, dedi düşünceli bir tavırla. Kalıtımla bağlantılı birçok garip şeye tanık olmuşumdur. Ama biz gelelim kendi işimize, Prens Hazretleri. Benden ne istiyorsunuz? Neden korkuyorsunuz? Açık konuşabilirim değil mi? Matmazel Sayıntley ile cinayet arasında bir bağlantı var mı? Tabii ki Reidburnu tanıyordu. Evet Adam Valeriye'ye aşık olduğunu ileri sürüyordu. Ya bayan sayıntlayır. Adamın yüzüne bile bakmıyordu. Oyro ziyaretçisine dikkatle baktı. Bu Redburn'den korkması için bir nedeni var mıydı? Genç adam bir duraklama geçirdi. Bir olay oldu dedi sonunda. Kahin bayan Zara'dan. Söz edildiğini duydunuz mu? Hayır. Müthiş bir kadın. Siz de bir gün ona başvurmalısınız. Valerie ile ben geçen hafta onu görmeye gitmiştik. Bizim için İskambil falına baktı. Valeria'ya bir beladan, kararan bulutlardan söz etti. Sonra soru kartı çevirdi. Sinek papazıydı. Valeria'ya dikkatli ol, dedi. Senin üzerinde büyük gücü olan bir adam var. Ondan korkuyorsun, bu nedenle büyük tehlikedesin. Ne demek istediğimi biliyorsun, değil mi? ben bembeyaz kesilmişti. Başını eğip, evet, evet, biliyorum, dedi. Aradan çok geçmeden kalktık. Zara'nın Valeria'ya son sözleri, sinek papazından sakın. tehlikedesin oldu. Onu tabii ki konuşturmak istedim, bana bir şey söylemek istemedi, her şeyin yolunda olduğunu ileri sürdü. Ama dün geceden sonra Valeria'nın sinek papazının şahsında Reedburn'u gördüğüne eminim ve korktuğu adam da oydu. Prens konuşmasına biraz ara verdi. Bu sabah gazeteyi açınca düştüğüm telaşı şimdi. Anlıyorsunuzdur. Acaba Valeriye bir çılgınlık anında yok yok olamaz bu. Hoyrot yerinden kalktı ve dostça bir hareketle genç adamın omzunu okşadı. Lütfen kendinizi perişan etmeyin. Bu işi bana bırakın. Sitretama gideceksiniz değil mi? Valerya'nın daisi madde hala şokun pençesinde olduğunu tahmin ediyorum. Hemen yola çıkacağım. Elçilik kanalıyla bazı şeyleri ayarladım. Her nereye isterseniz girebileceksiniz. Öyleyse gidelim. Hastings sen de benimle gelir misin? Hoşçakalın. Prens hazretleri. Mondesil modern olduğu kadar rahat, olağanüstü güzel bir köşktü. Kısa bir araba yolu caddeden kapısının önüne kadar uzanıyordu. Arka tarafında da birkaç dönümlük güzel bahçeler yer alıyordu. Kapıyı açan uşak, Rens Paulin adını duyunca bizi hemen olayın geçtiği yere götürdü. Kütüphane, binanın önünden arkasına kadar uzanan muhteşem bir odaydı. İki ucundaki pencerelerden biri araba yolunu, öbürü ise bahçeleri görüyordu. Ceset ikinci pencerenin girintisinde yatar durumda bulunmuştu. Polis incelemesini tamamlayınca cesedi götürmüşlerdi. Hoyrot ya işte bu can sıkıcı diye mırıldandım. Kim bilir ne kadar ipucunu yok etmişlerdir. Ufak tefek dostum gülümsedi. Öyle mi? İpuçlarının içten geldiğini sana daha kaç kere söyleyeceğim. Her gizemin çözümü küçük gri hücrelerde gizlidir. Hoyrot bundan sonra uşağa döndü. Cesedin götürülmesi dışında odaya dokunulmadı, değil mi? Hayır, efendim. Oda dün gece polis geldiği zaman nasılsa yine öyle. Şu perdeler. Pencere girintisini örtecek biçimde çekilmiş olduklarını görüyorum. Öbür pencereninkiler de öyle. Dün gece de çekilmişler miydi? Evet, efendim. Onları her gece ben çekerim. Öyleyse Tim Reedburn onları kendisi açmış olmalı. Öyle olmalı efendim. Efendinizin dün gece bir ziyaretçi beklediğinden haberiniz var mıydı? Sözünü etmedi efendim. Ama akşam yemeğinden sonra rahatsız edilmek istenmediğini söylemişti. Hoyrot kütüphaneden binanın yanındaki terasa çıktı. Sağda ise teras bir tula duvarın dibinde son buluyordu. İleri de meyve bahçesi var efendim. Biraz ötede oraya açılan bir kapı vardır ama saat altıda mutlaka kilitlenir. Hoyerot başını sallayarak tekrar kütüphaneye girdi, uşak da onu izledi. Dün geceki olaylarla ilgili olarak hiç mi bir şey duymadınız? Saat 9'a az bir zaman kala kütüphanede sesler duyduk. Ama özellikle bir hanımın sesi olduğundan bunda olan dışı bir taraf yoktu. Ancak hepimiz binanın öbür yanındaki hizmetkarlar dairesine geçtikten sonra tabii ki hiçbir şey duymadık. Sonra saat 11 sularında polis geldi. Kaç ses duydunuz? Orasını bilemem efendim. Sadece hanımınkine dikkat ettim. Ya? Özür dilerim efendim, Doktor Ray'ın hala evde. Acaba kendisini görmek ister miydiniz? Güler yüzlü, orta yaşlı bir adam olan doktor birkaç dakika sonra yanımıza gelerek Poyot'ya gereksindiği bütün bilgileri verdi. Reed Boone pencerenin yanında yatıyordu, başı da pencerenin mermerden oturulacak yerine dayalıydı. Cesette iki yara vardı, biri gözlerinin arasında ölümcül olan ikincisi ise başının arkasındaydı. Sırt üstü mü yatıyordu? Evet. işte. İşte. Doktor böyle diyerek yerdeki koyu renkli, küçük bir izi gösterdi. Başının arkasındaki darbe izi yere çarpması sonucunda oluşmuş olamaz mı? Mümkün değil. Her neyse silah kafatasının içine kadar girmiş. Hoyrot düşünceli bir yüzle önüne bakıyordu. Her pencerenin önünde mermerden oturulacak bir yer vardı. Bunların kolları ise aslan kafası biçiminde oyulmuştu. Hoyrot'nun gözlerinde bir şimşek çaktı. Arkaya, sendeleyip aslan başı biçimindeki bu çıkıntının üstüne düştüğü oradan da yere kaydığını, varsayalım, bu tarif ettiğiniz biçimdeki bir yaraya yol açmaz mı? Evet, olabilir. Ama cesedin yattığı yerde oluşturduğu açı bu varsayımı imkansız kılıyor. Ayrıca oturan mermerinin üstünde mutlaka kan izleri olurdu. Yıkanıp temizlenmedilerse tabii. Doktor omuzlarını silkti. Bu hiç olası değil. Kazaya cinayet süsü vermenin kime yararı olabilir ki? Hoyrot, orası öyle, diye doğruladı. Darbelerden biri bir kadın tarafından indirilmiş olabilir mi? Söz konusu değil. Herhalde Bayan Saint Lyre'i düşünüyorsunuz. Hoyrot, emin olmadan özellikle kimseyi düşünmem, diye yavaşça yanıt verdi. Böyle derken gözleriyle açık teras kapısını inceliyordu. Doktor bir yandan devam ediyordu. Bayan Sayın buradan kaçmış. Açların arasından da Mead seçilebiliyor. Yol üstünde daha yakın başka evler varsa da, bu yandan bakınca da Mead görülebilen biricik. Ev Poirot, yardımlarınıza teşekkür ederim, doktor, dedikten sonra, gel Hastings. Biz de Matmazel'in ayak izlerini takip edelim, diye ekledi. Poyrot önde, ben arkada önce bahçeden geçtik, demir kapıdan çıkıp yeşilliklerin arasında kısa bir süre yürüdükten sonra da Isimad'in bahçe kapısının önüne vardık. Burası bir buçuk dönümlük bir bahçenin içinde iddiasız bir evdi. Birkaç basamakla bir teras kapısının önüne varılıyordu. Poyrot o yönü çenesiyle işaret etti. Bayan Saint Lair buradan geçti. Onun kadar telaşlı olmadığımıza göre bizim ön kapıya gitmemiz daha doğru olur. Kapıyı açan hizmetçi bizi salona aldı ve Bayan Oglander'i aramaya gitti. Odaya belli ki bir gece öncesinden beri el sürülmemişti. Küller hala şöminenin ateşliğinde duruyordu, bir iç masası da odanın ortasında kalmıştı. Mekan kafkaflı biblolarla fazlaca doluydu. Duvarlara da birbirinden çirkin aile portreleri asılmıştı. Hoyrot bunlarla benden daha çok ilgilendi ve biraz çarpılmış olan birkaçını düzeltti. Aile çok güçlü bir bağ değil mi dedi. Duygu güzelliğin yerini alıyor. Bunu doğruladım. Bakışım sakalları kulaklarına kadar tırmanmış bir centilmen, saçları tepesinde toplu bir hanım, Tıknaz yapılı bir erkek çocuk, gereksiz kordeleler ve fiyonglarla süslü iki küçük kızdan oluşan bir aile portresine takılmıştı. Bunun Oglander ailesinin daha önceki bir tarihte çekilmiş bir fotoğrafı olduğuna karar vererek ilgiyle inceledim. O sırada kapı açıldı ve genç bir kadın içeri girdi. Saçları derli topluydu, arkasında rengi solmuş bir pardesüyle bir tüvit eteklik vardı. Bize merakla baktı. Poyrot ona doğru bir adım attı. Matmazel Oglander değil mi? Sizi rahatsız ettiğime üzgünüm, hele başınızdan geçenlerden sonra. Dünkü olay sizi oldukça sarsmış olmalı. Genç kadın gerçekten de öyle diye itiraf etti. Dramatik öğelerin Bayan Oglander'i pek etkilemediğini, hayal gücünden yoksun oluşunun trajedilere ağır bastığını düşünmeye başlamıştım. Genç kadın, odanın durumundan dolayı özür dilerim. Hizmetkarlar o kadar kötü heyecanlanıyorlar ki, deyince bu düşüncem doğrulanmış oldu. Dün gece burada oturuyordunuz, değil mi? Evet, akşam yemeğinden sonra Biriç'e oturmuştuk. O sırada... Kusuruma bakmayın. Ne kadar zamandır oynamaktaydınız. Bakayım... Genç bayan Oglander düşünür gibiydi. Tam olarak söyleyemeyeceğim sanırım, o sırada saat yaklaşık 10'du. Hatırladığım kadarıyla birkaç el oynamıştık. Siz nerede oturuyordunuz? Yüzüm pencereye dönüktü. Ben annemle eşleşmiştim ve sansatı oynamıştım. Derken pencere küt diye açıldı ve bayan Sayın içeri daldı. Onu tanıdınız demek. Yüzü bana yabancı gelmemişti. Kendisi hala burada değil mi? Evet ama kimseyi görmek istemiyor. Hala bitkin durumda. Beni göreceğini düşünüyorum. Kendisine Moretania Prensi Paul'un isteği üzerine burada olduğumu söyler misiniz? Kral ailesinden bir prensten söz edilmesinin Bayan Oglander'in sukinetini sarsacağını düşünmüştüm. Ama genç kadın hiç istifini bozmadan odadan çıktı ve kaşla göz arasında geri dönerek Bayan Saint Deir'in bizi odasında göreceğini haber verdi. Genç kadının arkasından yukarı çıkarak büyük ve aydınlık bir yatak odasına girdik. Pencerenin yanındaki divanda yatan kadın biz içeri girince başını çevirdi. İki kadının arasındaki aykırılık ilk bakışta gözüme çarptı. Özellikle de yüz çizgileri ve renkleri bakımından benzer yanları olduğu için. Ama aralarındaki fark daha da çarpıcıydı. Valeria saint her bakışı, her hareketi bir dram etkisi yapıyordu. Sanki etrafa romantik bir hava yaymaktaydı. Ayaklarının üstüne koyu kırmızı bir yünlü sabahlık atılmıştı. Çok sıradan bir giysiydi bu ama genç kadının karizması ona egzotik bir hava veriyor, Doğu'nun göz kamaştırıcı renklerdeki kaftanlarına benzetiyordu. Genç kadının iri kara gözleri Poyrot'nun üzerinde kilitlenmişti. Olden mi geliyorsunuz? diye sordu. Sesi de görünüşüne uygun, dolgun ve baygındı. Poyrot, evet hanımefendi, dedi. Ona ve size hizmet etmek için buradayım. Ne öğrenmek istiyorsunuz? Dün gece bütün olanları. Tekrar ediyorum, bütün olanları. Genç kadın zayıf bir gülümseyişle karşılık verdi. Yalan mı söyleyeceğimi sandınız. O kadar da budala değilim. Gerçeği gizlemenin bir yolu olmadığını görebiliyorum. Adam benimle ilgili bir sırrı biliyordu, o adam şimdi öldü. Sırrımı koz olarak kullanmış, beni tehdit etmişti. Paul'ün hatırı için onunla uzlaşmaya çalıştım, Paul'u kaybetmeyi göze alamazdım. Adam şimdi öldüğüne göre güvendeyim demektir. Ama buna rağmen onu öldürmedim. Hoyrot gülümseyerek başını salladı. Bana bunu söylemeniz gerekmez, matmazel. Şimdi dün gece olanları bana anlatın. Ona para teklif ettim. Kabul eder göründü. Dün gece saat 9 için randevu verdi. Mondesir'e gitmem gerekiyordu. Orasını biliyordum, daha önce de oraya gitmiştim. Hizmetkarların beni görmemesi için yan kapıdan kütüphaneye girecektim. Kusura bakmayın ama oraya gece yalnız başınıza gitmekten korkmadınız mı? Bana mı öyle geldi bilmem, yanıt vermeden önce kısa bir duraklama geçirdi. Belki de korkmuşumdur, dedi. Ne çare ki benimle gelmesini isteyebileceğim hiç kimsem yoktu. Ve çaresizdim. Reedburn beni kütüphaneye aldı. Ahlaksız adam. Öldüğüne sevindim. Benimle kedinin fareyle oynaması gibi oynamaya girişti. Karşısında diz çökerek yalvardım. Beni alaya aldı. Ona tüm ziynetlerimi teklif ettim. Boşuna. Bundan sonra kendi koşulunu bildirdi. Bunun ne olduğunu tahmin edersiniz. Reddettim. Ona hakkında ne düşündüğümü söyledim. Ona bağırıp çağırdım. Karşımda gülümseyerek duruyordu. En sonunda bağırmaktan yorulup sustuğum sırada pencereyi örten perdenin arkasında bir gürültü oldu. Reedborn de duymuştu. O tarafa yürüyerek perdeyi kapattı. Oraya bir adam gizlenmişti. Korkunç görünüşlü, serseriye benzer derbeder biri. Bay... Rydburn vurdu, sonra tekrar vurdu ve yere yıktı. Serseri bunun arkasından beni de kanlı eliyle kavradı. Kendimi kurtararak pencereden dışarı kaçtım ve var gücümle derken, bu evde ışık olduğunu gördüm ve bu tarafa atıldım. Anjurlar açık olduğundan içeride bazı kimselerin bir oynadıklarını görüyordum. Odanın içine adeta düştüm. Cinayet diye bağırabildim, ondan sonra benim için her şey karardı. Teşekkür ederim, matmazel. Büyük bir şoka uğradığınız belli. O serseriye gelince, onu bana tarif edebilir misiniz? Arkasında ne olduğu hatırınızda mı? Hayır. Her şey o kadar çabuk olup bitti ki. Ama adamı nerede görsem tanırım. Yüzü beğenime nakş oldu desem yeridir. Bir sorum daha var, matmazel. Öbür pencerenin, araba yoluna açılanının perdeleri kapalı mıydı? Dansçının yüzünde ilk kez şaşkınlık biçimlendi. Hatırlamaya çalışıyor görünüyordu. Sizi dinliyorum, matmazel. Düşünüyorum da evet, evet, eminim. O perdeler kapalı değildi. Öbür perdeler kapalı olduklarına göre bu tuhaf. Her neyse. Bu ayrıntı herhalde fazla önemli değildir. ''Burada uzun kalacak mısınız, matmazel?'' Doktor, yarına kadar Londra'ya dönebilecek kadar iyileşeceğimi söyledi. Genç kadın odanın içinde etrafına bakındı. Genç bayan Oglander dışarı çıkmıştı. ''Bu insanlar çok iyiler, çok düşünceliler ama benim dünyama o kadar yabancılar ki. Onları şok ediyorum. Sizin anlayacağınız, burguvalardan hoşlanmıyorum.'' dedi. Bu sözleri söyleyişinde acı bir anlam seziliyordu. Poirot başını salladı. Anlıyorum. Umarım sorularımla sizi fazla yormamışımdır. Kesinlikle yormadınız, beyefendi. Ben sadece Paul'ün en kısa zamanda her şeyi öğrenmesini istiyorum. Şu halde size iyi günler, matmazel. Odadan çıkarken Poyrot'nun bir çift rugan ıskarpine ayağa takıldı. ''Bunlar sizin mi, matmazel?'' diye sordu. ''Evet, beyefendi.'' Az önce temizleyip yukarı çıkardılar. Merdiveni indiğimiz sırada Poyrot, görünüşe bakılırsa, hizmetkarlar ıskarpinleri temizlemeyecek kadar heyecanlı değiller, ama şöminenin ateşliğini unutuyorlar.'' dedi. Neyse, Monami, önceleri bir, iki ilginç nokta dikkatimi çekmişti, ama korkarım ki bu olay kapandı. Her şey yeterince açık görünüyor. Ya katil? Ufak tefek dostum tunturaklı bir dille, hercule cüle poyrot serserilerin arkasından koşmak idetinde değildir, diye karşılık verdi. Genç bayan Oglander bizi holde karşıladı. Bir dakika salonda beklerseniz, annem sizinle konuşmak istiyor, dedi. Odaya hala el sürülmemişti. Poyrot iş olsun gibilerden iskambilleri toplayarak onları bakımlı elleriyle karıştırdı. Ne düşündüğümü biliyor musun, dostum, diye sordu. Hayır. Genç bayan Oglander, sanzatu oynamakla bence hata etmiş. Üç maça oynamalıydı. Olur şey değilsin, Poirot. Tanrım. Daima cinayetlerden söz edemem ya. Dostum birden irkildi. Hastings. Hastings baksana. Vestede sinek papazı eksik. Zara diye bağırdım. Ne? Poirot neden söz ettiğimi pek anlayamamıştı. Mekanik hareketlerle kartları toparladı ve kutularına koydu. Yüzünde ciddi bir anlam vardı. "Hastings," dedi sonunda. "Ben Hercule Poirot büyük bir hata, çok büyük bir hata yapmamaramak kalmıştı." Etkilenmiş, fakat anlamsız gözlerle ona baktım. "Yeniden başlamamız gerek, Hastings." Evet, yeniden başlamamız şart. Ama bu kez yanılmayacağız. Orta yaşlı hoş bir kadın Poirot'nun konuşmasını yarıda kesti. Elinde bazı defterler vardı. Poirot kadının önünde eğildi. Anne Bayan Oglander doğrudan konuya girdi. Anladığım kadarıyla Bayan Saint Clair'in dostusunuz. Onun bir dostu tarafından geliyorum, hanımefendi. Anlıyorum. Düşündüm ki. Hoyrot birden pencereyi işaret etti. Dün gece jaluzilerin iz kapalı değil miydi? Hayır işte bu yüzden Bayan Saint Dair ışığı bu kadar net olarak gördü. Dün gece mehtap vardı. Pencerelere bakan koltuğunuzdan Bay Saint Dair'i görme işinize. Şaşıyorum. Herhalde oyuna dalmıştık. Daha önce başımıza hiç böyle bir şey gelmemişti. Buna inanabilirim hanımefendi. Neyse içiniz rahat etsin. Bay Saint-Layer yarın gidiyormuş. Öyle mi? Kadıncağızın yüzü güldü. Ve size iyi günler hanımefendi. Ön kapıdan çıktığımız sırada bir hizmetçi basamakları yıkamakla meşguldü. Hoyrod ona sordu. Yukarıdaki genç hanımın iskarpinlerini siz mi temizlediniz? Hizmetçi hayır gibilerden başını salladı. Temizlendiklerini sanmıyorum, efendim. Hoyrot ile birlikte yolda yürüdüğümüz sırada, öyleyse o ıskarpinleri kim temizlemiş diye sordum. Hoyrot. Hiç kimse, dedi. Temizlenmeleri gerekmiyordu ki. Güzel bir gecede yolda ya da bahçe patikasında yürümenin ıskarpinleri kirletmeyeceğini tahmin ederim. Ama bahçe otlarının arasından geçildikten sonra kirlenmiş ve lekelenmiş olmaları gerekirdi. Poirot yüzünde garip bir gülümsemeyle, evet, dedi. O zaman kirlenebileceklerini ben de kabul ediyorum. İyi ama. Yarım saat sabret sevgili dostum. Mondesir'e geri dönüyoruz. Uşak bizi tekrar gördüğüne şaşırmış, göründüyse de kütüphaneye dönmemize itiraz etmedi. Poirot'nun araba yoluna bakan pencereye yönelmesi üzerine, iyi ama bu yanlış pencere, diye seslendim. Sanmıyorum, dostum. Şuraya bak. Poyrot mermerden aslan kafasını işaret etti. Üstünde solmuş bir leke seçilebiliyordu. Poyrot yerdeki benzer bir lekeyi gösterdi. Birisi Reedburn'un iki gözünün arasına yumruk atmış, dedi. Adam arkaya doğru giderek. Bu mermer çıkıntısının üstüne düşmüş, oradan da yere kaymış. Sonra yerde öbür pencereye doğru sürüklenmiş ve oraya bırakılmış. Ama doktorun ifadesinden de anlaşıldığına göre aynı açıyı oluşturacak biçimde değil. İyi aman için. Bunun yapılması bana gereksiz görünüyor. Aksine bu zorunluydu. Aynı zamanda katilin kimliğine işaret ediyor. Hoş, Reedburn'ü öldürmek niyetinde olmadığına göre adama katil demek yersiz. Çok güçlü bir adam olmalı. Cesedi yerde sürüklediği için mi? Sayılmaz. Bu çok ilginç bir olay. Ve ben ise az daha her şeyi yüzüme, gözüme bulaştırıyordum. Yani her şeyin bittiğini, sizin ise her şeyi bildiğinizi mi söylemek istiyorsunuz? Evet. Birden bir şeyi hatırlamam üzerine, hayır diye atıldım. Bilmediğiniz bir şey var. Neymiş o? Kayıp sinek papazının nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Öyle mi? İşte bu komik, hem de çok komik dostum. Niçin? O kart cebimde olduğu için. Poyrot böyle diyerek kartı abartılı bir hareketle ortaya. Çıkardı. Bozularak, ya dedim. Peki, onu nerede buldunuz? Burada mı? Bunda şaşılacak bir taraf yok. Sadece öbür kartlarla birlikte dışarı çıkarılmamış, kutunun içinde kalmıştı. Bu da size bir fikir verdi, öyle mi? Evet, dostum. Ve majestelerine saygılarımı sunarım. Madame Zara'ya da mı? Ha evet, o hanıma da. Peki, şimdi ne yapacağız? Londra'ya döneceğiz. Ama önce daisimead'deki bir hanıma söylenecek bir çift sözüm var. Aynı hizmetçi bize kapıyı açtı. Hepsi yemekteler efendim. Ama görmek istediğiniz bayan St. Lairse o da dinleniyor. Anne bayan Oglander'i bir, iki dakika görsem olur. Geldiğimi kendisine haber verir misiniz? Beklememiz için salona alındık. Geçerken yemek odasındaki aile gözüme ilişti. Bu kez kilolu ve güçlü kuvvetli görünüşlü iki erkek hanımlara katılmıştı. Biri bıyıklıydı, öbürünün ise bıyıktan başka bir de sakalı vardı. Birkaç dakika sonra Bayan Oglander odaya girdi. Poyrot'ya merakla bakması üzerine dostum hafifçe eğildi. Hanımefendi, benim ülkemde annelere büyük saygımız vardır. Ailenin annesi bizim için her şeydir. Bu başlangıç Bayan Oglander'i büsbütün şaşırtmış görünüyordu Poyrot, ben de bu maksatla geldim, dedi. Bir annenin endişelerini gidermek için geldim. Bay Ribou'nun katili bulunamayacak. Bu yüzden korkmayın. Bunu ben Hercule Poirot size söylüyorum. Biliyorum. Haklıyım, değil mi? Ya da bir eşimi rahatlatmam gerekiyor. Araya bir sessizlik girdi. Bayan Oglander, Poyrot'nun aklından geçenleri gözlerinden okumaya çalışıyordu. Sonunda sakin bir sesle konuştu. Nasıl bildiğinizi bilemiyorum ama evet haklısınız. Poirot ciddi bir yüzle başını salladı. Hepsi bu kadar hanımefendi ama telaşlanmayın. Sizin İngiliz polislerinde Hercule Poirot'nun gözleri yok. Böyle derken duvardaki aile portresine parmağının ucuyla vurdu. Bir zamanlar bir kızınız daha vardı hanımefendi. Yoksa öldü mü? Yine bir sessizlik oldu. Kadıncağız bakışını Poyrot'nun gözlerinden ayırmıyordu. Sonunda yanıt verdi, evet öldü. Poirot sadece ya dedi. Neyse artık Londra'ya dönmemiz gerek. Şu sinek papazını Iskambil destenize yani yerine koymama izin verir misiniz? Yaptığınız tek hata buydu. Bir saatten uzun süre elli bir kartla bir oynadığınızı ileri sürdünüz. Bu oyun hakkında en küçük bir fikri olan buna bir dakika bile inanmaz. Neyse size iyi günler. İstasyona yürüdüğümüz sırada Poirot, artık her şeyi görüyorsundur dostum dedi. Hiçbir şey gördüğüm yok. Rydburn'u kim öldürdü? Oğul John Oglander. Öldürenin babamı. Oğul mu olduğuna pek emin değilim ama ikisinin içinde daha kuvvetlisi ve daha genç olduğu için oğlun üzerinde durdum. Pencere dolayısıyla ikisinden birinin olası gerekiyordu. Niçin? Kütüphaneden dört çıkış vardı, iki kapı ve iki pencere. Ama bunların sadece biri söz konusu olabilirdi. Üç çıkış doğrudan veya dolaylı ile binanın ön yüzüne açılıyordu. Valerie Saint Clair'in bir rastlantı soncuda isme de gelmesi için trajedinin arka pencerenin önünde gerçekleşmesi gerekiyordu. Genç kadının bayıldığı doğruydu. Bunun için de John Oakland'erin onu evine kadar omuzlarında taşıması gerekmişti. O yüzden kuvvetli bir adam olması gerektiğini söyledim. Yani oraya beraber mi gitmişler? Evet. Yalnız başına gitmekten korkup korkmadığını sorduğum zaman Valerya'nın durakladığını hatırlarsın. John Oglander de onunla beraber gitmişti, bu da Reedburn'un öfkesini artırmıştı sanırım. Kavga ettiler, adamın Valerya'ya savurduğu hakaret de Oglander'in ona vurmasına yol açtı. Ben böyle düşünüyorum. Bundan sonrasını sen de biliyorsun. İyi aman için bir iç oynadıklarına ileri sürdüler. Bir iç oyunu dört oyuncu gerektirir. Bütün akşam oda odada yalnız üç kişinin bulunduğunu kim tahmin edebilirdi? Hala pek anlayamamıştım. Akıla erdiremediğim bir şey var, dedim. Oglanderlerin dansçı valeriye Saint Dyer'le ne ilgileri var? Bunu göremeyişine şaşıyorum. Oysa duvardaki o resme uzun süre, benden de uzun süre bakmıştın. Bayan Oglander'in öbür kızı ailesi için ölmüş olabilir ama dünya onu Valere Sainte olarak tanıyor. Ne? İki kız kardeşi bir arada görünce aralarındaki benzerlik dikkatini çekmedi mi? Hayır diye itiraf ettim. Sadece ne kadar farklı iki kadın olduklarını düşünmüştüm. Bu, aklının yüzeysel romantik izlenimlere bu kadar açık olmasından kaynaklanıyor, sevgili Hastings. İki kızın yüz çizgileri hemen hemen birbirinin aynı. Renkleri de öyle. İşin ilginç yanı, Valeria'nin ailesinden, ailesinin de ondan utanç duyması. Öyleyken bir tehlike anında genç kadın ağabeyinden yardım istedi, işler sarpa sarınca da hepsi birbirlerine destek oldular. Aile bağı müthiş bir şeydir. Bu ailenin bütün bireyleri rol yapabiliyor. Valeria drama yeteneğini onlardan almış. Rens Paul gibi ben de kalıtıma inanıyorum. Beni aldattılar. Benim için şanslı bir rastlantı ve bir test sorusu olmuş olmasa Oglanderler hercule cüle puyrot övünebileceklerdi. Atırlıyor olmalısın, bayan Oglander'e masanın etrafında ne şekilde oturduklarını sorarak kızını yalancı çıkarmasını sağlamıştım. Rens'e ne söyleyeceksiniz? Valerya'nın cinayeti işlemiş olamayacağını ve serserinin bulunabileceğine hiç ihtimal. Vermediğimi. Aynı zamanda Zara'yı da kutlamak isterim. Ne garip rastlantı bu, değil mi? Bu olaya sinek papazının serüveni adını takmayı düşünüyorum. Ne dersin, dostum? Le Messurier mirası. Poirot ile pek çok garip olayı kovuşturmuşumdur ama hiçbiri yıllar boyunca ilgi odağımız olan... Sonunda da çözümlemesi için Poirot'ya getirilen olağanüstü olaylar dizisiyle kıyaslanamaz. LemeSurrier ailesinin tarihçesi ilk kez savaş sırasında bir akşam dikkatimizi çekmişti. Poirot ile kısa zaman önce tekrar buluşmuş, Belçika'daki eski arkadaşlığımızı yenilemiştik. Poirot savaş. Bakanlığı ile ilgili küçük bir sorunu başarıyla çözümlemişti ve biz kartında fırsat buldukça Poirot'ya övgüler yağdıran yüksek rütbeli bir subayla yemekteydik. Subay sonunda birisiyle olan randevusuna yetişmeye koşunca Poirot ile ben rahat rahat kahvelerimizi bitirdik ve gitmek üzere kalktık. Salondan çıkacağımız sırada bana seslenildiğini duydum. Başımı çevirince de sesi bana hiç de yabancı gelmeyen kişinin Fransa'da tanışmış olduğum yüzbaşı Vincent de Mesurer olduğunu gördüm. Genç adam, aralarındaki benzerlikten dolayı aynı aileden oldukları sonucunu çıkardığım daha yaşlı bir adamla beraberdi. Yanılmamıştım. Yaşlı adamın, yüzbaşının amcası Bay Hugo. Lemesurier olduğu meydana çıktı. Oldukça dalgın görünen hoş bir genç adam olan yüzbaşı Lemesurier ile fazla bir ahbaplığım yoktu. Ama Northumberland şehrinin çok eski, soylu bir ailesinden olduğunu duymuştum. Orada tarihçesi Anglikan reformunun daha öncesine dayanan büyük bir malikanenin sahibiydiler. Hoyrot ile benim fazla acelemiz yoktu. Genç adamın daveti üzerine bir masaya oturduk ve iki yeni ahbabımızla çeşitli konularda hoş bir sohbete daldık. Kırk yaşlarında gözüken amca Leme Suriyer, hafif çökük omuzlarıyla bir bilim adamı izlenimi bırakıyordu. Çok geçmede hükümet adına kimyasal bir araştırmayla meşgul olduğunu öğrendik. Telaşlı görünen uzun boylu ve esmer bir genç adam o sırada hu adımlarla masamıza yaklaşarak konuşmamızı kesti. Yüksek sesle, Tanrı'ya şükür, ikinizi de buldum, dedi. Ne var, Roger? Baban, Vincent. Attan düştü. İki dostumuz bizimle alelacele vedalaştılar. Vincent Demesurier'in babası genç bir atı eğitmeye çalışırken ciddi bir kaza geçirmişti. Sabaha çıkacağına ihtimal verilmiyordu. Vincent'in yüzü bembeyaz olmuştu. Bu kötü haber onda şok etkisi yapmışa benziyordu. Bir bakıma hayrete düşmüştüm, Fransa'dayken aramızda geçen bir konuşmadan Vincent'le babasının arasının iyi olmadığı sonucunu çıkarmıştım. Öyle olunca da şimdi duyduğu üzüntü şaşkınlık vericiydi. Bize kuzenleri Roger Lemesurier olarak tanıtılan Esmer genç adam öbür Lemesurierlerle gitmediğinden üçümüz otelden birlikte çıktık. Genç adam, bu çok garip bir olay, diye fikir yürüttü. Sanırım, Bay Poirot'yu ilgilendirecektir. Sizden söz edildiğini çok duydum, Bay Poirot. İlgin sondan. İlgin son subay dostumuzdu. Sizin psikoloji konusunda bir deha olduğunuzu söyledi. Ufak tefek dostum biraz çekinerek, evet biraz psikoloji okudum diye itiraf etti. Kuzenimin yüzünü gördünüz mü? Donup kalmıştı. Nedenini biliyor musunuz? Modası geçmiş bir şeyin, bir aile lanetinin yüzünden. Bu öyküyü dinlemek ister misiniz? Anlatırsanız çok sevinirim. Roger Lemesurier saatine baktı. Bol vaktim var. Onlarla Kings Cross istasyonunda buluşacağım. Evet, Bay Poyrot, Lemesurierler çok eski bir ailedir. Orta çağlarda bir Lemesurier karısından şüphelenmiş ve genç hanımı yakışıksız bir durumda yakalamıştı. Bayan Lemesurier suçsuz olduğuna yemin etmişti. Ama ihtiyar Baron Hugo onu dinlememişti bile. Kadıncağızın bir çocuğu vardı, bir oğlu adam kendisinden olmadığına ve mirasından hiçbir şey alamayacağına yemin etmişti. Bunun üzerine ne yaptığına emin değilim herhalde, anne ve oğlu bir duvarın içine gömmek gibi bir ortaçağ eziyetine başvurmuştur. Her neyse ikisini de öldürmüş, kadıncağız da suçsuz olduğuna yemin ede ede ölürken nemesürerleri sonsuza dek lanetlemişti. Buna göre bir... Leme ilk dünyaya gelen oğlu asla aile mirasına konamayacaktı. Aradan zaman geçti ve hanımın suçsuzluğu hiçbir şüpheye yer bırakmayacak biçimde ortaya çıktı. Öyle sanıyorum ki. Hugo at kılından gömleği giydi ve hayatının kalan kısmını bir keşiş hücresinde dizlerinin üstünde geçirdi. Fakat işin en garip yanı şu ki o zamanın beri ailenin ilk doğan hiçbir oğlu aile mirasına konamamıştır. Miras kardeşlere, yeğenlere ve ikinci oğullara geçmiş ama hiçbir büyük oğula nasip olmamıştır. Vincent'in babası beş oğulun ikincisiydi, ailenin büyük oğlu bebekken ölmüştü. Vincent bütün savaş boyunca kendisinin ölüme mahkum olduğuna inanmıştı. Fakat garip değil mi, kendisinden genç iki erkek kardeşi ölmüş ama o hiçbir zarar görmeden bütün tehlikeleri atlatmıştı. Hoyroth, ilginç bir aile tarihçesi, dedi düşünceli bir tavırla. Ama şimdi babası ölmek üzere olduğuna göre, Vincent, ailenin en büyük oğlu olarak onun yerine geçince ne olacak? Olacak olan şu, bu lanet de modern yaşamın baskısına karşı koyamayarak geçmişte kalacak. Hoyroth, genç adamın alay dolu ses tonunu protesto eder gibi başını salladı. Roger Lemesurier tekrar saatine baktı ve gitme zamanının geldiğini bildirdi. Bu öykünün devamını yüzbaşı Vincent Lemesurier'in trajik ölümünü öğrendiğimiz ertesi gün öğrendik. İskoç posta treniyle kuzeye doğru yolculuk ediyordu, gece bir ara kompartımanının kapısını açarak rayların üstüne atlamış olmalıydı. Babasının ölümünün yol açtığı şoka, savaşın ruhsal çöküntüsü de eklenerek geçici bir deliliğe yol açtığına karar verildi. Leme Suriyer ailesine etkisi altına alan garip huraf eden Vincent'in amcası Ronald Leme yeni virus oluşuyla ilgili olarak kısa bir süre söz edildi. Onun biricik oğlu da savaşta son meda ölmüştü. Öyle sanıyorum ki genç Vincent'le hayatının son akşamındaki rastlantısal karşılaşmamız. Leme ailesine ilişkin her şeye duyduğum merakı kamçıladı. İki yıl sonra Ronald... Lemesurier'nin ölüm haberini de merakla okuduk. Adam zaten Lemesurier ailesinin mirasına konduğu sırada hastalıklı biriydi. Kardeşi John onun yerini aldı. Bu Lemesurier, bir oğlu Eton. Kolejinde okuyan, sağlıklı ve güçlü, kuvvetli bir adamdı. Ama Lemesurier'lerin karanlık bir yazgılarının olduğu artık kesindi. Eton Koleji'nde okuyan delikanlı bir sonraki okul tatilinde kendini kazara vurdu. Babasının bir eşek arısının sokması sonucundaki ani ölümü mülklerin beş kardeşin en küçüğüne geçmesiyle sonuçlandı bu Leme Süriyer. Her tondaki o uğursuz geceden hatırladığımız Hugo'ydu. Leme başlarına gelen şaşılacak felaketler dizisi dışında bir ilgi duymuyorduk ama onlarla ilgileneceğimiz zaman yakındı. Bir sabah bir bayan Leme Suriyer bizi görmeye geldi. Yaklaşık 30 yaşlarında gözüken, Uzun boylu ve enerjik bir kadındı. Davranışlarında kesin bir kararlılık ve sağduyu seziliyordu. Hafif bir Amerikan şivesiyle konuşuyordu. Bay Poirot. Sizinle tanıştığıma sevindim. Hocam Hugo Lemaire sizinle uzun yıllar önce tanışmıştı ama onu hatırladığınıza emin değilim. Kendilerini çok iyi hatırlıyorum hanımefendi. Hartında beraberdik. Size hayranım, Bay poirot. Her neyse çok endişeliyim. Ne hakkında hanımefendi? Büyük oğlum, iki oğlum var. Ronald sekiz, gerhalde altı yaşında. Devam edin, hanımefendi. Niçin küçük Ronald için endişe duyuyorsunuz? Bay poirot, son altı ayın içinde ölümden üç kez kılpayı kurtuldu. Bir keresinde az daha. Boğuluyordu. Bu yaz hep birlikte Koryal'da tatildeyken oldu. Bir keresinde çocuk odasının penceresinden düştü, bir başka seferde Putomay'ın zehirlenmesinden ölüyordu. Hoyrot'nun yüzü belki de düşüncelerini çok açık olarak ele veriyordu. Bayan Neme aralıksız devam etti. Biliyorum, beni pireyi deve yapan kaçık bir kadın zannediyorsunuzdur. İnanın ki hayır, hanımefendi. Bu gibi olayların bir anneyi telaşlandırması çok normal ama size nasıl yardımcı olabileceğimi anlayamadım. Tanrı değilim ki dalgaları kontrol altında tutabileyim. Çocuk odası için sadece pencereye demirler koydurmanızı önerebilirim. Yiyeceğe gelince bir çocuğa kim annesi kadar iyi bakabilir? İyi de bütün bunların için geraldın değil de Ronald'ın başına geliyor. Şans hanımefendi sadece rastlantı. Öyle mi düşünüyorsunuz? Ya siz, hanımefendi, siz ve kocanız ne düşünüyorsunuz? Bayanneme Süreyen'in yüzünde üzüntülü bir anlam belirdi. Ugo'ya gitmemin bir yararı yok, beni dinlemez bile. Belki siz de duymuşsunuzdur, bu aile sözde lanetli, hiçbir büyük oğul babasının mirasına sahip olamazmış. Hugo buna inanıyor. Aile tarihçesi onu sanki ipnotize etmiş. Yanlış inanlara körü körüne inanıyor. Gidip ona endişelerimden söz ettiğim zaman, ailece lanetli olduğumuzu, bu lanetten kurtulamayacağımızı söylüyor. Ama ben Amerikalıyım Bay Poirot, biz. Amerikalılar ise lanetlere falan fazla inanmayız. Ama bu tür yanlış inanlar eski ailelere bir tür özgün hava veriyor. Ugo tanıştığım sırada bir müzikal komedide küçük bir rolüm vardı ve aile lanetini çok romantik buldum. Bu gibi şeyler bir kış akşamı şöminenin karşısında anlatılmak için çok güzel ama söz konusu insanın kendi çocukları olunca iş değişir, ben çocuklarıma tapıyorum. Bay Poirot. Onlar için yapamayacağım bir şey yoktur. Demek aile efsanelerine inanmayı reddediyorsunuz, hanımefendi. Bir efsane ya da bir hayalet diyelim, bir sarmaşığın gövdesini testereyle kesebilir mi? Cornwall hakkında bir diyeceğim yok. Hangi çocuk olsa fazla uzağa yüzebilir ve başını derde sokabilir. Ronald 4 yaşından beri yüzme bilir ama bunu tartışmıyorum. Ne var ki sarmaşık hikayesi farklı. Olanların ikisi de fazla yaramazlar. Sarmaşık yoluyla pencerelerine kadar tırmanabileceklerini ve aynı yoldan aşağı inebileceklerini keşfetmişler. Bunu hep yapıyorlardı. Ama Gerald'ın evde olmadığı bir gün Ronald bunu yine yaptı ve bu kez sarmaşın kopması üzerine düştü. Neyse ki önemli bir yara almamıştı. Ama ben gidip sarmaşığı inceledim. Destereyle kesilmişti, Bay Poyrot, kasten kesilmişti. Bu bana anlattığınız çok ciddi bir şey hanımefendi. Demek küçük oğlunuz o sırada evde değildi. Değildi. Yapı Tomay'ın zehirlenmesi sırasında. Küçük oğlunuz yine evde yok muydu? Hayır, o zaman ikisi de evdeydiler. Hoyrot, tuhaf şey diye mırıldandı. Söylesenize hanımefendi, evinizde sizlerden başka kimler var? Çocukların mürebbiyesi Bayan Saunders ve John Gardiner. Hocamın sekreteridir. Bayan Lemesuriyer sıkılmış gibi bu noktada konuşmasına kısa bir ara verdi. Başka kim var, hanımefendi? O gece tanıştığınız binbaşı Roger Lemesuriyer de sık sık bizde kalmaya gelir. Ha evet, o da kuzenlerinizden biri, değil mi? Uzak bir akrabamız. Ailemizin bu kolundan değil. Ama öyle de olsa şimdi kocamın en yakın akrabası sayılır. Çok hoş bir insandır. Hepimiz onu çok severiz. Hele çocuklar ona bayılıyorlar. Sarmaşağı tırmanmayı onlara öğreten o mu acaba? Olabilir. Onları türlü muzırlıklara teşvik ediyor. Hanımefendi, daha önce söylediklerim için sizden özür dilerim. Sözünü ettiğiniz tehlike çok gerçek. Ama ben size yardım edebileceğimi zannediyorum. İkimizi de evinizde kalmaya davet etmenizi öneririm. Hocanız itiraz etmez, değil mi? Oh hayır. Ama bir işe yaramayacağını düşünecektir. Hiçbir şey yapmadan oturup. Oğlunun ölmesini beklemesi beni deli ediyor. Sakin olun hanımefendi. Biz sadece usulüne uygun şekilde hazırlıklarımızı yapalım. Gerekli hazırlıklarımızı tamamladık, ertesi gün de kuzeye doğru yola çıktık. Hoyrod hayale dalmıştı. Sonra birden canlanarak, Vincent ve Mesurier bunun gibi bir trenden mi düşmüştü, diye aniden sordu. Düşmüştü, kelimesini hafifçe vurgulayarak konuşmuştu. Umarım o olayda da cinayetten şüphelenmiyorsunuz, dedim. Le ölümlerinden bazılarının pekala düzenlenmiş olabilecekleri hiç aklından geçmedi mi? Hastings Örneğin, Vincent'inkini ele alalım Sonra etonlu öğrencininkini, bir tüfekle kazara vurulmak bazı olasılıkları akla getiriyor Şu çocuk da çocuk odasının penceresinden ölüme uçmuş olabilirdi, görünürde kuşku uyandırmayan doğal bir ölüm Aman için daima o çocuk da öteki değil Büyük erkek çocuğun ölümünden kim yararlanıyor? Küçük kardeşi, 7 yaşında bir çocuk. Saçma. Öbür çocuğu da sonra halletmeyi düşünmüş olabilirler diye fikir yürüttümse de onların kim olabileceği hakkında en küçük bir fikrim yoktu. Hoyrot bu açıklamayı beğenmemiş gibi başını salladı. Tomay'ın zehirlenmesi diye yüksek sesle düşündü. Atropin aşağı yukarı aynı belirtileri verir. Evet, bizim orada olmamız şart. Bayan Lemesuriyer bizi sevinçle karşıladı. Sonra bizi kocasının çalışma odasına götürerek adamla yalnız bıraktı. Hugo Lemesuriyer onu son görüşümden beri çok değişmişti. Omuzları daha da çökmüş, yüzüne soluk gri bir renk gelmişti. Hoyrot eve geliş nedenimizi anlatırken dikitle dinledi. Tam Sadiye'nin sağduyusundan beklenecek bir davranış, dedi sonda. Tabii kalın, Bay Poyrot, geldiğiniz için de size ayrıca teşekkür ederim. Ama yazgımız önceden belirlendi. Biz Leme Süriyerler ne yapsak lanetten kurtulamayacağımızı biliyoruz. Poyrot testereyle kesilen sarmaşıktan söz açtıysa da, Hugo fazla etkilenmedi. Dikkatsiz bir bahçıvanın marifetidir, dedi. Evet, birinin alet olduğu kesin ama amaç belli. Ve size şu kadarını söyleyebilirim, Bay Poyrot kaçınılmaz sona az kaldı. Poyrot ona dikkatle baktı. Niçin öyle söylüyorsunuz? Ben kendim de yok olmaya mahkum olduğum için. Geçen yıl bir doktora gitmiştim. Şifası olmayan bir hastalığa yakalandım ve sonum giderek yaklaşıyor. Ama benim ölümümden önce Ronald gidecek ve miras geralda geçecek. Peki ya ikinci oğlunuzun da başına bir iş gelecek olursa? Ona hiçbir şey olmayacak, o tehlikede değil. Hoyrot ısrar etti. Ama buna rağmen bir şey olursa. Kuzenim Roger sıradaki vuriz. O sırada elinde bir destek kağıtla içeri giren uzun boylu ve kızıl kestane renginde kıvırcık saçlı bir adam konuşmamızı yarıda kesti. Hugo Mesurier, bunların acelesi yok, Gardiner, dedi. Bize dönerek ekledi. Kendisi sekreterim Bay Gardiner'dir. Sekreter eğilerek nazik birkaç söz söyledikten sonra odadan çıktı. Yakışıklılığına rağmen adamda itici bir yan vardı. Çok geçmeden derece bakımlı bahçelerde birlikte dolaştığımız sırada bunu portada söyledim ve o da her nasılsa bana katıldığını belirtti. Evet haklısın. Hastings dedi. Ondan ben de hoşlanmadım. Adam fazla yakışıklı. Daima kolay işlerin peşinde koşacak birine benziyor. Ah çocuklar geliyor. Bayan Le Suriyer yanında iki oğluyla bize doğru geliyordu. İkisi de güzel çocuklardı. Küçüğü annesi gibi esmerdi. Büyünün ise kızıl kestane bukleleri göz alıyordu. Bizimle el sıkıştılar. Hemen sonra da bütün dikkatlerini Poyot'ya verdiler. Arkasından kafileyi tamamlayan Bayan Saunders'la tanıştırıldık. Dikkati çekmeyen çok sıradan bir kadındı. Birkaç gün boyunca malikanede hoşça vakit geçirdik, dikkatimizi çeken üzerinde durulmaya değer herhangi bir şey olmadı. Çocuklar mutlu ve normal bir yaşam sürüyorlardı. Görünürde ters giden hiçbir şey yoktu. Gelişimizi izleyen dördüncü gün binbaşı Roger Lemesureyer'de kalmaya geldi. Pek az değişmişti, eskisi gibi tasasız ve şendi. Olayları fazla önemsememeyi sürdürüyordu. Çocukların onu çok sevdiği belliydi. Kuzenlerini sevinç çığlıklarıyla karşıladılar ve onu bahçede onlarla kızılderili oyunu oynamaya sürüklediler. Poirotnum da belli etmeden onları izlediği dikkatinden kaçmadı. Ertesi gün çocuklar dahil hepimiz, malikanesi Mesurierlerinkine komşu olan Lady Claygate'e çaya davet edildik. Bayan Mesurier bizim de gelmemizi önerdiyse de, Poyrot, evde kalmayı yeleyeceğini söyleyince nedense rahatlamış göründü. Herkes yola çıktıktan sonra Poyrot işe koyuldu. Bana zeki bir teriyeri hatırlatıyordu. Sanırım evin araştırmadığı köşesi kalmadı. Ama öylesine sessiz ve sistematik biçimde çalışıyordu ki hareketleri kimsenin dikkatini çekmedi. Çalışmalarının sonunda pek hoşnut gözükmüyordu. Çayımızı terasta diğerlerine katılmayan Bayan Saunders ile birlikte içtik. Kadıncağız her zamanki silik tavrıyla çocuklar hoşça vakit geçirecekler dedi. Ama umarım fazla yaramazlık edip çiçek tarihlerine zarar vermezler ya da arıların yakınına gitmezler. Hincanını dudaklarına götürmekte olan Poyrot'nun eli havada kaldı. Hayalet! Görmüşe benziyordu. Arılar mı dediniz diye gürledi. Evet, Bay Poyrot, arılar. Malikanede üç kovan var. Lady Klegat arılarıyla gurur duyar. Poirot yine arılar mı diye bağırdı. Sonra yerinden fırladı ve elleri tepesinde olduğu halde terasta bir aşağı, bir yukarı yürümeye başladı. Arı lafının ufak tefek adamın için bu kadar heyecanlandırdığına akıl erdiremiyordum. O sırada arabanın döndüğünü duyduk. Ev halkı arabadan inerken Poirot kapının eşindeydi Geralt, Ronald'ı arı soktu, diye heyecanla bağırdı. Bayan Lemesuriyer, önemli bir şey değil, dedi. Arının soktuğu yer şişmedi bile. Üstüne amonyak sürdük. Hoyrot, bakayım, delikanlı, dedi. Arı nereni soktu? Ronald kendine havalar vererek, şuramı, boynumun yanını, dedi, ama acımıyor. Babam, kıpırdama üstünde bir arı var, dedi. Ben durdum, babam da arıyı kovdu, ama uçmadan önce beni hafifçe soktu. İğne batışı gibi bir şey. Tabii ki ağlamadım, çünkü artık büyüdüm, gelecek yılda okula gideceğim. Hoyrot çocuğun boynunu inceledi, sonra beni kolumdan tutarak bir kenara çekti ve bu. Gece küçük bir işimiz olacak, Monami. Sakın kimseye bir şey söyleme, dedi. Daha fazla bilgi vermeye yanaşmadı, ben de bütün akşamı meraktan kıvranarak geçirdim. Hoyrot erkenden odasına çıkmak üzere harekete geçti, ben de onu taklit ettim. Yukarı çıktığımız sırada fısıltıyla bana direktiflerini sıraladı. Soyunma. Biraz bekledikten sonra lambanı söndür ve buraya yanıma gel. Dediğini yaptım, zamanı gelince de onu söylediği yerde buldum. Poyrot ses çıkarmamam için beni uyardı. Böylece çocukların dairesine doğru süründük. Ronald burada kendisine ait küçük bir odada kalıyordu. Oraya girerek odanın en karanlık köşesinde beklemeye koyulduk. Çocuğun soluklarının fazla ağır olduğu dikkatimi çekti. Uykusu fazla derin değil mi diye fısıldadım. Poyrot başının hareketiyle doğrulayarak ilaçla uyutulmuş diye fısıldadı. Niçin? Zamanı gelince çığlık atmaması için. Ne zaman çığlık atacakmış diye sordum. Enektörün iğnesi battığı zaman Monami. Sus artık daha fazla konuşmayalım. Hoş birkaç zaman daha bir şey olmasını beklemiyorum ya. Ama Poyrot bu kez yanılmıştı. Aradan 10 dakika geçmemişti ki kapı usulca açıldı ve biri odaya girdi. Hızla alıp verilen bir soluk sesi kulağıma geldi. Ayak sesleri yatağa yaklaştılar, sonra hafif bir çıt sesi kulağımıza geldi. Küçük cep fenerinin ışığı uyuyan çocuğun üstüne tutuldu. Ama feneri tutan kişi karanlıkta kaldığından görülmüyordu. Haraltı feneri elinden bıraktı. Sağ eliyle bir şırıngayı meydana çıkardı. Sol eliyle de çocuğun boynuna dokundu. Hoyrot ile ben sözleşmiş gibi aynı anda ileri fırladık. Fener yere yuvarlandı. Karaltıyla karanlıkta dövüşüyorduk. Adam olağanüstü kuvvetliydi. Ama iki kişi sonunda hakkından geldik. Hoyrot, ışığı yak, Hastings dedi. Adamın yüzünü görmeliyim, hoş, kiminle karşılaşacağımı biliyorum ya. Feneri el yordamıyla bulmaya çalışırken kendim de bildiğimi sanıyordum. Adama. Duyduğum antipatinin etkisiyle bir ara sekreterle karşılaşacağımı düşünmüştüm. Öyle ya da böyle iki küçük kuzeninin ölümünden karlı çıkacak adamın izini sürdüğümüz canavar olduğuna artık emindim. Ayağım fenere çarpınca eğilip onu yerden aldım ve düğmesine bastım. Işık anında o canavarın yüzünü aydınlattı. Bu, oğlanın babası Hugo Lemesurier idi. Fener az daha elimden düşüyordu. Olamaz, diye boğuk bir sesle söylendim. Olamaz. Lemesurier baygındı. Hoyrot ile ben kuvvetimizi birleştirerek onu odasına taşıdık ve yatağına yatırdık. Hoyrot eğilip adamın sağ elindeki cismi çekip aldı. Onu bana gösterdi. Bir enjektördü. Ürperdim. İçinde ne var diye mırıldandım. Bir zehir mi? Sanırım asit formiktir. Asit formik mi? Evet. Herhalde karıncaların damıtılmasıyla elde edilir. Bay Leme Suriyer'in kimyager olduğunu belki hatırlıyorsundur. Çocuğun ölümünün arının sokmasından kaynaklandığı düşünülecekti. Aman tanrım diye inledim. Adamın öz oğlu. Sen bunu bekliyordun, öyle değil mi, Poirot? Poirot ciddi bir tavırla bunu doğruladı. Evet. Vigolem'e sürer tabii ki akıl hastası. Aile tarihçesi sanırım da bir saplantı halini almıştı. Malikaneye sahip olmaya duyduğu özlem onu dizi halindeki cinayetleri işlemeye sürükledi. Bunu belki de o gece Vincent'le kuzeye yolculuk ederlerken düşündü. Kehanetin yalan çıkmasına dayanamazdı. Ronald'ın oğlu ölmüştü, Ronald'ın kendisi ölüm derecesinde hastaydı. Bu, Leme Suriyerler hastalıklı bir soylar. Tüfeğin ateş almasından kaynaklanan kazayı o düzenledi, şu ana kadar bundan şüphelenmememe rağmen aynı yöntemle, yani şahtamarına asit formik enjekte ederek kardeşi John'u da öldürdü. Böylece hayalleri gerçekleşmiş oluyordu, ailenin arazilerinin sahibi artık oydu. Ama mutluluğu uzun sürmedi, ölümcül bir hastalığa yakalandığını öğrendi. Onda delilerin saplantısı vardı, birleme Suriyer'in büyük oğlu Miras'a konamazdı. Oğlunun boğularak ölmesine ramak kalmasının da onun eseri olduğunu düşünüyorum, çocuğu fazla açılması için cesaretlendirmişti. Bunda başarılı olamayınca sarmaşı testereyle kesti, daha sonra da çocuğun yemeğine zehir koydu. Şeytani bir buluş diye mırıldanarak ürperdim. Ne kadar da dahiyane planlanmış. Evet, Molami delilerin olağanüstü zekası kadar şaşılacak şey yoktur. Meğer ki akıllıların olağanüstü egzantriklikleri daha şaşırtıcıyı düşünesin. Bence adamcağız ancak yakın tarihte büsbütün keçileri kaçırdı, önceleri deliliğinde bir tür metot vardı. Ben ki Roger'den o harika genç adamdan şüphelenmiştim. Doğal bir suçlama, Monami. Onun da o gece Vincent'le kuzeye doğru yolculuk edenlerden biri olduğunu biliyoruz. Onun Hugo ve Hugo'nun çocuklarından sonra sıradaki vuris olduğunu da biliyoruz. Ancak gerçekler tahminimizi doğrulamadılar. Sarmaşık yalnız küçük Ronald evdeyken kesilmişti. Oysa çocukların ikisinin birden ölmesi Roger'in işine yarardı. Bunun gibi, yalnız. Ronald'ın yemeğine zehir konulmuştu. Sonra bugün eve döndükleri zaman Ronald arı. Soktuğunu söyleyen babasıydı. Eşek arısı sokmasından kaynaklanan öbür ölüm aklıma gelince her şeyi anladım. Hugo kaldırıldığı özel psikiyatri kliniğinde birkaç ay sonra öldü. Bu eşi ertesi yıl kızıl kestane renkli saçları olan sekreter John Gardiner'le evlendi. Babasının toprakları Ronald'a geçti, çocuk da serpilmeye devam etti. Hoy ya, vay vay, dedim. Bir hurafe daha böylece tarihe karışmış oluyor. Lemesurier'lerin lanetinin başarıyla hakkından gelmiş oldun. Poirot düşünceli bir tavırla, acaba diye mırıldandı. Bunu gerçekten merak ediyorum. Ne demek istiyorsun? Monami, sana bir tek anlamlı kelimeyle yanıt vereceğim kızıl. Kan mı bu? Kapıldığım dehşet duygusundan sesim fısıltıyla çıkmıştı. Aklın daima melodramatik olana kaçıyor, Hastings. Ben çok dahi sıradan bir şeyi kastediyorum, küçük Ronald de Mesureyar'ın saç rengini. Kayıp maden. Banka cüzdanımı derin bir göğüs geçirerek elimden bıraktım. Ne kadar garip diye söylendim. Hesabındaki açık bir türlü kapanmayacak gibi görünüyor. Ve bu yüzden rahatsız olmuyorsun, öyle mi? Oysa benim bankadaki hesabımda bir açık olsa gece gözlerime uyku girmezdi. Zaten sizin hesaplarınız iki kere iki dört eder kabirinden kesin olmak zorunda diye karşılık verdim. Hoyrod kendinden hoşnut bir tavırla, hesabımda 444 sterlin ve 4 pens var, dedi. Değerli toplu bir sayı, değil mi? Banka müdürünüz belli ki çok ince düşünceli biri, dedim. Sizin simetriye düşkünlüğünüz en haberli olmalı. Bu paranın 300 sterlinini porcupine petrol yataklarına yatırmaya ne dersiniz? Bugün gazetelerde yayınlanan ilanlarına göre gelecek yıl %100 faiz ödeyeceklermiş. Poyrot, bana göre değil, dedi başını sallayarak. Sansasyonel olan şeyleri sevmem. Benim için ancak emin, güvenli, ihtiyatlı bir yatırım söz konusu olabilir. Siz hiç spekülatif bir yatırım yapmadınız mı? Hayır, mon ami, dedi Poyrot. Yapmadım. Sahip olduğum ve allı, pullu olmayan biricik hisseler bir madenleri limitedindeki 14 bin hissemdir. Hoyrod devam etmek için cesaretlendirmeyi beklemiş gibi konuşmasına ara verdi. Evet diye onu teşvik ettim. Ve ben onlar için nakit para ödemedim. Hayır efendim, küçük gri hücrelerimin yaptıkları bir çalışmanın ödülüydüler. Bu öyküyü duymak ister misin? Evet mi? Tabii ki isterim, dedim. O madenler bir manyanın içerilerinde, Rangona kara yönüne yaklaşık 200 mil uzaklıktadır. 15. yüzyılda Çinliler tarafından keşfedilmişler, Müslümanların ayaklanması sırasında içerdikleri maden cevheri tükenmiş, 1868'de ise tamamen terk edilmişlerdi. Çinliler zengin kurşunlu gümüş cevherini cevher kitlesinin üst bölümünden elde etmişler, bu arada zengin kurşunlu cürufu arkalarında bırakmışlardı. Tabii ki bu Birmanya'da yapılan araştırmalar sırasında keşfedilmiş fakat eski maden ocağı gevşek dolgu ve suyla dolduğundan cevherin kaynağını bulma çabaları sonuçsuz kalmıştı. Sendikalar birçok ekip oraya yollamışlar, bu kişiler hayli geniş bir alanda kazılar yapmışlar ama aradıkları zengin ödüle bir türlü ulaşamamışlardı. Derken sendikalardan birinin bir temsilcisi, madenin konumu hakkında ellerinde kayıtlar bulunan bir Çinli ailesinin izini bulmuştu. Ailenin o günkü başı Wuling adında biriydi. Ne büyük tesadüf, diye atıldım. Öyle, değil mi? Evet, dostum, eşsiz güzellikte altın saçlı kızlar, yok, yanılmışım, seni her zaman heyecanlandıran kumrallardı, onlar olmadan da romans olabiliyor. Hatırlarsın. Ökünüze devam edin, diye atıldım. Neyse, dostum, bu Wuling'e başvuruldu. Yaşadığı bölgede çok saygı gören sözüne güvenilir, dürüst bir tüccardı. Söz konusu belgelere sahip olduğunu hemen itiraf etti ve bunları satmak için pazarlığa oturmaya hazır olduğunu söyledi. Ama asıl yetkililerden başkalarıyla ile iş görmeyi reddediyordu. Sonunda İngiltere'ye gelip önemli bir şirketin yöneticileriyle buluşması kararlaştırıldı. Bu link İngiltere yolculuğunu SS Assunta gemisiyle yaptı da soğuk ve sisli bir Kasım sabahı Southampton Limanı rıhtımına yanaştı. Müdürlerden Bay Pearson gemiyi karşılamak için. Southampton'a gitti ama tren sis yüzünden çok gecikti, Pearson Liman'a vardığında da Wuling çoktan karaya çıkmış ve özel bir trenle Londra'ya hareket etmişti. Çinli'nin nerede kalacağını bilmediğinden Bay Pearson'un canı bu işe çok sıkılmıştı. Bununla birlikte şirketin ofisine öğleden sonra bir telefon geldi. Bu link, Russell Suare Oteli'nde kalıyordu. Uzun yolculuktan sonra kendini hasta hissediyordu ama ertesi günkü kurul toplantısında hazır bulunacağını bildirdi. Genel kurul toplantısı saat 11'de yapıldı. Saat 11.30 olup bu link gözükmeyince Sekreter Russell Oteli'ne telefon açtı. Soruşturma sonucunda Çinli'nin saat 10.30'da bir ahbabıyla otelden çıktığı öğrenildi. Belli ki toplantıya gelmek niyetiyle yola çıkmıştı ama aradan birkaç saat geçtiği halde Wulink gelmedi. Londra'yı tanımadığı için yolunu şaşırmış olması tabii ki mümkündü ama o gece geç saatte otelde dönmedi. İyice paniğe kapılan Bay Pearson bunun üzerine polise başvurdu. Ertesi gün kayıp adamdan hala bir iz yoktu fakat ondan sonraki günün akşamına doğru Tames nehrinde bir ceset bulundu ve bunun talihsiz Çinli'ye ait olduğu saptandı. Ne yazık ki cesedin üzerinde ya da otelde kalan eşyalarının arasında madenle ilgili belgeler bulunamadı. İşte o zaman ben de işe karıştım, Monami. Bay Pearson beni aramıştı. Bu Ling'in ölümü her ne kadar onu dehşet içinde bırakmışsa da, başlıca kaygısı, Çinli'nin Londra ziyaretinin amacı olan belgeleri bulmaktı. Polisin amacı ön planda katili bulmaktı tabii, belgelerin bulunması onlar için ikincil bir önem taşıyordu. Hirson'un benden istediği bir yandan şirketin çıkarlarını gözetirken polisle işbirliği yapmamdı. Hemen kabul ettim. Benim için iki kovuşturma alanı vardı. Önce Çinli'nin geleceğini bilen şirket görevlilerini araştıracaktım. Bundan sonra da Çinli'nin seyahat amacını öğrenmiş olabilecek gemideki bazı yolcuları kovuşturmamın kapsamını alacaktım. Soruşturmanın daha kısıtlı gözüken ikinci bölümüyle işe başladım ve burada cinayeti soruşturmakla sorumlu müfettiş millerle karşılaştım. Bu kişi dostumuz Laptan olunabileceği kadar farklıydı, kendini beğenmiş, terbiyesiz, özetle tahammülsüz bir adamdı. Geminin subaylarını birlikte sorguladık. Bize anlatabilecekleri fazla bir şey yoktu. Bu link yolculuk süresince daha çok yalnız başına vakit geçirmişti. Öbür yolcuların sadece ikisiyle konuştuğu görülmüştü, biri hiç de iyi olmayan bir üne sahip diğer adında bitkin görünüşlü bir Avrupalı, diğeri ise Hong Kong'dan dönen Charles Lester adında genç bir banka memuruydu. Şansım yardım etti ve bu iki kişinin fotoğraflarını elde edebildik. O sırada ikisinden birinin bu işe karışmış olacağı şüphe götürmüyordu. Daha çok diğerin üzerinde duruyorduk. Çinli ile ilişkilerinin olduğu bilindiğinden en olası şüpheliydi. Bundan sonraki aşama Russell Suare Oteli'ni ziyaretti. Bulling resmi kendilerine gösterilince, otel görevlileri onu hemen tanıdılar, fakat diğerin resmini gösterdiğimiz otel kapıcısı, olay sabah otele gelen adamın bu olmadığını kesin bir dille ileri sürdü. Birden aklıma gelmesiyle ona bir de. Lester'in fotoğrafını gösterdim. Adam da onu hemen tanıyarak beni şaşırttı. Evet, efendim, dedi. Saat on buçukta gelip Bay lingi soran, sonra da onunla birlikte otelden çıkan centilmen budur. Bir gelişme olmuştu. Bundan sonraki aşama Bay Charles Lester'le görüşmek olacaktı. Genç adam çok samimi davrandı, Çinli'nin vakitsiz ölümünü duyunca çok üzüldü ve her şekilde emrimizde olduğunu ileri sürdü. Onun hikayesi şöyleydi, Wu Link de kararlaştırdıkları üzere saat on buçukta onu otelinden almaya gelmişti. Bununla birlikte Wu Ling görünmemiş, onun yerine gelen uşağı, efendisinin çıkmak zorunda kaldığını iddia ederek genç adama efendisinin bulunduğu götürmeyi önermişti. Bir şeyden şüphelenmeyen Lester kabul etmiş, Çinli de bir taksi bulmuştu. Bir süre doklara doğru yol almışlardı. Ama sonra birden kuşkuya kapılan Lester, Uşağın itirazlarını dinlemeyerek taksiyi durdurmuş ve inmişti. Bütün bildiğinin bundan ibaret olduğunu ileri sürüyordu. Bu hikayeye inanmış görünerek Lester'e teşekkür ettik ve yanından ayrıldık. Ancak genç adamın anlattıklarının pek de doğru olmadığı meydana çıkmakta gecikmedi. Bir kere gemide ya da otelde olsun bu lingin yanında bir uşak yoktu. İkincisi, iki kişiyi o sabah götürmüş olan taksi şoförü ifade vermeye geldi. Lester yarı yolda taksiden inmek şöyle dursun, Çinli centilmenle birlikte Shinaton'un orta yerinde Limehusa'daki kötü şöhretli bir adrese gitmişti. Orasının esrar keşlerin devam ettikleri çok kötü bir yer olduğu biliniyordu. Centilmenler içeri girmişler, yaklaşık bir saat sonra şoförün fotoğrafından tanıdığı İngiliz centilmen yalnız başına dışarı çıkmıştı. Çok soluk ve hasta görünüyordu. Taksiciden onu en yakın metro istasyonuna götürmesini istemişti. Charles Lester'in şöhretiyle ilgili araştırma yapılınca, adamın iyi karakterli biri olmakla beraber, büyük borçları olduğu ve gizli bir kumar tutkusu bulunduğu ortaya çıktı. Diğer hiç kuşkusuz gözetim altında tutulacaktı. Kendine öbür adam süsünü vermiş olması mümkün görünmüşse de bu fikrin doğru olmadığı açıkça belliydi. Söz konusu günde başka bir yerde olduğunu şüphe götürmeyecek biçimde kanıtlamıştı. Esrar keş ininin sahibi bir doğulunun duymazlığıyla her şeyi inkar etti. Charles Lester'i hiç görmemişti. O sabah iki centilmen iş yerine gelmemişti. Zaten polis yanılıyordu. Onun iş yerinde hiç esrar içilmezdi. Fakat tüm iyi niyetliliğine rağmen yalanlamalarının Charles Lester'e bir yararı dokunmadı. Genç adam bu lingi öldürme suçundan tutuklandı. Eşyası sistemli biçimde arandıysa da madenle ilgili hiçbir belge bulunamadı. Esrar yuvasının sahibi de gözaltına alındı ama iş yerinde yapılan gelişi güzel bir baskında hiçbir şey ele vermedi. Polis tüm iş güzarlığına karşın orada bir tek afyon çubuğu bulamamıştı. Dostum Bay Pearson bu arada büyük bir telaş içerisindeydi. Odamda bir aşağı, bir yukarı yürüyor, sızlanıp duruyordu. Ama mutlaka bir fikriniz vardır, Bay Poyrot, diye ısrar ediyordu. Mutlaka düşündüğünüz bazı şeyler olmalı. Tabii ki bazı fikirlerim var, diye karşılık verdimse de tedbiri elden bırakmadım. Bütün dert de bu ya, fazla fikir çözüm değil. İnsanı farklı yönlere sürükler. Hirson, bir örnek verin, diye önerdi. Örneğin taksinin sürücüsü. İki adamı o eve götürdüğüne dair yalnız onun sözüne güvenmek durumundayız. Fikirlerin birisi bu. Sonra gittikleri gerçekten o ev miydi? Taksiyi orada bıraktıktan sonra evin içinden geçtiklerini ve başka bir kapıdan çıkarak başka bir yere gittiklerini farz edelim. Bay Pearson yerinde duramıyordu. Ama siz oturup düşünmekten başka bir şey yapmıyorsunuz. Daha somut bir şey yapamaz mıyız? Anlarsın ya, Bay Pearson fazlasıyla sabırsız biriydi. En ağır başlı tavrımla, beyefendi. Yemehuso'nun pis kokulu sokaklarında soysuz bir küçük köpek gibi bir aşağı, bir yukarı koşmak. Hercule Poyrot'nun yapacağı iş değildir. Sakin olun. Adamlarım görevlerinin başında, dedim. Ertesi gün ona verilecek bir haberim vardı. İki adam gerçekte söz konusu evin içinden geçmişlerdi, ama gerçek hedefleri nehre yakın küçük bir lokantaydı. Oraya girdikleri görülmüş, ancak Lester yalnız başına çıkmıştı. Derken, inanabilir misin, Bay Pearson, aklının ucundan bile geçemeyecek kadar mantıksız bir fikre kapıldı. İlle biz de o lokantaya araştırmalarda bulunacaktık. Onunla tartıştım, yalvardım ama dinlemedi. Kılık değiştirmekten söz ediyordu, hatta söylemesi bile beni çıldırtıyor, bir yamıtraş etmemi önerdi. Sadece bunu. Bunun gülünç ve de saçma bir fikir olduğunu belirttim. İnsan güzel bir şeyi sebepsiz yere yok eder mi? Hem büyüğü olan Belçikalı bir centilmen de bıyıksız biri gibi hayatı görmeyi ve afyon çekmeyi isteyemez miydi? Bay Pearson sonunda bıyığıma ilişmekten vazgeçti ama ilk projesinde ısrar ediyordu. O akşam çıka geldi ama ne kılıkta da tanrım. Kaba yünlü bir kumaştan bir ceket giymişti, çenesi kirli ve tıraşsızdı. Hele boynundaki atkı insanın gözü kadar burnunu da rahatsız ediyordu. Ve düşün ki adam eğleniyordu. Bu İngilizler gerçekten kaçık. Benim görünüşümde de bazı değişiklikler yaptı. Buna göz yumdum. Birkaçığa derdini anlatabilir misin? Birlikte yola çıktık, onun yalnız gitmesine nasıl göz yumabilirdim? Kılık değiştirme oyunu oynayan bir çocuktan farkı yoktu. Tabii ki onu yalnız bırakamazdınız diye karşılık verdim. Neyse öykümüze devam edelim, oraya vardık. Bay Pearson garip bir İngilizce konuşarak kendini bir denizci olarak tanıttı. İçinde bir sürü Çinli olan alçak tavanlı küçük bir odaydı. Garip yemekler yedik. Ah tanrım, zavallı midem. Hoyrot iki elini dramatik bir hareketle karnına bastırdı. Neden sonra lokantanın sahibi yanımıza geldi? Yüzünde hain bir gülümseyiş olan bir Çinliydi. Siz centilmenler buranın yemeklerini sevmemek, dedi. Daha çok seveceğiniz bir şey için geldiniz, değil mi? Bir çubuk gibi he? Bay Pearson masanın altından bacağımı dürttü. Üstelik ayaklarında denizci çizmeleri vardı. Bana göre hava hoş, John. Sen ne dersin, dedi. Çinli bizi bir kapıdan geçirerek bir mahzene indirdi, sonra bir kapak kaldırarak birkaç basamak aşağıdaki odaya aldı. Bütün duvarların dibine son derece rahat görünüşlü divanlar ve yastıklar dizilmişti. Divanlardan birine uzandık, bir Çinli çocuk da çizmelerimizi çıkardı. Bütün akşamın en güzel anıydı. Sonra bize afyon çubuklarını getirdiler ve afyonlarını kızdırdılar, biz de çubukları tüttürür ve uyuyup düş gibi yaptık. Ama yalnız kaldığımızda Bay Pearson bana seslendi ve yerde sürünmeye başladık. Başka kimselerin uyukladıkları başka bir odaya geçtik. Yolumuza devam edince iki kişinin konuştuğunu duyduk. Bir perdenin arkasına gizlenerek kulak kabarttık. Bulling'den söz ediyorlardı. İşlerinden biri belgeler nerede diye sordu. Arkadaşı, Bay Lester aldı onları, diye yanıt verdi. Onların hepsini emin bir yere, polislerin bakmayacağı bir yere koyun, dedi. Adamların ilki, ama onu enselediler, dedi. Onu serbest bırakacaklar. Polis onun yaptığına emin değil. Bu şekilde daha bir süre konuştular, sonra iki adamın bizim bulunduğumuz yöne yaklaşmakta olduklarını fark edince yataklarımıza döndük. son aradan birkaç dakika geçtikten sonra "Buradan çıksak iyi olacak." dedi. "Sağlıklı bir yer değil." "Haklısınız, Monsieur." diye onayladım. Maskeli balo fazla bile uzadı. Oradan çıkmayı başardık. "Afyonumuz için yüksek bir fiyat ödeyerek tabii." Yimehus mehus arkamızda kalınca Pearson derin bir soluk aldı. "Oradan kurtulduğumuza sevindim." dedi. Ama emin olmak zorundaydık. Haklısınız, dedim. Bu akşamki maskaralıktan sonra aradığımızı bulmakta fazla bir güçlük çekmeyeceğimize inanıyorum. Poyrot, gerçekten de herhangi bir güçlük olmadı, diye hikayeyi bitirdi. Hikayenin bıçak gibi kesilmesi, bana öylesine garip göründü ki Poyrot'ya baka kaldım. İyi de belgeler neredeydi ki, diye sordum. Tabii ki cebinde. Kimin cebinde? Bay Pearson'un cebinde canım. Ne kadar şaşkın göründüğün fark eden Poirot yavaşça devam etti. Hala göremedin mi? Bay Pearson'un da Charles Lester gibi sağa sola borcu vardı. Bay Pearson da Charles Lester gibi kumara düşkündü. Ve belgeleri Çinli'den çalmak için plan yapmıştı. Onunla Southampton'da buluşarak birlikte Londra'ya geldi ve adamı doğrudan. Yimehus götürdü. O gün hava sisliydi, Çinli nereye gittiğinin farkında olmayacaktı. Öyle. Sanıyorum ki Pearson oraya sık sık afyon içmeye gidiyordu, dolayısıyla da garip bazı dostlar edinmişti. Cinayet işlemeyi düşündüğünü sanmıyorum. Aklınca Çinlilerden biri Bulingi taklit edecek ve belgenin satışı karşılığında parayı alacaktı. Ne var ki doğulu aklına göre, Bulingi öldürüp ölüsünü nehre atmak çok daha pratik bir çözümdü. Pearson'un suç ortakları da ona danışmadan kendi yöntemlerine uyguladılar. O zaman Bay Pearson'un paniğini gözünün önüne getir. Birisi onu trenden Wuling'le birlikte görmüş olabilirdi. Cinayet sadece adam kaçırmaktan çok daha ciddi bir suç olsa gerek. Onun için tek kurtuluş, Russell Suare Oteli'nde Wuling'in yerine geçmiş olan Çinliydi. Allah'tan ki Wuling'in ölüsü fazla erken bulunmasaydı. Wuling herhalde ona Charles Lester'le Londra'da buluşma planından söz etmiş, genç adamın onu otelinden almaya geleceğini anlatmıştı. son böylece şüphelerden arınmak için mükemmel bir yol keşfetmiş oldu. Bulingin yanında en son görülen kişi Charles Lester olacaktı. Çinli suç ortağı kendini Wuling'in uşağı olarak tanıtmak, ve genç adamı en kısa zamanda hussa getirmekle görevlendirildi. Lester'e orada büyük bir olasılıkla içilecek bir şey ikram edildi. İçkinin içinde bir uyuşturucunun olduğu kesindi. Dolayısıyla bir saat. Sonra oradan çıktığında Lester olanları ancak hayal meyal hatırlayabiliyordu. Öyle olunca da Wuling'in öldüğünü öğrenince paniğe kapılıp Limehus'a gittiğini inkar etti. Böyle yapmakla da Pearson'un avucuna düşmüş oldu. Ama Pearson bununla yetindi mi? Hayır, benim tavrım onu rahatsız ediyordu. Bunun üzerine Lester'in aleyhindeki kanıtları tamamlamaya karar verdi. Bu amaçla çetrefil bir kılık değiştirme senaryosu düzenledi. Ben böylece büsbütün aldatılmış olacaktım. Onun kılık değiştirme oyunu oynayan bir çocuğa benzediğini sana söylememiş miydim? Ben de bana uygun görülen rolü oynadım. Pearson sevinç içinde evine döndü. Akat müfettiş Miller ertesi sabah kapısına dayandı. Belgeler dostumuzun üstünde bulundu, oyun bitmişti. Poirot yufaka bastırma oyununu oymaya kalkışmasına Pearson şimdi herhalde çok pişmandır. Bu oyunu sonuçlandırırken yalnız bir tek gerçek güçlükle karşılaştım. Neymiş bu diye merakla sordum. Müfektiş milleri ikna etmek. Ne hayvan herif bu. Hem inatçı hem de budala. Sonunda da başarı onun oldu. Ne kadar yazık diye bağırdım. Neyse ki ben de kendime göre ödüllendirildim. Bir manya madenleri Limited'in öbür müdürleri yaptığım hizmet karşılığında küçük bir ödül olarak bana 14 bin hisse bağışladılar. Pek de fena sayılmaz değil mi? Ama bir yatırım yapacağın vakit, sana yalvarırım, tutuculuktan ayrılma, Hastings. Gazetelerde okudukların doğru olmayabilir. Şu porcu Piney'in müdürleri de başka. Bay Pearson'lar olabilirler. Pilimut Ekspresi. Rallık donanmasından Alex Simpson, Newton Abbott istasyonu peronundan Pilimut. Ekspresinin birinci sınıf kompartımanına girdi. Ağır bir bavulu yüklenmiş bir hamal onu izliyordu. Hamal bavulu koltuğun yukarısındaki fileye koymak üzere kaldıracağı sırada genç de denizci onu durdurdu. Hayır, onu koltuğun üstüne bırak. Ben onu sonra kendim kaldırırım. Al şunu. Teşekkür ederim, efendim. Dömertçe bahşiş alan hamal çekildi. Kapılar çarpıldı, gür bir ses, yalnız Pilimut'a gider. Toru'ya aktarma. Bir sonraki durak. Pilimut diye bağırdı. Arkasından bir düdük öttü ve tren ağır ağır istasyondan ayrılmaya başladı. Temel Simpson kompartımanında yalnızdı. Aralık ayının son günlerinden biri olduğundan pencereyi kaldırdı. Sonra havayı hafifçe koklayarak kaşlarını çattı. Bu ne kokuydu böyle? Ona hastanede geçirdiği günleri ve bacağına yapılan ameliyatı anımsatıyordu. Evet, kloroform kokusuydu bu, aynen öyle. Genç adam yine camı indirdi ve yerini değiştirerek arkasını lokomotife verdi. Cebinden bir pipo çıkarıp yaktı. Kısa bir süre bir şey yapmadan oturdu, pencerenin dışındaki geceye gözlerini dikmiş durumda piposunu tüttürüyordu. da kendini toparlayarak bavulu açtı, içinden bazı kağıtlarla dergiler çıkardı. Bavulu tekrar kapadıktan sonra onu karşı koltuğun altına itmeye yeltendi ama başaramadı. Bavulun itilmesini engelleyen bir şey vardı. Sabrı taşan subay daha hızlı itti ama bavul yarı yerine kadar koltukların arasındaki geçitte takılı kalmıştı. Simpson, bunun için içeri girmiyor, diye homurdanarak bavulu tamamen dışarı çekti ve yere çömelerek koltuğun altına baktı. Aynı anda gecenin içinde bir feryat duyuldu ve koca tren çekilen indat koluyla birlikte. Sarsıla sarsıla durdu. Hoyrot, Monami, Pilimut Ekspresi'ndeki gizemli olaya büyük bir duyduğunu biliyorum, dedi. Şunu oku. Ufak tefek dostumun masanın öbür yanından bana doğru ittiği pusulayı aldım. İçindeki mesaj kısa ve özdü. Beyefendi, sizin için uygun olan en kısa zamanda beni ararsanız minnettar olurum. Saygılarımla Ebenezer Halliday, bunun neyle bağlantısı olduğunu anlayamadığımdan bir açıklama bekleyerek Poyot'ya baktım. Dedektif yanıt olarak gazeteyi alıp yüksek sesle okumaya başladı. Dün gece dehşet verici bir keşifte bulunuldu. Limut'a dönen genç bir deniz subayı kompartıman koltuğunun altında kalbinden bıçaklanmış bir kadın cesedi buldu. Subay derhal imdat koluna asıldı ve koca tren durdu. 30 yaşlarında kadar gözüken zengin giyimli kadının kimliği henüz saptanamamıştır. Daha sonra şöyle bir haber var, Limut Ekspresi'nde ölü olarak bulunan kadının bayan Rupert Carrington olduğu ortaya çıkmıştır. Görüyor musun şimdi, dostum? Ya da, göremiyorsan şunu, ekleyeyim, Bayan Rupert Carrington'un evlenmeden önceki adı Flossie. Halliday'dı. Flossie Halliday, Amerika'nın çelik kralı ihtiyar Halliday'ın kızıdır. Ve çelik kralı sizi çağırttı demek. Harika. Geçmişte ona ufak bir hizmetle bulunmuştum. Ada yazılı olmayan bir tahvil hikayesi. Ve Paris'e bir gidişimde bana Matmazel Flossie'yi göstermişlerdi. O tarihte çok güzel ve genç bir öğrenciydi. Ayrıca zengin bir drahoması da vardı. Bu yüzden az daha başı derde giriyordu. Berbat bir iş yapmasına ramak kalmıştı. Nasıl yani? Pont de la Rochefort adında berbat bir serseri genç kıza musallat olmuştu. Özetle romantik bir genç kızın kalbini fethetmeyi bilen bir macera perestti. Neyse ki kızın babası durumu tam zamanında haberi aldı ve Flossier'i alelacele Amerika'ya götürdü. Birkaç yıl sonra evlendiğini duydum ama kocası hakkında bir bilgim yok. Ya diye burnumu çektim. Asaletli Rupert Carrington da parlak biri değildir. Bütün parasını at yarışlarında tükettiğine göre, ihtiyar Halliday'ın dolarlarının tam zamanında imdadına yetiştiğini söyleyebilirim. Yakışıklı, nazik ve tam anlamıyla vicdansız, genç bir serseri olarak eşi benzeri zor bulunur diyebilirim. Zavallı kızcağız. Hiç şansı yokmuş. Öyle sanıyorum ki Carrington kızla değil, parasıyla ilgilendiğini başından belli etmişti. Kısa bir süre sonra ayrıldılar. Son zamanlarda aralarında bir yasal ayrılık kararı verileceğine dair bazı söylentiler duymuştum. İhtiyar Halliday budala değildir. Kızının parasını mutlaka garantiye almıştır. Herhalde. Ama güvenilir bir kaynaktan duyduğuma göre asaletli Rupert büyük para sıkıntısı içindeymiş. Aha. Acaba. Acaba ne? Öyle hemen gırtlağıma sarılma, sevgili dostum. Bu hikayenin seni de ilgilendirdiğini görüyorum. İstersen, Bay Halliday'i görmeye benimle gel. Köşede bir taksi durağı var. Amerikalı zengin iş adamının parklihanede kiraladığı muhteşem konağa birkaç dakikanın içinde ulaştık. Bizi kütüphaneye aldılar. Keskin bakışlı ve saldırgan çeneli iriyarı bir adam göz açıp kapayana kadar yanımıza geldi. Bay Halliday, Bay Poirot, dedi. Sizin için istediğimi söylememi sanırım gerek yok. Gazeteleri okumuşsunuzdur, ben ise vakit kaybeden biri değilim. Londra'da olduğunuzu duydum ve o tahvil işindeki başarınızı anımsadım. Bir adı hiç unutmam ben. Scotland Yard'ın iyi elemanları elimin altında ama benim kendi adamımda olacak. Para önemli değil. Bütün dolarlarımı sevgili kızım için kazanmıştım. Şimdi gittiğine göre, son sentime kadar bütün paramı onu yok eden ahlaksızı bulmaya harcayacağım. Anlaşıldı mı? Bundan sonrası size kalmış. Hoyrot başını eğdi. Kabul ediyorum, Monsieur. Özellikle Paris'te kızınızı birkaç kere gördüğüme göre. Şimdi de kızınızın niçin Plimuto gittiğini ve olayla ilgili olduğunu düşündüğünüz başka hususları bana anlatmanızı istiyorum. Halliday önce şunu söyleyeyim diye başladı. Kızım Plimuto gitmiyordu. Siyasi düşesinin malikanesi olan Avon Kurt da birkaç gün sürecek bir partiye katılacaktı. Paddington'dan 12'yi 14 geçe hareket eden trenle Londra'dan ayrıldı ve aktarma yapacağı. Bristol'a 2'yi 50 geçe vardı. Başlıca Pilimut Ekspresleri Westbury'den geçerler ve Bristol'a yaklaşmazlar bile. 12'yi 14 geçe treni Bristol'a kadar hiçbir yere uğramaz, ondan sonra. Weston, Taunton ve EYT'er üzerinden Newton Abbot'a varır. Kızım bir istola kadar tutulmuş olan kompartımanında yalnız başına seyahat ediyordu. Hizmetçisi bir sonraki vagonun üçüncü sınıf kompartmanındaydı. Hoyrot başını sallarken Halliday devam etti. Avonmiat Kurt'taki davet çok eğlenceli geçecekti. Örneğin birkaç balı olacağından kızım hemen bütün mücevherlerini beraberinde götürüyordu. Değerleri belki yaklaşık 100 bin dolardı. Hoyrot, bir dakika, diye onun sözünü kesti. Mücevherler kimdeydi? Kızınızın mı, yoksa hizmetçinin mi yanında? Kızım mücevherlerini daima yanında taşırdı, özel işlenmiş keçi derisinden mavi renkli bir kutunun içinde. Devam edin, Monsieur. Adı Jeanne. Mason olan hizmetçi bir istolda yanında olan hanımına ait elbise bavulunu ve paltoyu aldı ve Flossie'nin kompartmanının kapısına geldi. Kızım ona bir istolda inmeyip yola devam edeceğini söyleyince kadın çok şaşırdı. Flossie, Mason'dan bavullarını alıp bagaj odasına götürmesini buyurdu. Mason büfede çay içebilirdi ama öğleleri sonra trenle bir istola dönecek olan hanımını istasyonda beklemesi gerekiyordu. Hizmetçi pek şaşırmakla birlikte denileni yaptı. Bavulları emanete teslim ettikten sonra çay içmeye gitti. Fakat arka arkaya kim bilir kaç tren geldiği halde hanımı görünmedi. Sonuncu tren de gelip gittikten sonra hizmetçi bagajı. Olduğu yerde bıraktı ve geceyi geçirmek için istasyona yakın bir otele gitti. Sabahleyin gazetede trajedi okuyunca yetişebildiği ilk trenle Londra'ya döndü. Kızımızın ani plan değişikliğine neden olabilecek bir şey aklını geliyor mu? Şu var, Jane Mason'a bakılırsa Flossie, Bristol'da kompartımanında artık yalnız değildi. Orada bir erkek vardı ama öbür yandan pencereden dışarı baktığı için Mason yüzünü görememişti. Vagon şu koridorlulardan biriydi tabii. Evet. Koridor hangi taraftaydı? Heron tarafında. Kızım masonla konuşurken koridorda duruyordu ve size göre çok özür dilerim. Hoyrot yerinden kalktı ve biraz eğri duran mürekkep hokkasını düzeltti. Tekrar yerine oturarak bağışlayın dedi. Bir şeyin çarpık durduğunu görmek sinirimi bozuyor. Ne kadar garip değil mi? Ne diyordum evet bu beklenmedik buluşmanın kızınızın ani plan değişikliğine yol açtığının size göre şüpheli bir yan yok öyle değil mi? En akla yakın açıklama bu görünüyor. Söz konusu centilmenin kim olduğu hakkında bir fikriniz yok mu? İş adamı kısa bir duraklamadan sonra yanıt verdi. Hayır, hiçbir fikrim yok. Şimdi gelelim cesedin bulunmasına. Flossier'i genç bir deniz subayı bulmuş ve hemen imdat kolunu çekmiş. Trende bir doktor varmış. Cesedi muayene etmiş. Flossie önce kloroformla uyutulmuş, sonra da bıçaklanmış. Doktor, kızımın yaklaşık 4 saat önce öldüğünü ileri sürmüş. Bu durumda cinayet trenin Bristol'dan ayrılmasından kısa bir süre sonra işlenmiş olmalı. Büyük bu olasılıkla orasıyla Weston ya da Weston'la Taunton arasında. Ya mücevherlerin içinde taşındıkları kutu? Mücevher kutusu kayıptı, Bay Poirot. Bir şey daha, Monsieur. Kızımızın serveti ölümünden sonra kime kalacak? Flossi evlenmesinden kısa bir süre sonra bir vasiyetname düzenleyerek her şeyini kocasına bırakmıştı. İş adamı kısa bir duraklamadan sonra devam etti. Açık konuşmamı isterseniz, söyleyeyim Bay Poirot. Damadım kanımca karaktersiz serserinin biriydi, kızım da benim tavsiyelerime uyarak yasal yollarla ondan ayrılmanın eşindeydi. Flossie'nin parasını, yaşadığı sürece kocasının el atamayacağı fonlara yatırmıştı. Ama yıllardan beri ayrı yaşamalarına rağmen, kızım, bir skandalı göze almaktansa kocasının para isteklerini sık sık karşılardı. Ama ben buna da bir son vermeye kararlıydım. Flossie sonunda razı olmuş, avukatlarım da yasal işlemlere başlamakla görevlendirilmişlerdi. Peki, Bay Carrington nerede? Şehirde. Dün kent dışında olduğunu sanıyorum. Ama gece dönmüş. Poirot kısa bir süre düşündükten sonra, sanırım hepsi bu kadar, monsieur dedi. İzmetçi Janemason'u görmek ister miydiniz? Lütfen. Halliday ipi çekti ve içeri giren uşağa kısa bir emir verdi. Birkaç dakika sonra Janemason odaya girdi. İnsanda saygı uyandıran katı yüzlü bir Kadındı ve iyi bir hizmetkardan bekleneceği üzere trajedi karşısında bile yüzünde herhangi bir heyecan izi yoktu. Size birkaç soru sormama izin verir misiniz? Hanımınız dün sabah yola çıkmadan önce her zamanki gibi miydi? Heyecanlı veya telaşlı görünüyor muydu? Hayır, efendim. Ama Bristol'da çok farklıydı, değil mi? Evet, efendim, allak bullak görünüyordu. Sinirinden ne söylediğinin bile farkında değilmiş gibi bir hali vardı. Tam olarak ne söyledi? Hatırlayabildiğim kadarıyla Mason, planımda değişiklik yapmak zorundayım. Bir şey oldu, yani burada inemiyorum. Yola devam etmek zorundayım. Sen bovulları indir ve emanete ver, sonra da bir çay iç ve istasyonda beni bekle, dedi. Beni orada bekle, mi dedi, diye sordum. Evet. ''Evet. İstasyondan ayrılma. Sonraki bir trenle döneceğim. Ama ne zaman bilmiyorum. Çok geçede kalabilirim.'' dedi. ''Ben de peki hanımefendi.'' dedim. Sorular sormak bana düşmezdi ama bu isteğini çok garip buldum. Hanımınızdan beklenecek bir davranış değildi, değil mi? ''Kesinlikle değildi efendim. Siz ne düşündünüz?'' Doğrusunu isterseniz, vagondaki centilmenle ilgili bir şey olduğunu düşündüm. Hanımım onunla konuşmadı, ama onayını beklermiş gibi bir iki kere dönüp ona bakmıştı. Siz o centilmenin yüzünü görmediniz mi? Hayır efendim, hanımımla konuştuğum süre içinde bana arkası dönük olarak duruyordu. Onu aşağı yukarı tarif edebilir misiniz? Arkasında deve tüyü renginde bir palto, başında bir kasket vardı. Uzun boylu ve ince yapılıydı, kasketin altındaki saçlarının rengi siyah gibime geldi. Onu tanımıyor muydunuz? O oh, hayır, efendim, hiç sanmıyorum. O adam sakın efendiniz Bay Carrington olmasın. Mason şaşırmış göründü. Sanmıyorum, efendim. Ama emin değilsiniz, öyle mi? Adam beyefendininkine benzer yapıdaydı. Ama olabileceği aklımdan geçmedi. Yalnız beyefendiyi o kadar seyrek görüyoruz ki. O olmadığını da kesinlikle söyleyemem. Hoyrot eğilip halının üstünden bir toplu iğne aldı ve kaşlarını çatarak ona baktı. Adamın, siz daha hanımınızın vagonuna varmanızda önce Bristol'da trene binmiş olması mümkün mü? Mason düşündü. Evet, efendim, mümkün. Benim bulunduğum kompartıman çok kalabalıktı. Oradan çıkabilmem için dakikalar geçti. Heron da kalabalıktı ve bu da beni geciktirdi. Ama bu şekilde bile adamın hanımımla konuşabilmek için sadece bir, iki dakikalık. Bir vakti olacaktı. Onun için koridordan geldiğini tahmin ettim. Evet, bu olasılık daha kuvvetli. Poyrot hala kaşlarını çatmış durumda düşünüyordu. Mason, hanımımın nasıl giyinmiş olduğunu biliyor musunuz, efendim, diye sordu. Gazeteler biraz bilgi verdi, ama sizin de doğrulamanızı yeğlerim. Başında beyaz tilki kürkünden bir türban vardı. Beyaz benekli bir vualet yüzünü gizliyordu. Şayak pardesüsüyle etekliğinin rengi ilginç bir maviydi. Hani elektrik mavisi denilen ton. Hım, çok çarpıcı. Bay Halliday burada söze karıştı. Müfettiş Vap, bu çarpıcı mavinin cinayetin işlendiği yerin saptanılmasında bize yardımcı olabileceğini düşünüyor. Onu her kim görse hatırlayacaktı. Çok doğru. Size iyi günler, matmazel. Hizmetçi odadan çıktı. Evet. Hoyrot ayağa kalkmıştı. Burada yapabileceklerim bu kadar. Yalnız sizin bana her şeyi tekrar ediyorum, her şeyi anlatmanızı isteyeceğim, beyefendi. Anlattım. Emin misiniz? Şu halde söylenecek başka bir şey yok. İşi geri çevirmek zorundayım. Niçin? Bana karşı dürüst davranmadığınız için. İnanın ki, Bay Poirot. Hayır, siz benden bir şey saklıyorsunuz. Kısa bir aradan sonra Halliday cebinden bir kağıt çıkararak dostuma uzattı. Bunun peşinde olduğunuzu tahmin ediyorum, Bay Poirot, ama nasıl bildiğinize aklım ermiyor. Poyrot gülümseyerek katlı kağıdı açtı. İnce ve yana yatık bir el yazısıyla yazılmış bir mektuptu, bu. Poirot yazılanları yüksek sesle okudu. Değerli hanımefendi, sizinle tekrar buluşma mutluluğunu iple çekiyorum. Mektubuma verdiğiniz o çok nazik yanıttan sonra sabırsızlığımı zor frenliyorum. Paris'teki o günleri hiç unutmadım. Yarın Londra'dan ayrılacak olmanız çok zalimce. Bununla birlikte çok geçmeden, belki sizin sandığınızdan da daha yakın bir tarihte hayalini her daim kalbimde yaşattığım hanımefendiyi tekrar görmenin sevincini yaşayacağım. Hiç değişmeyen yoğun duygularıma inanmanız dileğiyle. Armand de la Rochefort, Poirot mektubu hafifçe eğilerek Hallida'ya geri verdi. Kızımızın Conte de la ile ahbaplığını yenilemeye hazırlandığını herhalde bilmiyordunuz, Monsieur. Yıldırımla vurulmuşa döndüm. Bu mektubu kızımın çantasında buldum. Bu sözüm ona kontun ne berbat bir macera perest olduğu herhalde siz de biliyorsunuz, Bay Poirot hareketiyle doğruladı. Halliday sordu. Yalnız bu mektubun varlığı... nasıl bildiğinizi bilmek isterim. Dostum gülümsedi. Bilmiyordum, Monsieur. Ama ayak izleri sürmek ve sigara külünden anlam çıkarmak bir dedektif için yeterli değildir. Aynı zamanda iyi bir psikolog olması gerekir. Damadınızı sevmediğin ve ona güvenmediğinizi biliyordum. Kızınızın ölümü ona yarayacaktı. Hizmetçinin betimlediği gizemli adamla damadınızın arasında yeterli bir benzerlik vardı. Buna rağmen peşine düşmediniz. Niçin mi? Başka birinden şüphelendiğiniz için. Bu nedenle bir şey gizlediğiniz belliydi. Haklısınız, Bay Poirot. Bu mektubu bulana kadar katilin Rupert olduğuna emindim. Ama mektup fena halde aklımı karıştırdı. Evet. kont çok geçmeden, belki sizin sandığınızdan da daha yakın bir tarihte, diyordu. Belli ki tekrar ortaya çıkışının sizin kulağınıza gelmesine kadar beklemek istemiyordu. 10. 2'yi 14 geçe treniyle Londra'dan yola çıkan ve koridordan kızınızın kompartımanına gelen acaba o muydu? Yanlış hatırlamıyorsam, kont de la da uzun boylu ve esmer. İş adamı başıyla onayladı. Evet, monsieur. Size iyi günler dilerim. Scotland Yard'ın elinde mücevherlerin bir dökümünün bulunduğunu sanırım. Evet. Onu görmek istiyorsanız, müfettiş Vap sanıyorum burada. Vap eski dostumuzdu, Poirotyu sevgiyle karışık bir türkü küçümsemeyle selamladı. Nasılsınız, Bay Poirot? Olaylara bakış biçimimiz farklı olsa da aramızda kırgınlık yok, değil mi? Küçük gri hücreler nasıllar? Yine iyi çalıyorlar mı? Poirot müfettişe gülümsedi. İyi çalışıyorlar, dostum Vap. İnan ki iyi çalışıyorlar. Öyleyse sorun yok. Ne dersin? Suçlu saygıdeğer Asil Rupert mi, yoksa bir serseri mi? Belli yerleri göz hapsinde tutuyoruz tabii. Plantalar elden çıkarılacak olursa hemen haberimiz olacak. Çünkü onları alan herhalde parıltılarını seyretmek için cinayet. işlememiştir. Hayır efendim. Rupert. Karinç. Kultonun <gülüyor> dün nerede olduğunu da araştırıyorum. O da esrarengiz. Bir adamın onu izliyor. Poyrot, iyi bir önlem. Ama ne yazık ki bir gün gecikti, diye fikir yürüttü. Her zaman alaya hazırsınız, Bay Poirot. Neyse, ben Paddington'a gidiyorum. Bristol, Weston, Taunton hattında olacağım. Sizlere iyi günler. Yine görüşeceğiz. Bu akşam beni görmeye gelip sonucu bildirir misin? Tabii ki. Dönmüş olursam. Dostumuz gittikten sonra Poirot, bu iyi, müfettiş hareket yanlısı, dedi. Seyahate çıkıyor, ayak izlerini ölçüyor, çamur ve sigara külü topluyor. Son derece meşgul biri. İnanamayacağın kadar çalışkan. Ona psikolojiden söz açacak olsam, ne yapar biliyor musun? Gülümser. Kendi kendine şöyle der, zavallı Poirot. Yaşlanıyor. Bunuyor. Vap, kapıyı vuran yeni kuşaktan. Öğleleri kapıyı vurmakla o kadar meşguller ki kapının açık. Olduğunun farkına varamıyorlar. Peki, siz ne yapacaksınız? Bize kayıtsız şartsız yetki verildiğine göre. 3 centi feda edip ritse telefon açacağım. Kontumuzun orada kaldığını tahmin etmiş olmanız gerekir. Bundan sonra ayaklarım biraz nemlendiği ve iki kere hapşırdığıma göre daireme dönüp kendime bir ıflamur kaynatacağım. Poyrotio ancak ertesi sabah tekrar görebildim. Onu kahvaltısını sakin sakin tamamlarken buldum. E diye sordum. ''Neler oldu?'' ''İç.'' ''Peki, vap?'' ''Onu görmedim.'' ''Ya kont?'' ''Evvelsi gün Ritz'den ayrılmış.'' Cinayet gününde mi? Evet. Öyleyse her şey anlaşıldı. Rupert Carrington da temize çıktı. Sırf Conte de la Rochefort Ritz'den ayrıldığı için mi? Fazla hızlı gidiyorsun, dostum. Ne olursa olsun, peşine düşülmeli, tutuklanmalıdır. İyi de, bu yapmaktaki amacı ne olabilir? 100 bin dolar değerinde mücevhere kavuşmak herkes için yeterli bir amaç olmalı. Hayır. Aklıma gelen soru şu kadının için öldürmeliydi. Sadece mücevherlerini çalmak yeterli değil. Midi. Herhalde dava açmazdı. Niçin yani? Kadın olduğu için Monami. Bu adamı bir zamanlar sevmişti. Bu yüzden uğradığı kayba sessizce katlanırdı. Özellikle kadınlar bahsinde harika bir psikolog olan kadınlar arasındaki süksesi bu yüzdendi. Kont bunu en ufak ayrıntısına varana dek biliyor olacaktı. Öte yandan kadını Rupert. Carrington öldürdüyse onu yüzde yüz suçlayacak mücevherlerin için yanına alsın ki. Bunu bir tür kamuflaj olarak düşünmüş olamaz mı? Belki de haklısın dostum. İşte Vap de geldi. Kapıyı vuruşunu tanıdım. Müfettişin yüzü gülüyordu. Günaydın, Poirot. Daha demin döndüm. Ama iyi bir çalışma da yaptım. Ya siz? Poirot hiç istifini bozmadı. Ben sadece düşüncelerimi düzene koydum. Vap neşeyle güldü. Fısıltıyla konuşarak bana, dostumuz artık iyice yaşlanıyor, dedi. Yüksek sesle ekledi. Biz gençlere bu hiç olmaz. Hoyrot ne kadar yazık dedi. Peki ne yaptığımı duymak istemez misiniz? Bir tahminde bulunabilir miyim? Cinayeti işlemekte kullanılan bir Weston ile Taunton arasındaki tren hattında rayların yanında bulundunuz ve Weston'da Bayan Carrington'la konuşan küçük gazete satıcısını sorguya çektiniz. Lapın ağzı açık kaldı. Bunu nasıl bildiniz tanrı aşkına? Sakın o Kadir'i mutlak küçük gri hücrelerin sayesinde olduğunu söylemeyin bana. Onların Kadir'i mutlak olduğunu bir kere olsun itiraf etmenize sevindim. Söyleyin bana, o gazeteci çocuğa bir şilin bahşiş vermiş mi? Hayır, yarım kurondu. Vap kendini toparlamıştı. Sırıttı. Şu zengin Amerikalılar bayağı savurgan oluyorlar. Demek çocuk bu yüzden onu unutmadı. Her gün yarım kron bahşiş almıyor tabii. Kadın ona seslenip iki dergi satın almıştı. Bir tanesinin kapağında mavili bir kızın resmi vardı, hanım, tıpkı benim elbiselerim gibi, dedi. Evet, çocuk onu çok iyi hatırlıyordu. Bu da bana yeter. Doktorun ifadesine göre, cinayetin Taunton'dan önce işlenmiş olması gerekirdi. Bıçağı hemen atacaklarını tayin ettim, bu yüzden onu aramak üzere demir yolunu izledim. Gerçekten de onu elimle koymuş gibi buldum. Tonton'da adamımız hakkında bir soruşturma başlattım, ama orası büyük bir istasyon, ona dikkat etmiş olmaları olasılığı zayıftı. Herhalde sonraki bir trenle Londra'ya. Dönmüştü. Hoyrot başının hareketiyle bunu doğruladı. Herhalde. Ama geri dönünce yeni bir haberle karşılaştım. Mücevherleri elden çıkarmaya başlamışlar bile. O iri zümrüt dün gece iyi bildiğimiz biri tarafından rehine konmuş. O adam kim dersiniz? Orasını bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla kısa boylu biriydi. Vap, Poirot baka kalmıştı. Orası doğru. Red Narki yeterince kısa boylu Red Narki de kim diye sordum. Yaman bir mücevher hırsızıdır, bayım. Adam öldürmekten de çekinmeyecek biri. Genelde Grace Kid adında bir kadınla birlikte çalışır. Ama Grace bu kez olaya karışmış görünmüyor. Ganimetin kat kısmıyla Hollanda'ya kaçmadıysa tabii. Narki'yi tutukladınız mı? Söylemeye ne gerek? Ama biz asıl öbür adamı istiyoruz, Bay Carrington'la trende olanını. Hırsızlığı planlayan mutlaka oydu. Ama Narki arkadaşını ele verecek takımından değil. Poyrot'un gözlerinin yeşilinin daha da koyulaştığına dikkat ettim. Eğer isterseniz, Narki'nin arkadaşını sizin için bulabilirim, dedi. Yine o küçük fikirlerinizden biri mi? Vap, Poyrotyu dikkatle süzdü. Sizin yaşınızda birinin bazen başarıyı yakalamasına şaşmamak elde değil. Artık buna şans mı demeli, yoksa rastlantılar mı? Dostum, olabilir, olabilir, diye mırıldandı. Bana döndü. Hasting şapkam lütfen. Altomu ve eğer yağmur yağıyorsa galoşlarımı da unutma. O sıcacık ıhlamurun sağladığı faydayı yok etmeyelim. Hoşt, kalın, vap. Size iyi şanslar, poirot. Hoyrod karşımıza çıkan ilk taksiyi durdurdu ve şoföre parklihanedeki adresi verdi. Haliday'in evinin önünde durduğumuzda çevik bir hareketle taksiden indi, şoförün parasını ödedi ve zili çaldı. Kapıyı açan uşağı alçak sesle isteğini bildirdi, bunun üzerine derhal yukarı kata çıkarıldık. Oradan binanın en üst katına çıktık ve gayet düzenli küçük bir yatak odasına alındık. Poyrot'nun odanın içinde dolaşan bakışı siyah renkli küçük bir sandığın üstünde durdu. Bunun önünde diz çöktü, üstündeki etiketleri gözden geçirdi ve cebinden kıvrık bir tel parçası çıkardı. Onzu'nun üzerinden uşağı, Bay Halliday'e lütfen buraya çıkmasını söyler misiniz, dedi. Adam çekildikten sonra Poirot deneyimli bir elle teli soktuğu kilidi kurcaladı. Kilit bir iki dakikanın içinde açılınca Poyrot bunun kapağını kaldırdı. İçindeki giysileri karıştırmaya ve onları yere atmaya başlamışı. Derken merdivende ağır ayak sesleri duyuldu ve Halliday odaya girdi. Poyrot'ya merakla bakarak, ''Burada ne yapıyorsunuz siz?'' diye sordu. Poyrot, ''Bir şey arıyordum, beyefendi.'' Şunları diyerek sandığın içinden çarpıcı mavi renkteki bir paltoyla bir eteklik ve beyaz tilki kürkünden bir şapka çıkardı. Sandığımın içinde ne yapıyorsunuz siz? Bu sesi duyup dönünce hizmetçi Masson'un odaya girdiğini gördüm. Kapıyı kapar mısın, Hastings? Evet, teşekkür ederim. Şimdi de açılmaması için oraya sırtını daya. Evet, Bay Halliday, izninizle sizi Kidle ya da burada bildiğiniz adıyla Janne Mason'la tanıştırayım. Kendisi birazdan müfettiş Lap'ın eşliğinde suç ortağı Red Nark'ı buluşmaya gidecek. Hoyrot küçümser bir tavırla elini salladı. Sorun aslında çok basitti, Javier'dan biraz daha aldı. İlk ilgimi çeken, hizmetçinin hanımının giysilerinin üzerinde ısrarla durması oldu. Niçin dikkatimizi onların üzerine yöneltmek istiyordu? Sonra düşününce, Bristol'da kompartmanda gizemli bir adamın bulunduğunu da sadece hizmetçiden duymuş olduğumuzu hatırladım. Doktorun ifadesine dönelim, buna göre Bayan Carrington pekala trenin Bristol'a varmasından önce öldürülmüş olabilirdi. Ama bu takdirde, hizmetçinin katilin suç ortağı olmuş olması gerekirdi. Ve eğer katilin suç ortağı ise, bu hususun yalnız kendi ifadesine dayanmasını istemezdi. Bayan Carrington'un giysileri oldukça çarpıcıydı. Bir hizmetçinin, hanımının giyeceği elbiseler bahsinde epey sözü geçer. Ve biri Bristol'dan sonra elektrik mavisi renkte palto ve etek giymiş, başında da kürk şapka olan bir kadın görmüş olsa, bu kadının bayan Carrington olduğuna yemin etmeye hazır olurdu. Olayı bu temel üzerinde kurgulamaya koyuldum. Hizmetçi, yanına yedek giysiler almış olmalıydı. Onunla suç ortağı, Bayan Carrington'u Londra ile Bristol arasında bir yerde, büyük bir olasılıkla tren bir tünelden geçerken kloroformla uyutup bıçakladılar. Ceset bundan sonra koltuğun altına itildi. Hizmetçi de hanımının yerini aldı. Weston'da dikkati üzerine çekmesi gerekiyordu. Ama nasıl? Bu iş için büyük bir olasılıkla bir gazete satıcısı seçildi. Hizmetçi, çocuğa dolgun bir bahşiş vererek hatırlanmasını garantileyecekti. Ayrıca dergilerin birine değinerek giysilerinin rengine dikkati çekti. Tren bestondan ayrıldıktan sonra cinayetin sözde işlendiği yeri işaretlemek için bıçağı pencereden aşağı attı, sonra elbiselerini değiştirdi ya da üstüne bol bir trençkot geçirdi. Tonton'da trenden ayrıldı ve bir an önce Bristol'a döndü. Suç ortağı, Bayan Carrington'un bavullarını oradaki emanete bırakmış olacaktı. Adam hizmetçiye bavulların makbuzunu verip. Londra'ya döndü. Hizmetçi, rolünün gereklerini yerine getirerek platformda bekledi. Sonra yine rolü gereği geceyi geçirmek için bir otele gitti. Sabahleyin de aynen dediği gibi Londra'ya döndü. Vap inceleme yapmaktan dönünce çıkardığım sonuçları doğruladı. Aynı zamanda ünlü bir caninin mücevherleri satışa çıkarmakta olduğunu bana açıkladı. Her kimse bu adamın Jane Mason tarafından betimlenenin tıpatıp zıddı olacağını biliyordum. Bunun daima grease ile çalışan Red narko olduğunu duyunca kadını elimle koymuş gibi buldum. Yakon. Düşündükçe onun bu işle hiçbir ilgisinin olmadığına kanaat getirdim. O centilmen, bir cinayeti göze alamayacak kadar dikkatli biri. Hem öylesi karakterine uymazdı. Halliday öyküyü dinledikten sonra, size çok şey borçluyum, Bay Poirot, dedi. Ve yemekten sonra imzaladığım çek bunu karşılamaz bile. Poirot mütevazı bir tavırla gülümsedikten sonra bana, bu olayda dostumuz Lap'ın Hanesine eklenecek tabi, dedi. Ama Grace Kiddy'yi ele geçirdi ya bu da bize yeter. Çikolata Kutusu O gece hava korkunç kötüydü. Dışarıda rüzgar acı acı oluyor, yağmur olanca gücüyle çarptığı camları sarsıyordu. Hoyrot ile Ben Şöminen'in önünde karşı karşıya oturmuş, ateşe uzattığımız bacaklarımızı ısıtıyorduk. Aramızda küçük bir masa vardı. Masanın benim yanımda olan kısmında sıcak bir limonlu şerbet, poirotnun yanında ise üstüne para verseler içmeyeceğim zengin bir çikolatalı süt vardı. Poirot pembe porselen fincandaki kahverengi çamurdan bir iki yudum aldı ve hoşnut bir tavırla içini çekti. Fransızca olarak hayat ne güzel diye mırıldandı. Evet şu eski dünyamızda yaşamak güzel diye onayladım. Benim iyi bir işim var. Siz ise ünlü birisiniz. Hoyrot yok canım, mon ami diye itiraz edecek oldu. Ünlüsünüz. Ve bu ünü fazlasıyla hak ediyorsunuz. O uzun başarılar dizinizi gözümün önüne getirince resmen şaşırıyorum. Herhalde başarısızlığın ne demek olduğunu bilmezsiniz. Böyle bir iddiada bulunmak gülünç olur. Ciddiyim, hiç başarısızlığı tattığınız oldu mu? Hem de çok, dostum. Ne yapalım, şans daima sizden yana olmaz ki. Bazı olaylar da geç. Çağrıldığım olmuştur. Ya da aynı hedefe doğru emekleyen bir başkası, oraya benden önce varmıştır. İki kere de başarılı olmam kaldığı bir sırada hastalanarak yatağa düşmüştüm. Hayatın inişlerini de çıkışlarıyla birlikte kabul etmek zorundasınız dostum. Benim kastettiğim o değildi, dedim. Demek istediğim bir olayı araştırırken sırf kendi suçunuz yüzünden başarısız oldunuz mu? Ah anlıyorum. Hiç enayi yerine konup konmadığımı soruyorsun. Bir kere oldu dostum. Poyrot'nun yüzünde hafif bir gülümseme dolaştı. Evet bir keresinde tam anlamıyla enayi. Durumuna düşürüldüm. Dedektif koltuğunda birden dimdik oturdu. Küçük başarılarımın kaydını tuttuğunu biliyorum, dostum. Şu koleksiyona bir öykü daha katacaksın, bir başarısızlığın öyküsünü. Poirot eğilip ateşe bir kütük daha attı. Sonra şöminenin yanında bir çivide asılı bir beze ihtimamla ellerini sildikten sonra arkasına yaslandı ve öyküsüne başladı. Poirot'nun dediğine göre olay uzun yıllar önce Belçika'da meydana gelmişti. Fransa'da kiliseyle hükümet arasındaki müthiş mücadele sırasında. Bay Paul de Roulart saygın bir Fransız milletvekiliydi. Er ya da geç bakan olacağı söylentisini duymayan kalmamıştı. Katoliklere karşı olan grubun en fanatik üyelerindendi ve iktidara gelir gelmez büyük bir düşmanlıkla karşılaşacağı kesindi. Birçok bakımlardan garip adamdı. İçkisi sigarası olmamakla beraber başka bakımlardan o kadar titiz değildi. Anlarsın ya Hastings, konu kadınlardı, ah şu kadınlar. Birkaç yıl önce bürükselli genç bir kızla evlenmiş, gelin ona yüklü bir drahoma getirmişti. İstemiş olsa kendine baron dedirtebilecek durumdaydı. Ama ailesi zengin değildi, dolayısıyla da para kariyerin çok işine yarayacaktı. Çocuğu olmamıştı, zaten karısı da evlenmelerinden iki yıl sonra merdivenlerden düşmüş ve bunun sonucunda ölmüştü. Bayan Deroglard'ın kocasına bıraktığı miras arasında Brüksel'deki Louis Caddesi'nde bulunan bir evde bulunuyordu. Milletvekilinin ani ölümü de bu evde gerçekleşti. Bu olay yerine geçeceği bakanın istifa zamanına denk düşmüştü. Bütün gazetelerde milletvekilinin kariyeriyle ilgili uzun yazılar yer aldı. Ölümüne bir akşam yemekten sonra geçirdiği kalp krizinin neden olduğu öne sürüldü. Senin de bildiğin gibi o sıralarda Belçika Emniyet Teşkilatı'nda görevliydim, Monami. Bay Paul, Derollard'ın ölümü benim için o kadar da ilginç değildi. Senin de bildiğin gibi, koyu bir katolik olduğum için ölüme aksine hoşuma gitti. Aradan üç gün geçmiş, tatilim henüz başlamıştı ki kaldığım apartmana bir ziyaretçi geldi. Yüzü bir vualetin arkasında gizli olmakla birlikte çok genç olduğu belli olan bir hanımdı bu. Onun seçkin bir genç hanım olduğunu hemen anlamıştım. Tatlı bir sesle, ''Bay Hercule Poirotsunuz, değil mi?'' diye sordu, ''Evet gibilerden başımı.'' Edim. ''Dedektifsiniz, değil mi?'' Yine başımı eğdim. ''Lütfen oturun, matmazel.'' dedim. Genç kız bir sandalyeye ilişti ve yüzünü örten bu aleti kenara çekti, güzel olmakla beraber, Yüzü döktüğü gözyaşlarından allak bullaktı ve bir kaygıyı dile getiriyordu. Anladığım kadarıyla tatile çıkmışsınız, beyefendi, dedi. Onun için özel bir olaya bakmakta serbest olduğunuzu sanıyorum. Sizin anlayacağınız, polisi bu işe karıştırmak istemiyorum. Başımı salladım. Korkarım ki isteğinizi yerine getirmem olanaksız, küçük hanım. Çünkü tatilde olsam bile hala polis teşkilatının bir üyesiyim. Genç kız öne eğildi. Dinleyin, beyefendi. Sizden bütün istediğim küçük araştırmada bulunmanız. Araştırmanızın sonuçlarını polise bildirmekte özgürsünüz. Zaten doğru olduğundan şüphelendiğim şey doğruysa, yasaların desteğine ihtiyacımız olacak. Bu işi değiştiriyordu. Ben de daha fazla nazlanmadan yardıma hazır olduğumu bildirdim. Genç kızın yanaklarına hafif bir renk geldi. Teşekkür ederim, beyefendi. Sizden Bay Paul. Dero'lardın ölümünü araştırmanızı rica edeceğim. Şaşkınlıkla, ne dediniz, diye atıldım. Beyefendi, elimde kanıt yerine geçebilecek bir şey yok. Beni sadece kadınlık içgüdüm yönlendiriyor. Ama Bay Deroulard'ın doğal bir nedenle ölmediğine inanıyorum hatta buna eminim. İyi ama doktorlar ne dediler? Doktorlar yanılmış olabilirler. O o kadar sağlam, o kadar güçlüydü ki. Sizden bana yardım etmenizi yalvarırım, Bay Poirot. Zavallı kızcağız perişan durumdaydı. Neredeyse önümde diz çökecekti. Onu elimden geldiğince avutmaya çalıştım. Size yardım edeceğim, matmazel, dedim. Korkularınızın dayanağı olmadığına aşağı yukarı eminim, ama göreceğiz. Sizden o evde kalanları bana anlatmanızı isteyeceğim. Tabii ki önce hizmetkarlar var, ve annette, Felice ve Ahçı. Ahçı denise yıllardan beri bu işte, ama öbürleri basit köylü kızları. François var, ama o evin emektar uşağı. Ayrıca Bay Deroglard, annesi ve ben varım. Benim adım Virgine Mesnard. Bay Paul'ün rahmetli Bayan Deroglard'ın fakir bir akrabasıyım ve 3 yılı aşkın bir zamandan beri onlarla kalıyorum. Size ev halkını tarif ettim. Bir de evde kalan iki konuk vardı. Onlar kimdi? Fransa'da Bay Deroglard'ın komşusu olan bir Bay de Santalard'la John Wilson adında bir İngiliz dost. Hala sizdeler mi? Bay Wilson, evet ama desentalar dün gitti. Peki planınız nedir? Matmazel Mesnard. Yarım saat sonra eve gelirseniz, sizin gelişinize mantıklı bir açıklama getirecek bir öykü düzenlemiş olurum. Sizi gazeteci olarak tanıtmam uygun olur. Paris'ten geldiğinizi ve Bay Desent Alar'dan bir tanıtım mektubu getirdiğinizi söyleriz. Bayan Deroğulard'ın sağlığı bozuk. Çok da güçsüz olduğundan ayrıntılarla ilgileneceğini hiç sanmıyorum. Matmazel'in zekice hazırlanmış planı sayesinde eve alındım. Milletvekilinin annesi saygı uyandıran, soylu görünüşlü, fakat sağlığının olmadığı belli olan bir hanımefendiydi. Kendisiyle kısa bir görüş yaptıktan sonra evde istediğim gibi dolaşmak imkanım oldu. Devam etti. Görevimin ne kadar zor olduğunu bilmem gözünün önüne getirebiliyor musun, dostum? Üç gün önceki bir ölümü araştırmak durumundaydım. Adam eğer bir cinayete kurban gittiyse, oh nedeni olarak ancak bir tek olasılık söz konusu olabilirdi zehir. Cesedi görmek fırsatını bulamamıştım. Ayrıca zehirin verilmesinde kullanılmış aracı incelemek veya tahlil etmek de olanak dışıydı. Arasam bile saici veya sahte ipucu da yoktu. Bay Deroulard gerçekten zehirlenmiş miydi? Doğal bir nedenle mi ölmüştü? Hiçbir şeyden ya da kimse yanıt alamayacak olan ben, Hercüle Poyrot, buna karar vermek zorundaydım. Önce hizmetkarları sorguya çektim ve onların yardımıyla söz konusu akşamın kurgusunu yapabildim. Yemekte sofraya getirilen yemekle ve bunların veriliş biçiminin özellikle üzerinde durdum. Çorba bizzat Baydaroğlar tarafından büyük bir çorba kasesinin içinden dağıtılmış. Daha sonra pirzolalarla tavuğun servisi yapılmıştı. Yemek faslı bir meyve kompostosuyla son bulmuştu. Bunların hepsi masaya getirilmiş servisleri bizzat beyefendi tarafından yapılmıştı. Kahve de büyük bir ibrik içinde sofraya getirilmişti. Özetle oradakilerin birini zehirlemek hepsini zehirlemeyi göze almak gerekiyordu. Yemekten sonra Bayan Deroult kendi dairesine çekilmiş, bir gineğe hanımefendiyle birlikte gitmişti. Üç erkek ise Bay Deroult'un çalışma odasının yolunu tutmuşlardı. Orada bir süre dostça bir hava içerisinde gevezelik etmişler, derken milletvekili birdenbire yere yalmıştı. Bay Sentalard hemen dışarı koşmuş ve uşaktan vakit kaybetmeden bir doktor getirmesini istemişti. Bu arada bir inme ya da kalp krizi olasılığı üzerinde durmuştu. Fakat doktor geldiğinde hasta ölmüştü bile. Matmazel Virginia tarafından tanıştırıldığım John Wilson, o günler John Bull tipi olarak tanımlanan orta yaşlı ve iri yapılı İngilizlerdendi. İngiliz şiveli bir Fransızca ile aşağı yukarı aynı şeyleri anlattı. Yüzü birdenbire kıpkırmızı olan dereolar diyere yayıldı. Orada bulunabilecek başka bir şey yoktu. Arkasından, trajedinin gerçekleştiği yer olan çalışma odasına geçtim ve isteğim üzerine orada yalnız bırakıldım. Bu noktaya kadar matmazel. Mesnard'ın teorisini tekleyecek hiçbir şey yoktu. Kızcağızın şüphesinin kuruntudan başka bir şey olmadığına inanmak durumundaydım. Büyük bir olasılıkla ölen adama romantik bir tutkuyla bağlanmış, bu da olaya normal yoldan bakmasını engellemişti. Buna rağmen çalışma odasını büyük bir titizlikle araştırdım. Bir renektörün ölen adamın koltuğuna ölümcül bir enfeksiyona yol açacak biçimde yerleştirilmiş olması mümkündü. Açacağı minik deliğin ise göze çarpmaması olasıydı. Fakat bu teoriyi destekleyecek hiçbir kanıt bulamadım. Bunun üzerine umutsuzluk içinde koltuğa çöktüm. Yüksek sesle, pes ettim, dedim. Hiçbir yerde bir ipucu yok. Bütün her şey tamamen normal. Ama bu sözleri söylerken yakındaki bir masanın üstünde duran büyük bir çikolata kutusuna gözlerim takıldı ve kalbim duracak gibi oldu. Kutu Bay Deroğulard'ın ölümüne ilişkin bir ipucu olmayabilirdi ama en azından burada normal olmayan bir şey vardı. Kutunun kapağını kaldırdım. Kutunun içindeki çikolatalara dokunulmamıştı, bir tanesi bile eksik değildi. Ama bu, gözüme çarpan acayipliği daha çarpıcı kılıyordu. Çünkü kutunun renginin pembe olmasına karşın, kapak mavi renkteydi, Hastings. İnsan, pembe bir kutunun mavi bir kordele ile bağlanmış ya da bunun tam tersinin olduğunu görebilir. Ama kutunun bir renk kapağının ise başka renk olması görülmüş şey değildir. Bu küçük olayın işime yarayıp yaramayacağını bilmemekle beraber, normal olmaması nedeniyle konuyu araştırmaya karar verdim. Rancho gelmesi için zile bastım ve rahmetli efendisinin şekerlemelere düşkün olup olmadığını sordum. Uşağın dudaklarında hazin bir gülümseme belirdi. Hem de aşırı derecede düşkündü, beyefendi. Evde daima bir kutu çikolata bulundururdu. Çünkü şaraba hiç düşkünlüğü yoktu. Ama bu kutuya hiç dokunulmamış, dedim ve öyle olduğunu göstermek için kutunun kapağını kaldırdım. Özür dilerim, beyefendi, öldüğü gün satın alınmış kutuydu. Öbüründeki çikolatalar hemen hemen tükenmişti. Demek öbür kutudaki çikolatalar öldüğü gün tükenmişti, dedim. Evet, beyefendi. Önceki kutuyu sabahleyin boş olarak buldum ve attım. Bay Deruğlar günün her saatinde şekerleme yer miydi? Genellikle akşam yemeğinden sonra yerdi efendim. Durum kafamın içinde aydınlanmaya başlamıştı. François dedim. Çenenizi tutmasını bilir misiniz? Gerekirse evet, beyefendi. Güzel. Öyleyse polis olduğumu bilin. Bana öbür kutuyu bulabilir misiniz? Tabii, beyefendi. Çöp kovasındadır. Uşak odadan çıktı, birkaç dakika sonra da toz içinde bir cisimle geri döndü. Bu masanın üstündeki kutunun eşiydi. Şu farklı ki bu kutu mavi renkte, kapağı ise pembeydi. Franço isya. Teşekkür ettim, çenesini tutmasını bir kere daha öğütledikten sonra da Louis Caddesi'ndeki. Evden çıktım. Bundan sonra Baydereğullar'da bakan doktorun muayenehanesine uğradım. Onunla işim hiç de kolay olmadı. Adalı terimlerden örülü bir duvarın arkasına sığınmasına rağmen... Onun bu olay hakkında isteyebileceği kadar emin olmadığını sezdim. Onu biraz rahatlatmamdan sonra, bu tür bazı garip olaylar görülmüştür, diye fikir yürüttü. Özellikle ağır bir yemekten sonra ani bir öfke veya aşırı bir heyecanın arkasından kan kişinin beynine hücum eder, bunun sonucunda olanlar da belli. Ama Bay Deroulard olayında öfke ya da heyecan olmamış ki. Öyle mi? Bay de Santalard'la arasında şiddetli bir tartışmanın geçtiğini öğrendim. Niçin acaba? Doktor omuzlarını silkti. Bay de Santalard çok tutucu bir katoliktir. Kilise ve devletle ilgili tartışmaları aralarındaki dostluğu bozmaktaydı. Bay de Santalard'ın gözünde Deroğlar tam bir din ve İsa düşmanıydı. Bu beklenmedik bir bilgiydi ve beni uzun uzun düşündürdü. Bir sorum daha var, doktor bey, dedim. Bir çikolatanın içine öldürücü bir zehir dozu enjekte etmek mümkün müdür? Doktor, herhalde mümkündür, dedi ağır ağır. Buharlaşma durumu olmaması halinde saf asit pursi kişi görür. Herhangi bir şeyin bir küreci de fark edilmeden yutulabilir, ama bu bana pek olası gözükmüyor. Morfin veya sitrikninle dolu bir çikolata. Doktorun yüzünde alaycı bir ifade belirdi. Tahmin edersiniz ki böyle bir çikolatanın bir kere ısırılması dahi fazlasıyla yeter, Bay Poyrot. En kısa yoldan öbür dünyaya boylarsınız. Teşekkür ederim, Doktor Bey. Doktorun muayenehanesinden ayrıldım. Bundan sonraki uğram, özellikle Louis Caddesi yakınındaki eczaneler oldu. Polis olmanın yararları vardır. İstediğim bilgiyi herhangi bir zorlukla karşılaşmadan bildim. Bu eczanelerin yalnız birinden söz konusu eve bir zehir gönderilmiş olduğunu öğrenebildim. Bunlar Bayan Deroğulard için atropin fatlı göz damlalarıydı. Atropin güçlü bir zehirdir, ben de kısa bir zaman sevinç duydum. Ama atropin zehirlenmesinin belirtileri Petomanik çok benzer, oysa benim incelediğim olaylardakilerle bir benzerliği yoktur. Ayrıca reçete oldukça eskiydi. Bayan Deroğlard'ın yıllardan her iki gözünde de katarakt vardı. Sevincim kursağımda kalmıştı. Tam eczaneden çıkacağım sırada eczacının bana seslendiğini duydum. Bir dakika, Bay Poyrot. Reçeteyi getiren kızı hatırladım. Buradan İngiliz eczacıya gitmek zorunda olduğunu söylemişti. Oraya da bir kere uğraşanız. Uğradım. Yine resmi statümden yararlanarak istediğim bilgiyi elde ettim. Bay Deroulard'ın ölümü gününde Bay John Wilson için bir reçete hazırlamışlardı. Aslında hazırlanacak fazla bir şey yoktu. Söz konusu ilaç küçük trinitrin tabletleriydi. Bunlardan bir örnek görmek istedim. Eczacı gösterdi. Bunun üzerine kalp atışlarım hızlandı çünkü minik tabletler çikolatadandı. Bir zehir mi bu diye sordum. Hayır beyefendi. Etkisini bana tarif edebilir misiniz? Tam basıncını düşürür. Bazı kalp rahatsızlıklarına karşı verilir. Örneğin, angina pectoris yani göğüs anjininde. Atardamar tansiyonunu azaltır. Arterioskleroza gelince. Eczacının sözünü kestim. Bu söyledikleriniz benim için hiçbir anlam taşımıyor. Yüzün kızarmasına neden olur mu? Hiç şüphesiz. Farz edin ki şu minik tabletlerinizin on tanesini ya da yirmi tanesini yuttum. Sonra ne olur? Eczacı dudak büktü. Bunu hiç tavsiye etmem. Ama zehir olmadığını söylüyorsunuz. Eczacı omuzlarını silkti. Zehir olarak bilinmediği halde insanı öldürebilen pek çok etkisi vardır. Dükkandan ayrılırken keyfim yerindeydi. En sonunda bir ilerleme kaydetmeye başlamıştım. John Wilson'un elinde cinayeti işlemek için bir araç olduğunu artık biliyordum ama cinayet nedeni ne olabilirdi? İş için Belçika'ya gelmiş ve az çok tanıdığı Bay Deroulard'dan onu konuk etmesini rica etmişti. Deroulard'ın ölümünün ona herhangi bir yararı dokunmazdı. Ayrıca İngiltere'de yaptırdığım bir araştırmadan Wilson'un bir kalp hastalığı olduğunu öğrenmiştim. Bu yüzden o tabletlerden yanında bulundurması kadar doğal bir şey olabilir mi? Bununla birlikte birisinin çikolata kutusuna gittiğine, dolu olanını yanlışlıkla açtığına, son çikolatanın içindekileri boşalttığına ve içine alabildiği kadar minik trinitrin tabletlerinden doldurduğuna emindim. Çikolata oldukça eriydi. İçine 20 veya 30 tablet doldurulmuş olabilirdi. Ama kim yapmıştı bunu? Evde iki konuk vardı. John Wilson'un bunu yapma olanağı, Santa ise nedeni vardı. Bir bağnaz olduğunu unutmayalım, dinsel bağnaz gibisi ise yoktur. John Wilson'un trinitrinlerine herhangi bir şekilde el atmış olabilir miydi? Aklıma küçük bir fikir daha geldi. Sen de küçük fikirlerime hep gülersin. Wilson'un niçin trinitrinleri tükenmişti? Herhalde İngiltere'den yeterli bir stok getirmişti. Louis Caddesi'ndeki. Eve tekrar uğradım, Wilson orada değildi ama odaları düzelten kızı buldum. Adı Felice olan kızdan. Bay Wilson'un kısa zaman önce lavabonun rafında duran bir trinitrin şişesini kaybettiğinin doğru olup olmadığını sordum. Kız hemen yanıt verdi. Bu doğruydu. Kendisi bu yüzden haksız yere suçlanmıştı, İngiliz centilmeni herhalde onun şişeyi kırdığını zannetmiş ama onunla yüzleşmemişti. Oysa Felice şişeye dokunmamıştı bile. Bunu yapan mutlaka elini sürmemesi gereken şeyleri karıştıran ve annet dedi. Kızı susturarak evden ayrıldım. Artık bilmek istediğim her şeyi biliyordum. Bunu sadece kanıtlamak kalıyordu. Ama bunun kolay olmayacağının farkındaydım. Santalard'ın Trinitrin şişesini Wilson'un lavabo rafından yürüttüğüne emin olsam bile, bazı kanıtlar öne sürmek zorundaydım. Oysa elimde hiçbir kanıt yoktu. Ama biliyordum ya, hepsinden önemlisi buydu. Stiles olayında karşılaştığımız güçlüyü anımsıyor musun, Hastings? O zaman da katili biliyordum. Ama katile karşı toparladığım kanıtlar zincirinin son halka bulmam uzun zamanımı almıştı. Matmazel Mesnard'dan bir görüşme rica ettim. Hemen geldi. Ondan Bay de Sentaalard'ın adresini istedim. Kız durakladı. Niçin adresini istiyorsunuz, beyefendi? Bu gerekli, Matmazel. Virgine hala karar veremiyordu. O size bir şey söyleyemez, dedi. Düşünceleriyle bu dünyanın dışında olan bir adamdır. Etrafında olan bitenleri fark etmez bile. Olabilir, matmazel. Ama öyle de olsa, Bay Deroulard'ın eski dostuydu. Bana söyleyebileceği şeyler vardır, geçmişe ait şeyler, eski krizler, eski aşk serüvenleri. Genç kız kızararak dudağını ısırdı. Nasıl isterseniz ama yanıldığıma artık eminim. İsteğimi geri çevirmediğiniz için size minnettarım ama o sırada allak bullak haldeydim. Şimdi ise çözümlenecek şey olmadığını düşünüyorum. Artık bu işi bırakalım, Monsieur size yalvarırım. Birginiye'yi dikkatle süzdüm. Matmazel dedim. Bir köpeğin bir kokunun izini bulması bazen zordur ama onu bir kere buldu mu? Kıyamet kopsa onu o izden uzaklaştıramazsınız. Tabii iyi bir köpekse. Ben ise çok. İyi bir köpeğimdir matmazel. Genç kız tek kelime söylemeden uzaklaştı. Birkaç dakika sonra bu kağıt parçasına karaladığı adresle geri döndü. Evden çıktım. Franço ise. Dışarıda beni bekliyordu. Bana endişeyle bakıyordu. Bir haber yok mu, beyefendi? Henüz yok, dostum. Ah! Zavallı Bayderoğullard. Adam içini çekti. Ben de onun düşünce biçimini paylaşıyordum. Apazlardan hoşlanmam. Ama evin içinde bunu asla söylemem. Hanımların hepsi dinlerine bağlıdırlar. Bu belki de iyi bir şeydir. Hanımefendi çok dindardır. Bayan, Bayan birginiye de öyle. Bayan Virgini'ye ha? Çok mu dindardı? O ilk gün gördüğüm gözyaşlarından ıslanmış yüz gözlerimin önünde canlanınca bundan şüphe duydum. Bay de Santalard'ın adresini aldıktan sonra daha fazla vakit kaybetmedim. Ardennes bölgesindeki şatosunun yakınlarına geldim. Ama eve girebilmek için bir bahane bulmama kadar birkaç gün geçti. Sonunda nasıl girdim dersin dostum bir boru tesisatçısı olarak. Yatak odasında bir gaz sızıntısı ayarlamam bir saniye bile sürmedi. Aletlerimi getirmeye gittim ve meydanı boş bulacağımı bildiğim bir saatte dönmeye dikkat ettim. Neyi aradığımı doğru dürüst bilmiyordum. Gereksindiğim şeyi bulmaktan fazla bir umudum yoktu. Onu saklama riskini dünyada göze alamazdı. Lavabonun yukarısındaki küçük dolabı kilitli bulunca içinde ne olduğuna bakma isteğime karışı koyamadım. Kilidin açılması kolaydı. Dolabın kapısı açılıverdi. İçerisi eski şişelerle doluydu. Titreyen bir elle hepsini birer birer alıp açtım. Birden bir çığlık attım. Düşün bir kere dostum, üstünde İngiliz eczacının etiketi olan küçük şişe elimdeydi. Üstünde de trinitrin tabletleri. Yalnız gerektiğinde bir tane almak üzere. Bay John Wilson diye yazılıydı. Ehecanıma engel olmaya çalışarak küçük dolabı kapadım, küçük şişeyi cebime attım ve gaz sızıntısını onarmayı sürdürdüm. Metodik olmak gerekiyordu. Sonra şatodan ayrıldım ve en kısa zamanda ülkeme dönmek üzere trene bindim. Brüksel'e o gece geç saatte vardım. Ertesi sabah polis şefine bir rapor kaleme aldığım sırada bana bir pusula getirildi. Yaşlı bayan Deroulard'dan geliyordu ve hiç gecikmeden Louis Caddesi'ndeki eve gelmemi istiyordu. François bana kapıyı açtı. Barones hanımefendi sizi bekliyor, dedi. Uşak beni yaşlı hanımefendinin dairesine çıkardı. Bayan Deroulard büyük bir koltukta azametli bir tavırla oturuyordu. Matmazel Virginiye ortalarda yoktu. Yaşlı hanımefendi, Bay Poirot dedi. Sizin kendinizi tanıttığınız şahıs olmadığınızı öğrenmiş bulunuyorum. Meğer bir polis memuruymuşsunuz. Bu doğru hanımefendi. Oğlumun ölümüyle ilgili gerçeği araştırmak için buraya geldiniz, değil mi? Bir kere daha bu doğru hanımefendi diye yanıt verdim. Nasıl bir gelişme kaydettiğinizi bana söylerseniz sevinirim. Durakladım. Önce bütün bunları nasıl öğrendiğinizi bilmek isterim, hanımefendi. Artık bu dünyada olmayan birinden öğrendim. Sözleri ve bu sözlerin söyleniş biçimi yüreğimi burktu. Konuşamadığımın farkına vardım. Bayan Dero Ular devam etti. Onun içinde araştırmanızda ne kadar bir gelişme. Haydettiğinizi bana mutlaka söylemenizi rica edeceğim soruşturmam sona erdi hanımefendi Oğlum bilinçli olarak öldürülmüştür Kimin tarafından biliyor musunuz Evet hanımefendi Öyleyse katil kim Monsieur de Saint-Alard Ama yaşlı hanım hayır der gibi başını salladı Yanılıyorsunuz Saint-Alard böyle bir cinayeti işleyebilecek bir adam değildir Kanıtlar elimde. Bana her şeyi anlatmanız için size yalvarıyorum. Bu kez itaat ettim ve beni gerçeği keşfetmeye götüren adımları birer birer açıkladım. Bayan. Derollard beni dikkatle dinliyordu. Sonunda yine başını salladı. Evet, evet, her şey dediğiniz gibi oldu. Ama oğlumu öldüren de Santalard değildi. Onu öldüren benim. Yaşlı hanımefendiye baka kalmıştım. O yavaşça başını sallamayı sürdürüyordu. Sizi çağırdığım isabet oldu. Virgine'nin manastıra gitmeden önce ne yaptığını bana söylemesi. Tanrının litfu. Beni dinleyin Bay Poirot. Oğlum kötü bir insandı. Kiliseye karşı savaş açmıştı. Tam bir günahkar hayatı sürüyor. Kendisiyle birlikte başkalarını da günah uçurumuna sürüklüyordu. Ama daha kötüsü de var. Bir sabah yatak odamdan çıktığım sırada gelinimin merdivenin başında durduğunu gördüm. Bir mektup okuyordu. Oğlumun onun arkasına sinsice sokulduğunu fark ettim. Bir tek itiş zavallı gelinimin merdivenden başını mermer basamaklara çarpa çarpa yuvarlanmasını sağladı. Onu kaldırdıkları sırada ölmüştü bile. Oğlum bir katildi ve bunu yalnız annesi olan ben biliyordum. Yaşlı kadın bir an gözlerini kapadı. Çektiğim ıstırabı, umutsuzluğumu tahmin edemezsiniz, beyefendi. Ne yapabilirdim ki? Oğlumu polise ihbar etmek mi? Bunu yapamadım. Bu görevimdi ama annelik ağır bastı. Hem bana inanırlar mıydı? Gözlerim son zamanlarda çok zayıflamıştı, yanıldığımı söylerlerdi. Ben de sustum. Sustum ama vicdanım bana rahat yüzü göstermiyordu. Susmakla ben de bir katil oluyordum. Oğlum karısının parasına konmuştu. Ondan sonra Tanrı ona yürü yakulum kulum dedi. Üstelik yakında bakan da olacaktı. O zaman kiliseye karşı savaşı daha da şiddetlenecekti. Üstüne üstlük bir de vardı. Dinine bağlı o güzel çocuğu büyülemişti. Oğlumun kadınların üstünde korkunç bir etkisi vardı. Olacakları görebiliyordum. Ama önlemek elimde değildi. Oğlumun bir ile evlenmeye niyeti yoktu tabii. En sonunda kızcağızın her şeyini ona teslim etmeye hazır olduğu bir zaman geldi. İşte o zaman ne yapmam gerektiğini anladım. Paul oğlumdu. Onu ben dünyaya getirmiştim. Ondan sorumluydum. Gel gelelim, o bir kadını öldürmüştü ve başka bir kadının ruhunun katili olmaya hazırlanıyordu. Bay Wilson'un odasına gittim ve ilaç şişesini aldım. Wilson bir keresinde o şişede bir insanı öldürmeye bol bol yetecek kadar tablet olduğunu söylemişti gülerek. Çalışma odasına giderek her zaman masanın üstünde duran büyük çikolata kutusunu açtım. Yanlışlıkla yeni bir kutuyu açmışım. Öbür kutu da masanın üstündeydi ve içinde bir tek çikolata kalmıştı. Bu işi kolaylaştırıyordu. Oğlumla Virgine'den başka çikolata yiyen yoktu. Virgine'yi o gece yanında tutacaktım. Her şey planladığım gibi oldu. Bayan Darrowlight durakladı, gözlerini bir an kapadı, sonra tekrar açtı. Elinizdeyim, Bay Poirot. Bana yaşayacak fazla bir vaktimin kalmadığını söylüyorlar, işlediğim günahın Tanrı karşısında hesabını vermeye hazırım. Ama bu dünyada da mı cezamı çekmem gerekiyor? Tereddüt ettim. Vakit kazanmak için, "Ya boş şişe, hanımefendi." dedim. Nasıl oluyor da Bay de Saint-Alard'ın evinde bulundu? Bana veda etmeye geldiği zaman, şişeyi adamın cebine gizlice koydum, beyefendi. Ondan nasıl kurtulacağımı bilemiyordum. O kadar halsizim ki yardım almadan fazla dolaşamıyorum, boş olarak odamda bulunması ise şüphe uyandırabilirdi. Sizin anlayacağınız, beyefendi. Kadıncağız bütün cüssesiyle doğruldu. Amacım Bay DeSentalard'ın üzerine şüphe çekmek değildi. Böyle bir şey aklımdan geçmedi bile uşağının boş şişeyi bulup üstünde durmadan atacağını düşündüm. Başımı eğdim. Anlıyorum hanımefendi. Peki kararınız ne olacak beyefendi? Yaşlı kadının sesi titremiyordu, başı da her zamankinden dikti. Ayağa kalktım. Hanımefendi size hoşça kalın demekten şeref duyuyorum. Ben kovuşturmamı yaptım. Ve başarısızlığa uğradım. Bu sorun kapanmıştır. Hoyrot kısa bir sessizlikten sonra yine yavaş sesle konuştu. Yaşlı hanımefendi bir hafta. Sonra öldü. Matmazel Virgine'ye çıraklık devresini geçirdi ve rahibe oldu. Hikayem işte bu dostum. Ve içinde pek övünülecek bir rolümün olmadığını itiraf ederim. Ama sizin yaptığınıza başarısızlık denemezdi ki diye itiraz ettim. O koşullar aletinde başka ne düşünebilirdiniz? Oyrot birden canlandı. Göremiyor musun dostum? O tarihte 36 yaşında ve 36 kere budalaydım. Gri hücrelerim henüz çalışmıyordu. Oysa en önemli ipucu hep avucumdaydı. Hangi ipucu bu? Çikolata kutusu. Görmüyor musun? Gözleri iyi gören birinin böyle bir hataya düşmesi mümkün müdür? Bayan Derollard'ın gözlerinde katarakt olduğunu biliyordum. Atropin damlaları bunun kanıtıydı. Bütün evin içinde kutuya hangi kapağı koyacağını bilemeyecek kadar gözleri bozuk olan bir tek kişi vardı. Çözüme giden yola beni saptıran o kutu oldu ama gerçek anlamını son ana kadar kavramaktan aciz kaldım. Psikolojiden de bütünlemeye kaldım. Descent Alert aradığımız katil olsaydı, onu suçlayacak şişeyi hiç saklar mıydı? Yalnız başına bunun bulunması adamın suçsuzluğunun kanıtıydı. Onun çok dalgın olduğunu Bayan Virgine'den duymuştum. Yani bu çok sevimsiz bir öykü. Onu yalnız sana anlattım. Dediğim gibi içinde hiç de sevimli bir ölüm yok. Yaşlı bir hanımefendi o kadar basit ve akıllıca bir biçimde cinayet işliyor ki ben, her cülep bile tamamen aldanıyorum. Bunun düşüncesi bile korkunç. Boş ver bunu. Ya da fazla kibirli olmaya başladığımı düşünürsen, ki bu olası değil, ama yine de olabilir, bu öyküyü hatırlarsın. Belli belirsiz gülümsedim. O zaman bana sadece çikolata kutusu dersin. Tamam mı? Kabul. Poirot, yine de unutulmayacak bir deneyimdi, dedi düşünceli bir tavırla. Günümüzde, Avrupa'nın en parlak zekasına sahip olan ben arada yüce gönüllü davranabilirim. Yavaşça çikolata kutusu diye mırıldandım. Ne dedin, dostum? Soru sorar gibi öne eğilmiş olan Poirot'nun masum yüzüne bakarken yüreğim sızladı. Bu adamın elinden çok çekmiştim. Ama ben Avrupa'nın en parlak zekasına sahip olmasam bile arada sırada yüce gönüllü olabilirdim. Hiç diyeye alanese öyledim ve k-e-nedi k-e-nedim e-g-ülü e, u y a k Denizaltının planları Özel ulakla bir pusula gelmişti. Hoyrot bunu okudu, okurken gözlerinde heyecan ve ilgi parıltısı belirmişti. Adamı kısa birkaç sözle uğurladıktan sonra bana döndü. Çabuk çantanı hazırla, dostum, dedi. Şerples'a gidiyoruz. Lord Alloyay'ın Taşra'daki ünlü malikanesinin adını duyunca irkildim. Yeni oluşturulmuş savunma bakanlığının başına geçen Lord Alloyay, kabinenin önde gelen üyelerinden biriydi. Büyük bir mühendislik firmasının başkanı Sir Raip Curtis olarak avam kamerasında sivrilmiş, büyük bir ün kazanmıştı. Bay David Macadam'ın sağlık durumuyla ilgili söylentiler doğrulandığı takdirde, politika ve yönetim alanında daha da ileriye gitmesi olası görülüyordu. Büyük bir Rolls Royce aşağıda bizi bekliyordu. Karanlığın içinde kayar gibi yol aldığımız sırada Poirot'yu soru yağmuruna tuttum. Gecenin bu saatinde bizden ne isteyebilirler, diye söylendim. Saat 11'i geçmişti. Poirot başını salladı. Hiç kuşkusuz önemli bir şeydir. Birkaç yıl önce o zamanki adıyla Kurtis ile ilgili oldukça çirkin bir skandal patlak. Verdiğini hatırlıyorum, hisseler üzerinde oynanan bir oyundu. Curtis sonunda aklanmıştı, acaba şimdi de benzer bir olay mı var? Öyle de olsa böyle bir iş için beni gece yarısı çağırması bana pek gerekli görünmüyor, dostum. Ona hak vermemek mümkün değildi. Böylece yolculuğun kalan kısmını susarak geçirdik. Bir kere Londra'dan çıkıldıktan sonra güçlü araba daha da hızlandı. Böylece bir saatten daha kısa zamanda Şerple savardık. Kendini önemli biri gibi gören bir uşak tarafından Lord Alloy'un beklediği küçük bir çalışma odasına alındık. Lord hemen ayağa fırlayıp elimizi sıktı, her halinden kuvvet ve Dinamizm fışkıran uzun boylu, ince yapılı bir adamdı. Sizi gördüğüme çok sevindim, Bay Poyrot, dedi. Hükümet böylece ikinci kez yardımlarınızı istemiş oluyor. Savaş esnasında başbakan şaşılacak biçimde kaçırıldığında bizim için yaptıklarınızı çok iyi hatırlıyorum. Üstün zekanızla vardığınız sonuçlar ve tabi sır tutmanız durumu kurtarmıştı. Poyrot'nun gözleri parladı. Yani bunun da yine gizli tutulacak durumlardan biri olduğunu mu söylemek istiyorsunuz, beyefendi? Kesinlikle. Sir Harry ile ben, ha evet, sizi Amirallik 1. Lordumuz Sir Harry Virdale ile tanıştırayım. Bay Poyrot ile Yüzbaşı. Adımı hatırlamayacağını fark ederek, Hastings, dedim. Sir Harry ellerimizi sıkarak, adınızı çok duydum, Bay Poyrot, dedi. Olağanüstü bir işle karşı karşıyayız, bu sorunu bizim için çözebilirseniz, size çok minnettar olacağız. Amiralliğin birinci lordundan hoşlanmıştım. Alıştığımız tipte tok sözlü bir denizciydi. oyrotnun ikisine de merakla bakması üzerine Allojay anlatmaya koyuldu. Söyleyeceklerimin aramızda kalmasının önemini söylememe bilmem gerek var mı? Çok önemli bir kayba uğradık. Yeni Z tipi denizaltının planları çalındı. Ne zaman oldu bu? Bu gece 3 saatten de kısa bir zaman önce. Bu felaketin derecesini tahmin edebilirsiniz. Kaybın halka duyurulmaması büyük önem taşıyor. Olanları size kısaca özetleyeyim. Hafta sonu konuklarım az önce tanıştığınız amiral, karısı ve oğlu ayrıca Londra sosyetesinde çok iyi tanınan. Bayan Conrad'dı. Hanımlar erken bir saatte yaklaşık saat on civarında odalarına çekildiler. Bay. Leonard ve Ardale de öyle. Sir Harry kısmen bu yeni denizaltı tipinin yapımını benimle tartışmak için buradaydı. Dolayısıyla sekreterim Bay Fitzroy'dan köşedeki kasadan planları çıkarmasını ve konuyla yakından ilgili başka belgelerle birlikte bizim için hazır etmesini istedim. Bay Fitzoy bu işi görürken amiralle ben terasta dolaşıyor, bir yandan ılık haziran havasının tadını çıkarırken prolarımızı tüttürüyorduk. Çok geçmeden prolarımızı bitiririp, gevezeliğimize son vererek iş konuşmaya karar verdik. Terasın diğer köşesini döndüğümüz. Sırada bir gölgenin kapıdan çıkıp terastan hızlı adımlarla geçtiğini ve gözden kaybolduğunu görür gibi oldum. Ama bunun üzerinde pek durmadım. Fitsoy'un bu odada olduğunu biliyor, bir şeylerin olabileceği aklımdan bile geçmiyordu. Bu yüzden çok hatalıyım. Her neyse terasta geri döndük ve pencereden bu odaya girdiğimizde Fitsoy da aynı anda holdeki kapıdan giriyordu. Bize gereken her şeyi çıkardınız mı, Fitsoy, diye sordum. Öyle sanıyorum, Lord Allojay. Belgelerin hepsi masanızın üstünde, dedi. Sonra odasına çekilmek için bizden izin istedi. Bir dakika bekleyin, diyerek masanın başına yürüdüm. Daha önce sözünü etmediğim bir şeyi isteyebilirim. Masanın üstündeki kağıtlara aceleyle göz gezdirdim. Bu kağıtların en önemlilerini unutmuşsunuz, dedim. Denizaltının planlarını. Planlar öteki belgelerin hemen üstünde, Lord Allojay. ''O hayır, değiller.'' diyerek masanın üstündeki kağıtları bir kez daha karıştırdım. Ama onları daha bir dakika önce buraya koydum. ''Öyle de olsa şimdi burada değiller.'' dedim. Hidsoy yüzünde şaşkın bir anlamla masaya yaklaştı. Bu iş inanılacak gibi değildi. Masanın üstündeki kağıtları karıştırdık, kasayı gözden geçirdik, sonunda planların gittiğini... Üstelik Fitzroy'un odada olmadığı 3 dakikanın içinde gittiğini kabul etmek zorunda kaldık. Hoyrod, niçin odadan çıkmış, diye hemen sordu. Sir Harry, ben de ona aynı şeyi sordum, dedi. Lord Allojay, anlaşıldığına göre, kağıtları tam masanın üstüne dizmeyi tamamlandığı sırada, bir kadının bağırdığını duymuş. Bunun üzerine hole fırlamış. Merdiven de Bayan Conrad'ın Fransız hizmetçisiyle karşılaşmış. Kızın yüzü bembeyazmış, bir hayalet gördüğünü söylemiş, beyazlar içinde uzun boylu bir siliyet hiç gürültü yapmadan hareket ediyormuş. Hitzoy kızla alay etmiş, ona kabaca deli olmamasını söylemiş. Sonra biz tam teras kapısından içeri girerken o da odaya dönmüş. Hoyrot her şey açık, dedi. Sorun şu, hizmetçi acaba suç ortağı mıydı? Dışarıda pusuda bekleyen suç ortağına işaret vermek için mi bağırdı? Yoksa asıl suçlu bir fırsat yakalamak umuduyla beklemede miydi? Gördüğünüz kişinin kadın değil, bir erkek olduğunu varsayıyorum. Orasını söyleyemem, Bay Poyrot. Gördüğüm sadece bir gölgeydi. Amiral Kişner gibi bir ses çıkardı. Poyrot hafif bir gülümsemeyle, sanırım, Amiral'in söylemek istediği bir şey var, dedi. Siz de o gölgeyi gördünüz mü, Sir Sirher'i? Hayır, görmedim, dedi Amiral. Allojay da görmedi. Bir ağaç dalı sallandı herhalde, sonra hırsızlığı fark ettiğimiz zaman Allojay, birinin terastan geçtiğini gördüğü zanlına kapıldı. Gerçekte ise hayal gücü ona oyun oynadı, hepsi bu. Lord Allojay belli belirsiz bir gülümsemeyle, genelde hayalci biri sayılmam, dedi. Saçma. Hepimiz yerine göre hayal görürüz. Gördüğümüzden fazlasını gördüğümüze. Kendimizi inandırabiliriz. Bütün hayatımı denizlerde geçirdim ve gözlerimin herhangi bir kara. Adamınkinden geri kalmayacağına bahse girerim. Ben de terasa bakıyordum, görülecek bir şey olsaydı aynı şeyi ben de görürdüm. Amiral bu konuda çok emin görünüyordu. Hoyrot ayağa kalkıp pencereye yürüdü. İzin verirseniz bu konuya hemen şimdi bir açıklık getirmeliyiz dedi. Böyle diyerek terasa çıktı, biz de onu izledik. Hoyrot cebinden çıkardığı fenerin ışığını terasın etrafındaki çimlerin üstünde gezdiriyordu. O gölge hangi noktada terası açtı, beyefendi, diye sordu. Teras kapısının hemen karşısında sanıyorum. Hoyrot fenerin ışığıyla birkaç dakika daha etrafı incelemeyi sürdürdü. Terasın bir ucundan öteki ucuna yürüdü. Sonra fenerin ışığını kapadı ve doğruldu. Sakin bir sesle, Sir Harry haklı, siz ise yanılıyorsunuz, beyefendi. Dedi. Bu akşam bardaktan boşanırcasına yağmur yağdı. Bu otların üstünden geçen bir kimsenin ayak izlerinin belli olması kaçınılmazdı. Oysa hiçbir iz yok. Böyle derken Poyrotman gözleri iki adamın arasında gidip geliyordu. Lord Allojay şaşkın görünüyordu, belli ki Poyrot'nun sözleri onu inandıramamıştı. Amiral'in yüzünde ise iddiası doğru çıkan bir adamın hoşnutluğu okunuyordu. Yanılmadığımı biliyordum, dedi. Gözlerime inancım tam. Oluşturduğu dürüst deniz kurdu tablosuna gülümsemekten kendimi alamadım. Poyrot, şimdi gelelim bu evdeki insanlara, diye devam etti. Yine içeri girelim. Peki beyefendi, Bay Fitzoy merdivendeki hizmetçiyle konuşurken birisi fırsattan yararlanıp holden çalışma odasına girmiş olabilir mi? Lord Alloyay hayır, der gibi başını salladı. Olanaksız bu takdirde o kişinin Fitzoy'un yanından geçmesi gerekirdi. Peki Bay Fitzoy'un güvenilir biri olduğundan emin misiniz? Lord Alloyay'ın yüzü kıpkırmızı oldu. Kesinlikle Bay Poyrot. Sekreterime kefil olabilirim. Bu olaya herhangi bir şekilde karışmış olması olanaksız. Poyrot, her şey olanaksız görünüyor, dedi keyifsiz bir sesle. Belki de planlar kanatlanıp. Kendiliklerinden uçmuşlardır. Lord Allojay eliyle sinirli bir hareket yaptı. Zaten bütün öykü olanaksız. Ama Fitzroy'dan şüphelenmeyi aklınızdan bile geçirmemenizi rica ederim, Bay Poyrot. Bir dakika düşünün fitzoy planları ele geçirmeyi istemiş olsa, onları çalmak zahmetine girmektense kopyalarını çıkartmasından daha kolay ne olabilirdi? Hoyrod, işte böyle, beyefendi, dedi. Çok doğru bir laf ettiniz. Çok düzenli ve sistemli çalışan bir beyniniz olduğunu görüyorum. İngiltere sizin gibi bir evlada sahip olduğu için çok şanslı. Bu övgüseli Lord Alloy'a'yı rahatsız etmişe benziyordu. Poyrot asıl soruna döndü. Bütün akşam oturduğunuz odanın, oturma odasının mı? Evet. O odanın da terası açılan bir penceresi var, değil mi? O yoldan baktığınızı söylediğiniz iyi hatırlıyorum da. Birisinin oturma odasının penceresinden çıkıp, Bay Fitzoy çalışma. Odasında değilken oraya girmesi ve aynı yoldan çıkması mümkün değil mi? Amiral itiraz etti. Ama o zaman biz onu görürdük. Öbür yöne yürürken arkanız ona dönük olunca görmezdiniz. Hitzoy sadece bir, iki dakikalığına odadan çıkmıştı. Terasın bir ucundan öbür ucuna yürümek de o kadar bir zaman alır. Bu yine de bir olasılık. Belki de bu durumdaki tek olasılık. Amiral ama biz çıkarken oturma odasında kimse yoktu ki dedi. Sonradan girmiş olabilir. Lord Allojay ağır ağır konuştu. Yani Fitzoy hizmetçinin bağırdığını duyup odadan çıktığı sırada, birisinin önceden oturma odasında gizlendiğini, o kimsenin pencerelerden dışarıya fırlayıp tekrar içeri girdiğini ve ancak Fitzoy bu odaya döndükten sonra oturma odasından çıktığını mı söylemek istiyorsunuz? Hoyrod hafifçe öne eğilerek, düzenli ve sistematik akıl yine konuştu, dedi. Konuyu çok iyi ifade ediyorsunuz. Acaba hizmetkarlardan biri miydi? Ya da bir konuk. Aykıran Bayan Conrad'ın hizmetçisiydi. Bayan Conrad hakkında bana. Ne anlatabilirsiniz? Lord Allojay bir an düşündü. Sosyetede tanınan bir hanım olduğunu size söylemiştim. Parlak partiler vermesi ve her yere gitmesi açısından bu doğru. Ama nereden geldiği ve geçmişinin nasıl olduğu hakkında pek az şey biliniyor. Diplomasi ve dışişleri çevrelerinde dolaşan bir hanımdır. Haber alma dairesi bunun nedenini merak ediyordu. Hoyrot, anlıyorum, diye başını salladı. Ve o hanım bu hafta sonu buraya davet edildi. Onu yakından incelememiz için. Çok doğru. Ve o hanım durumu aleyhinize çevirmeyi becerdi, değil mi? Lord Alloyay'ın şaşırmış gözükmesi üzerine Poyrot devam etti. Söylesenize, beyefendi, amiralle tartışacağınız konuya değindiğinizi, o hanımın duymuş olması mümkün mü? Lord Alloyay, evet, diye itiraf etti. Sir Harry, gelelim şimdi denizaltımıza. Sıkı çalışmamız gerekecek, ya da onun gibi bir şey dedi. Öbürleri odadan çıkmıştı, ama Bayan Conrad bir kitap almak için dönmüştü. Hoyrot, anladım, derken düşünceliydi. Beyefendi, saat çok geç ama konumuz çok ciddi. Eğer mümkünse konuklarınızı hemen sorguya çekmek istiyorum. Bu olabilir tabii, dedi Lord Allojay. Ne var ki hırsızlığın etrafta pek fazla duyulmasını istemeyiz. Yalnız Lady Juliet ve Ardale ve genç Leonard söz konusu olsa sorun olmazdı. Ama eğer suçlu değilse, Bayan Conrad için sorun değişir. Belki ne olduğunu ve ne şekilde ortadan kaybolduğunu belirtmeden önemli bir belgenin kayıp olduğunu söyleyebilirsiniz. Hoyrot, ben de aynı şeyi önerecektim, dedi. Her üç durumda da. Sayın Amiral beni bağışlasınlar ama bazen eşlerin en iyileri bile. Silheri, bağışlanacak bir şey yok, dedi. Bütün kadınlar gevezedirler, çok zaman çenelerini tutmasını bilmezler. Ama ben keşke Juliet biraz daha fazla konuşsa ve biraz daha az bir oynasa diyorum. Ne yapalım ki günümüzde kadınlar böyleler, dans etmeden veya kumar oynamadan mutlu olamıyorlar. Juliet ile Leonardo uyandırayım mı? Ne dersin Allojay? İyi edersin. Ben Fransız hizmetçiyi çağıracağım. Bay Poirot onu görmek isteyecektir. Ayrıca hanımını uyandırabilir. Bu arada Fitzoy'u buraya yollayacağım. Fitzoy, burnunda kıskaç gözlük, yüzünde de buz gibi bir anlam olan zayıf ve silik bir genç adamdı. Verdiği ifade Lord Allowy'den duyduklarımızın tıpatıp tıp aynıydı. Sizin teoriniz nedir, Bay Fitzoy? Fitzoy omuzlarını silkti. Ne olup bittiğini bilen birinin dışarıda uygun bir fırsat beklediğine şüphe yok. Pencereden içerisini görebiliyordu, benim odadan çıktığımı görünce hemen içeri süzüldü. O gölgenin dışarı çıktığını gördüğü zaman Lord Alloy'in onu işi yazık olmuş. Poirot aksine ileri sürmedi. Bunun yerine Fransız hizmetçinin bir hayalet görmüş olması iddiasına inandınız mı, diye sordu. Sayılmaz, Bay Poirot. Yani öyle düşünmüş olabileceğine de inanmadınız? Orasını bilemem. Gerçekten şok olmuş gibi gözüküyordu. Elleriyle başını kavramıştı. Poyrot bir keşifte bulunmuş biri tavrıyla, aha dedi. Demek öyle. Ve bu hizmetçi hiç kuşkusuz güzel bir kızdı, öyle mi? Bay Fitzroy omuzlarını silkti. Doğrusu dikkat etmedim. Hanımını da mı görmediniz? Aslında gördüm. Merdivenin üst başındaki sahanlıktan sarkmış, Leonie, diye sesleniyordu. Sonra beni gördü ve tabii ki geri çekildi. Hoyrot kaşlarını çattı. Demek yukarıdaydı. Bütün bunların benim için çok tatsız olduğunu ya da Lord Allojay adamın odadan çıktığını görmemiş olsa, çok daha tatsız olacağını anlıyorum. Bununla birlikte odamı ve de üstümü ararsanız çok sevineceğim. Bunu gerçekten istiyor musunuz? Kesinlikle. Hoyrot'nun bu sözlere nasıl bir karşılıkta bulunacağını bilemem. Çünkü Lord Allojay tam o sırada gelerek iki hanımla Bay Leonard'ın salonda olduklarını haber verdi. Hanımlar kendilerine çok yakışan sabahlıklarla salona inmişlerdi. Bayan Konrad altın saçlı ve tombullu ameli olan 35 yaşlarında güzel bir kadındı. Lady Juliet ve Arda ise 40 yaşlarında görünüyordu. Uzun boylu, esmer ve çok zayıftı. Hala güzeldi ve özellikle nefis elleriyle ayaklarının olduğu göze çarpıyordu. Nedense bitkin ve huzursuz bir hali vardı. Oldukça efemine görünüşlü bir genç adam olan oğlu, tok sözlü ve babacan tavırlı babasıyla tam bir çelişki sergiliyordu. Hoyrot üzerinde anlaşmaya vardığımız küçük komedyeyi oynayarak, o gece bize yardımcı olabilecek bir şey görüp görmediklerini duyup duymadıklarını oradakilere sordu. Önce bayan korada dönerek ondan, bu gece ne yaptığını en ufak ayrıntısına kadar anlatmasını rica etti. Bakayım. Yukarı çıktım, zile basıp hizmetçimi çağırdım. Sonra gözükmemesi üzerine odamdan çıktım ve ona seslendim. Merdiven de konuştuğunu duyabiliyordum. Saçlarımı fırçalamasından sonra odasına yolladım. Çok garip duruyordu. Sinirli olduğu belli oluyordu. Ben bir süre kitap okuduktan sonra yattım. Yas Sizleydi Juliet. Doğru yukarı çıkarak yattım. Çok yorgundum. Bayan Conrad tatlı bir gülümseyişle "Kitabınızı okumadınız mı, şekerim?" diye sordu. "Kitabım mı?" Lady Juliet kıpkırmızı kesildi. "Evet, Leonie'yi odasına yolladığım sırada siz merdivenden çıkıyordunuz. Bir kitap almak için oturma odasına indiğinizi söylemiştiniz." "Ha evet, aşağı inmiştim. Unutmuşum." Lady Juliet sinirli bir tavırla ellerini kavuşturdu. Bayan Conrad'ın hizmetçisinin bağırdığını duydunuz mu, hanımefendi? Hayır. Hayır, duymadım. Ne kadar garip. Çünkü o sırada oturma odasında olmanız gerekir. Lady Juliet daha kararlı bir sesle, hiçbir şey duymadım, dedi. Poirot bu kez genç Leonar'da döndü. Monsieur. Hayır. Doğru yukarı çıkıp odama çekildim. Poyrot çenesini kaşıdı. Ne yazık ki bize yardımcı olabilecek bir şey öğrenemedim. Bu kadar az şey için uykunuzu böldüğüm için çok üzgünüm. Lütfen bağışlayın. Poyrot nazik hareketlerle konukları odadan çıkardı. Hemen arkasından Fransız. Hizmetçiyle geri döndü. Küstah tavırlı güzel bir genç kızdı. Allovayla ve Ardela hanımlarla birlikte odadan çıkmışlardı. Poirot, evet, matmazel, dedi. Şimdi gerçeği öğrenelim. Bana masal anlatmaya kalkışmayın. Merdivenlerden için haykırdınız. Beyazlar içinde bir silüet görmüştüm, beyefendi. Uzun boyluydu. Ama Poirot işaret parmağını sallayarak onu susturdu. Bana masal anlatmayın demedim mi? Gelin bir tahmin yürüteyim. Sizi öptü değil mi? Bay Leonard Virdale'den söz ediyorum. Kız içini çekti. Hani düşünülürse bir öpücükten ne çıkar? Hoyrot bu koşullar altında çok doğal diye karşılık verdi. Siz yalnız ne olduğunu bana anlatın. Arkamdan sokulup beni yakaladı. O kadar şaşırdım ki haykırdım. Bilmiş olsaydım, bağırmazdım. Ama adam kedi gibi sessiz davrandı. O sırada bay sekreter ortaya çıkınca Leonard ok gibi yukarı kaçtı. Ne diyebilirdim ki? Leonard efendi bir çocuktu, iyi bir ailenin oğlu. Ben de bir hayalet hikayesi uydurdum. Hoyrot, böylece her şey açığa çıktı, diye atıldı. Siz de bundan sonra hanımınızın odasına çıktınız. Sahi, onun odası hangisi? Koridorun sonundaki, Monsieur. Şu taraftan. Öyleyse çalışma odasının hemen yukarısında. Peki, matmazel, sizi daha fazla alıkoymayayım. Bir daha da sakın bağırmayın, Emi. Genç kızı kapıya kadar geçiren Poirot gülümseyerek yanıma döndü. İlginç bir olay, değil mi, Hastings, dedi. Kafamın içinde bazı küçük fikirler oluşmaya başladı. Ya senin? Leonard Virdale'in merdivenlerde ne işi vardı? O genç adamdan hiç hoşlanmadım. Poirot. Pis zamparanın teki. Ben de aynı fikirdeyim, Mon ami. Hiç o dürüst birine benziyor. Lord Allujah bunda ısrar ediyor. Öyleyken tavrında bir acayiplik var. Yani doğru olamayacak kadar dürüst mü gözüküyor? Bunu ben de hissettim. Öte yandan, dostumuz Bayan Konrad hiç de fazla dürüste benzemiyor, değil mi? Gözlerimi poyrottan ayırmadan, üstelik de odası çalışma odasının hemen üstünde, diye fikir yürüttüm. Dedektif dostum hafif bir gülümseyişle başını salladı. Hayır, dostum. O bakımda hanımın şömineden aşağı kaydığını veya balkondan aşağı indiğini gözümün önünde canlandıramıyorum. O böyle konuşurken kapı açıldı ve Lady Juliet ve Ardale içeri süzülerek beni şaşırttı. Soluk soluğa, Bay Poirot, sizinle yalnız olarak konuşabilir miyim?" diye sordu. Hanımefendi. Yüzbaşı Hastings en yakın dostum ve sırdaşımdır. Onun yanında, o sanki orada değilmiş gibi konuşabilirsiniz. Oturun efendim, lütfen. Genç kadın bakışını hala Poirot'dan ayırmadan oturdu. Söylemek istediğim şey çok nazik, Bay Poirot diye başladı. E, olayı siz çözümleyeceksiniz. Demek istediğim, o belgeler yade edilirse sorun böylece kapanır mı? Yani soru filan. Sorulmadan yapılabilir bu. Poirot bakışını kadının yüzüne dikti. Bakalım, doğru anlamış mıyım, hanımefendi? Yani o belgeler elime verilecek, öyle mi? Ve onları nasıl bulduğuma dair soru sormaması koşuluyla ben onları Lord Alloy'a iade edeceğim. Lady Juliet başını eğdi. Demek istediğim buydu. Ama olayın duyulmayacağından emin olmalıyım. Hoyrod dudak büktü. Lord Alloy'in de olayın duyulmasını isteyeceğini sanmıyorum. Lady Juliet heyecanla atıldı. Demek kabul ediyorsunuz. Bir dakika hanımefendi. Her şey o belgeleri ne kadar çabuk bana teslim edebileceğinize bağlı. Hemen şimdi yapabilirim. Hemen şimdi mi? Genç kadın, 10 dakika diyelim, diye fısıldadı. Kabul ediyorum, hanımefendi. Lady Juliet koşar adımlarla odadan çıktı. Elimde olmayarak bir ıslık çaldım. Durumu benim için açıklığa kavuşturabilir misin, Hastings? Hemen, bir iç, diye atıldım. Ah, Amiral Hazretlerinin dikkatsizce ağzından kaçırdığı sözleri hatırladın demek. Ne müthiş bellek. Seni kutlarım, Hastings. Başka bir şey konuşmamıza vakit kalmadı. Lord Allojay odaya girerek Poyot'ya merakla baktı. Başka fikirleriniz var mı, Bay Poyot? Sorularınıza aldığınız yanıtlar korkarım beklediğiniz gibi olmadı. Hiç de değil, beyefendi. Yeterince aydınlatıcı oldular. Burada daha fazla kalmama gerek kalmadığına göre, izninizle hemen Londra'ya döneceğim. Lord Algajdona kalmıştı. İyi ama ne öğrendiniz? Yanları kimin aldığını biliyor musunuz? Evet beyefendi, biliyorum. Yanların size isim verilmeden geri verilmeleri durumunda kovuşturmayı devam ettirmeyeceğinize söz verebiliyor musunuz? Lord Allojay, Poyotya baka kalmıştı. Karşılığında para mı istiyorlar? Hayır, beyefendi, karşılıksız iade edilecekler. Lord Allojay, tabii ki planların geri gelmesi her şeyden önemli, dediyse de Poyotya hala bir şey anlayamamış gibi şaşkın şaşkın bakıyordu. Şu halde o şıkkı seçmenizi öneririm. Uradığınız kayıptan yalnız sizin, amiralin ve sekreterinizin haberi var. Planların iade edildiğini de yalnız onların bilmeleri yeter. Ve benim de size her şekilde destek olacağıma güvenebilirsiniz. Benden planları bulup size iade etmemi istediniz, ben de bunu yaptım. Daha fazlasını bilmiyorsunuz. Hoyrod kalkıp Lord... Alloya'ya eline uzattı. Sizi tanıdığıma sevindim, beyefendi, dedi. Size ve İngiltere'ye bağlılığınıza güvenim tam. Vatanınızı güçlü bir şekilde ve güven içinde yöneteceksiniz. Elimden gelenin en iyisini yapacağıma yemin ediyorum, Bay Poyrot. Bu belki bir kusur ya da belki bir erdem, ama kendime güveniyorum. Poyrot, her büyük adam öyledir. Örneğin bende, diye böbürlenerek karşılık verdi. Otomobil birkaç dakikaya kalmadan kapıya geldi, Lord Allova ile kapının önündeki basamaklarda övgü dolu sözlerle vedalaştı. Araba yol alırken Poirot işte bu büyük bir adam, Hastings. Zeka, yetenek ve güç sahibi. Bu yeniden yapılanma günlerinde rehberlik etmesi için. İngiltere'nin gereksindiği güçlü adamın ta kendisi. Bu söylediklerinize aynen katılıyorum, Poirot. ama Lady Juliet'in bu işteki rolü ne? Planları doğrudan Allah'a emi iade edecek. Hem tek kelime söylemeden gitmenize ne diyecek? Hastings sana küçük bir soru soracağım. Benimle konuşurken planların için hemen oracıkta bana teslim etmedi. Planlar yanında değildi. Doğru. Ama öyle de olsa onları odasından ya da evin başka bir yerinde sakladığı yerden getirmesi ne kadar sürerdi? Sana söyleyeyim. Olsa olsa iki buçuk dakika. Öyleyken on dakikalık bir süre istediğin için. Belli ki planları başka bir kimseden alacağı, almak için de o kimşeyle tartışması gerekeceği için. Peki o kimse kim olabilir? Bayan Konrad değil, olsa olsa kendi ailesinden biri, yani kocası ya da oğlu. Sence hangisinin olması daha kuvvetli bir olasılık? Leonard ve Ardell'e doğru odasına çıkıp yattığını söylemişti. Bunun yalan olduğunu biliyoruz. Farz et ki annesi odasına gidip orada olmadığını gördü ve büyük bir korkuya kapıldı. Oğlunun sağlam ayakkabı olmadığını biliyor çünkü. Onu bulamıyor, sonra da Leonard'ın odasından çıktığını inkar ettiğini duyuyor. Bu durumda hırsızın o olduğu sonucuna varması kaçınılmaz. Gelip benimle konuşması o yüzden. Ama biz Lady Juliet'in bilmediği bir şeyi biliyoruz, Monami. Oğlunun çalışma odasında olamayacağını biliyoruz. Çünkü delikanlı merdivenlerde o güzel Fransız hizmetçi kıza asılıyordu. Kendisi bunu bilmese de Leonard Virdale'in suçsuzluğu böylece kanıtlanmış oluyor. Öyleyse planları çalan kim? Herkesi Lady Juliet'i, oğlunu, Bayan Conrad'ı. Hizmetçisini devre dışı bıraktık. Doğru. Küçük gri hücrelerini kullan, dostum. Çözüm gözünün önünde sana bakıyor. Donuk bir yüzle başımı salladım. Biraz düşün, dostum. Hidsoy çalışma odasından çıkıyor, çıkarken belgeleri masanın üstünde bırakıyor. Bir, iki dakika sonra Lord Allojay odaya giriyor, masanın başına gidiyor ve belgelerin ortadan kaybolduğunu görüyor. Bu durumda mümkün olan iki şey var, Yafitsoy belgeleri masanın üstünde bırakmamış, onları cebine atmıştır, ki bu hiç mantıklı değil. Alloyay'ın de belirttiği gibi, kendisince uygun bir zamanda onun kopyalarını çıkartabilirdi. Ya da Lord Allojay odaya girdiği vakit belgeler masanın üstündeydi, bu takdirde ise Lord'un cebine girdiler. Dona kalmıştım. Yani hırsız Lord Allojay mi? diye geveledim. İyi aman için. Niçin? Bana geçmişteki bir skandaldan söz etmemiş miydin? Lord'un aklandığını da söylemiştin. Ama ya söylentiler doğruysa? İngiltere'de devlet işleriyle ilgili kimselerin hayatında en küçük bir skandalın izi olmamalıdır. Geçmiş karıştırılıp söylentinin doğruluğu kanıtlanırsa adamın politika hayatı biter. Ona şantaj yapıldığını, istenilen bedelin ise denizaltının planları olduğunu varsayacağız. Öyleyse adam en berbatından bir vatan haini diye bağırdım. Değil işte. O zeki ve yetenekli biri. Onun planları kopya ettiğini, yetenekli bir mühendis olduğu için de her bir parçasında küçük bir değişiklik yaparak onları uygulanamaz hale getirdiğini varsayalım. Değiştirilmiş planları düşmanın ajanına teslim ediyor ki bunun Bayan Conrad olacağını tahmin ediyorum ama doğruluklarına şüphe düşmemesi için planlar çalınmış görünmelidir. Adamcağız, kimsenin şüpheye düşmemesi için elinden geleni yapıyor, bir adamın terasın penceresinden çıktığını gördüğünü iddia ediyor. Ama burada Amiral'in inadı engeliyle karşılaşıyor. Bunun üzerine Fitzroy'dan şüphelenilmesinden endişeleniyor. Bütün bunlar tahminden ibaret, Poirot diye itiraz ettim. Bu psikolojidir, Mon Ami. Gerçek planları birine teslim etmiş olan bir adam, başkasından şüphelenmesinden böylesine kaygı duymaz. Ayrıca neden hırsızlığın Bayan Korra'da duyurulmaması için çapınıyordu? Çünkü değiştirilmiş planlan akşamın daha erken bir saatinde kadına vermişti ve hırsızlığın ancak daha sonra gerçekleştiğini onun bilmesini istemiyordu. Haklı olabilir misiniz? diye mırıldandım. Tabii ki haklıyım. Allovay'la bir büyük adamın bir başka büyük adamla konuşabileceği şekilde konuştum ve o beni çok iyi anladı. Kesin olan bir şey var. Lord Alloy'in başbakan olduğu gün bir çekle imzalı bir fotoğraf geldi. Fotoğrafta Allaway'den ağzı sıkı dost hercüyle Poyotya diye yazılıydı. Z tipi denizaltının donanma çevrelerinde büyük sevinç uyandırdığını sanıyorum. Modern deniz savaşımında bir devrim oluşturacağı söyleniyor. Yabancı bir ülkenin aynı tip bir denizaltı inşa etmeye çalıştığını fakat sonucun tam bir fiyasko olduğunu duydum. Ama ben Poirot'nun yine de tahmin yürüttüğüne inanıyorum. Günün birinde bir işi yüzüne gözüne bulaştırmasından korkarım. Denizde bir sorun var. General Forbes, Albay Clapperton, dedi. Bunu homurtuyla burun çekiş arası bir sesle söylemişti. Bayan elliye Henderson öne eğildi. Yumuşak gri saçlarının bir perçemi bu arada yüzüne düşmüştü. Keskin bakışlı kara gözlerinde hain bir ışıltı dikkati çekiyordu. Kötü niyetle tam bir asker diyerek saçının perçemini arkaya itti ve sözlerinin uyandıracağı tepkiyi bekledi. General Forbes tam bir asker ha diye patladı. Yüzü kıpkırmızı olmuştu. Bıyığını çekiştiriyordu. Bayan Henderson muhafız alayındandı değil mi diye mırıldanarak yıkıcı sözlerini tamamladı. Muhafız alayı ha? Saçma. Herif müzik ol sahnesindeydi. Gönüllü olarak gittiği Fransa'da konserve kutularını sayarak görev süresini doldurmaya bakmış. Almanların attığı serseri bir bomba yüzünden kolundan bir yere alarak yurda dönmüş. Ve nasıl olduysa kendini Lady Carrington'un hastanesinde bulmuş. Demek o şekilde tanışmışlar. A Aynen öyle. Herif yaralı kahraman rolü oynamış. Lady Carrington'da fazla akıl yok ama tonlarla para var. İhtiyar Carrington savaş levazımı işindeymiş. Kadıncağız azaltı aydır dolmuş. Herif onu kaşla göz arasında avlamış. Lady ona savunma bakanlığında bir iş koparmış. Albay. Clapperton ha. Öf. General yine Kişner gibi bir ses çıkardı. Bayan Henderson, savaştan önce de bir müzikol sahnesindeydi ha, diye mırıldandı. Bu arada kibar görünüşlü ve kır saçlı Albay Klepperton'un dinleyicilerini güldürmek amaçlı şarkılar söyleyen kırmızı burunlu komedyen imajıyla bağdaştırmaya çalışıyordu. General Forbes, aynen öyle, diye tekrar etti. Bunları ihtiyar Bassington Finch'ten duydum. O ise Porsuk Kotteril'den, Kotteril de Muhbir Parker'dan duymuş. Bayan Henderson başını salladı. Böylece sorun çözümlenmiş görünüyor, dedi. Yanlarında oturan ufak tefek bir adamın yüzünden hafif bir gülümseme gelip geçti. Bayan Henderson gülümseyişi gözden kaçırmadı dikkatli bir insandı. Bayan Henderson'un son sözlerindeki alayı beğendiğini anlatıyordu bu gülümseyiş. Oysa bu alayı general fark etmemişti bile, aslında gülümseyişlerin bile farkında değildi. Saatine baktıktan sonra yerinden kalkıp idman zamanı, dedi. İnsan formunu korumalı. Bundan sonra açık kapıdan güverteye çıktı. Bayan Henderson kendisine az önce gülümseyen adama baktı. Bu kibar bakış, kendisiyle aynı şekilde yolculuk yapan biriyle konuşmaya hazır olduğunu anlatıyordu. Ufak tefek adam, general enerjik biri, değil mi, dedi. Bayan Henderson, günde 48 kere güvertede tur atıyor, dedi. Ne dedikoducu adam, değil mi? Bir de biz kadınların dedikoducu olduğumuzu söylerler. Ne büyük nezaketsizlik. Bayan Henderson, Fransızlar daima naziktirler, dedi. Sesinde bir soru nüansı seziliyordu. Ufak tefek adam, Belçikalılar, hanımefendi, diye hemen düzeltti. Ya, Belçikalısınız demek. Ercüle Poyrot emrinizde, hanımefendi. Bu at kadının kafasının içinde bir çağrışım yaptı. Onu mutlaka daha önce duymuştu. ''Bu yolculuktan hoşlanıyor musunuz, Bay Poyrot?'' diye sordu. ''Doğrusunu isterseniz hayır. Gelmeye nasıl razı edildiğime hala şaşıyorum. Denizden nefret ederim. Hiç sakin kalmaz, bir dakika bile.'' Ama itiraf edin ki şu anda tamamen sakin. Bay Poirot bunu isteksiz bir tavırla doğruladı. Şu anda evet. Onun için canlandım. Yine etrafımda olan bitenle ilgilenebiliyorum. Örneğin sizin şu general forbesi idare ediş tarzınıza bayıldım. Nasıl, Nasıl yani? Bayan Henderson duraklamıştı. Jule Poyrot açıkladı. O skandali ona anlattırma yönteminize bayıldım. Bayan Henderson arsız arsız güldü. Hani şu muhafız kıtası öyküsü mü? Bunun yaşlı adamı çileden çıkaracağını biliyordum. Orta yaşlı kadın eğilerek fısıldadı. Skandallardan hoşlandığımı itiraf ederim. Hem ne kadar zalimce olursa o kadar iyi. Poirot ona düşünceli bir yüzle baktı, bakımlı, ince vücuduna, keskin bakışlı kara gözlerine, kır saçlarına. Yaşını göstermekte bir sakınca görmeyen 45'lik bir kadındı. 50'ye birden atıldı. Şimdi hatırladım. Siz şu ünlü dedektifsiniz, değil mi? Poirot kadının önünde bir reverans yaptı. Çok naziksiniz, matmazel. Ama alçak göstererek söyleneni yalanlamadı. Bayan Henderson ne kadar ilginç dedi. Kitaplarda denildiği gibi burada da iz mi sürüyorsunuz? Yani aramızda gizli bir cani var? Ya da fazla mı gevezelik ediyorum? Hiç de değil. Sizi düş kırıklığına uğratacağım için üzgünüm ama ben de herkes gibi. Eğlenmek için buradayım. Bunu o kadar zayıf bir sesle söyledi ki Bayan Henderson elinde olmayarak güldü. Neyse ki yarın İskenderiye'de karaya çıkabileceksiniz. Daha önce Mısır'a gelmiş miydiniz? Hiç gelmemiştim, matmazel. Bayan Henderson birden ayağa kalktı. Ben de yürüyüşünde generale katılayım. Poirot da nazik bir tavırla ayağa kalkmıştı. Bayan Henderson onu hafif bir baş hareketiyle selamlayarak güverteye çıktı. Poirot'nun yüzünde bir an şaşkın bir anlam dolaştı. Ama sonra dudakların ıbüzen hafif bir gülümseyişle ayağa kalktı ve kapıdan dışarıyı başına uzattı. Bayan Henderson küpeştenin başında asker görünüşlü, uzun boylu bir adamla konuşuyordu. Hoyrot'nun gülümseyişi yayılarak bütün yüzünü kapladı. Tıpkı bir kaplumbağanın kabuğunun içine çekilmesi gibi özenli hareketlerle sigara içenlere mahsus salona geri çekildi. Salonda şimdilik yalnızdı ama bunun uzun sürmeyeceğini tahmin ediyordu. Gerçekten de öyle oldu. Özenle taranmış platin rengindeki saçları bir fileyle emniyete alınan masaj ve perhizle formunu koruyan bayan Kleppert'ın barın kapısında belirdi. Üzerinde çok şık bir tayör vardı gereksindiği her şey için en yüksek fiyatı vermeye alışık bir kadının kararlı tavrıyla. John diye seslendi. Ah günaydın Bay Poirot. Cohn'u gördünüz mü acaba? Kendisi sancak güvertesinde hanımefendi. Onu çağırmamı ister miydiniz? Fakat kadın Poirot'yu bir el hareketiyle durdurdu. Şurada bir dakika oturayım. Bir kraliçenin azametiyle poirotnun karşısındaki koltuğa oturdu. Uzaktan bakılınca 28 yaşında görünebilirdi. Ama şimdi ustaca makyajı ve özenle kırpılmış kaslarıyla gerçek yaşı olan 49'dan da çok, 55 yaşında gözüküyordu. Uçuk mavi renkli gözleri ve minik göz bebekleri vardı. Sizi dün akşam yemekte işime üzüldüm, dedi. Ama deniz oldukça çalkantılıydı tabii. Hoyrot içini çekti. Çok doğru. Bayan Clapperton, neyse ki mükemmel bir denizciyimdir, dedi. Böyle diyorum çünkü, kalbim zayıf olduğundan deniz tutması belki de ölmeme neden olurdu. Demek kalbiniz zayıf, hanımefendi. Evet. Çok dikkatli olmak zorundayım. Kendimi fazla yormamalıymışım. Bütün uzmanlar öyle söylüyorlar. Bayan Clapperton, o bayıldığı sağlığı konusuna kendini kaptırmıştı. Sevgili John, kendimi fazla hırpalamamı önlemek için perişan oluyor. Oysa bilmem anlayabilir misiniz, o kadar yoğun yaşıyorum ki, Bay Poirot. Evet, anlıyorum. Bana her zaman bir çiçek gibi köşende oturmaya çalış, Adeline, diyor, ama ben yapamıyorum. Hayat yaşanmak içindir. Savaş sırasında genç bir kız olarak kendimi hayliyordum. Hastanemi duymuşsunuz herhalde. Orada emrimde hemşireler, başhemşireler vardı ama hastaneyi asıl idare eden bendim. Kadın derin bir göğüs geçirdi. Hoyrot konuyu kapatmak isteyen birinin ses tonuyla, canlılığınız insanda hayranlık uyandırıyor, hanımefendi, dedi. Bayan Kleppert'ın cilveli bir gülüşle karşılık verdi. Herkes ne kadar genç olduğunu söylüyor. Ne kadar saçma hal bu ki. Kadın yalancı bir açık sözlülükle devam etti. 43 yaşından bir gün bile daha genç olduğumu iddia etmek aklından geçmez. Ama birçok kişi bana inanmakta zorlanıyor. Ne kadar hayat dolusun, Adeline diyorlar. Ama insan canlı olmazsa ne olur, Bay Poirot? Ölü olur, dedi Poirot. Bayan Clapper'ın kaşlarını çattı. Bu yanıt hiç hoşuna gitmemişti. Adam herhalde komik olmaya çalışıyordu. Yerinden kalktı ve soğuk bir tavırla, cohnu bulmalıyım, dedi. Kapıdan geçerken çantasını yere düşürdü. Çantanın içindekiler dört bir yana dağıldı. Hoyrot bir centilmenden bekleneceği üzere kadının imdadına koştu. Dudak rujlarının, pudriyerlerin, sigara tabakasının, çakmağın ve başka öteberinin toplanması bir, iki dakika sürdü. Bayan Clapperton dedektife nazikçe teşekkür ettikten sonra güvertede kocasına doğru yürüdü. John? Albay Clapperton'un bayan Henderson'la konuşması sürüyordu. Kendisine seslenildiğini duyunca hızla dönüp karısına doğru yürüdü. Kusursuz bir koruyucu tavrıyla onun üzerine eğildi. Adeline'in şezlongu olması gereken yerde miydi? Başka yerde olmasını yeğler miydi? Son derece nazik ve ilgili görünüyordu. Görünüşe göre, Bayan Clapperton, onu taparcasına seven bir koca tarafından şımartılan ve tapılırcasına sevilen bir kadındı. Bayan Ellie Henderson, tiksindiği bir şeye bakamıyormuş gibi gözlerini ufka dikmişti. Salonun kapısında duran poyrot, bu sahneyi seyrediyordu. Arkasında boğuk olduğu kadar titrek bir ses, kocası olsam bu kadını resmen öldürürdüm, dedi. Gemideki genç yolcular arasında saygısızca bütün çay ekicilerinin dedesi olarak adlandırılmış yaşlı centilmen ayaklarını sürüyerek içeri girmişti. Barmen'e delikanlı, bana viski soda getir, diye seslendi. Hoyrot eğildi ve bayan Klepperton'un çantasından dökülenlerin arasında gözden kaçmış yırtık bir kağıt parçasını yerden aldı. Bunun dijitalist içeren bir reçetenin parçası olduğunu fark etti. Kağıdı Bayan Clapperton'a vermek düşüncesiyle cebine attı. Yaşlı yolcu, evet, diye devam etti. Bu kadın zehirli bir örümcekten farksız. da buna benzer bir kadın gördüğümü hatırlıyorum, 87'deydi. Hoyrot, birisi onu öldürmüş müydü, diye sordu. Yaşlı centilmen üzgün bir tavırla başını salladı. Kocasını üze üze bir yıla kalmadan mezara soktu. Leppert'ın kendini tanıtmalı. Dizginler karısının elinde. Hoyrot dudak büktü. Paralar da karısının kesesinde. Yaşlı centilmen, ha ha diye güldü. Durumu ne kadar güzel. Özetlediniz. Paralar kadının kesesinde ha. Ha ha. O sırada iki genç kız salona daldılar. Bir tanesinin çillerle beneklenmiş yuvarlak bir yüzü ve rüzgarda dağılmış siyah saçları vardı. Öbürü de çilliydi ama kıvırcık saçları kestane rengiydi. Kitty Mooney, Pam ve ben Albay Claperton'u kurtarmaya gidiyoruz, diye bağırdı. Pamela Kregan, karısından kurtarmaya, diye soludu. O çok şeker bir adam. İki genç kız, kadın ise tam bir felaket, zavallının bir tek şey yapmasına izin vermiyor, diye bir ağızdan atıldılar. Zavallı karısının yanında olmayınca da Henderson denen kadın onu tekerleğine alıyor. O aslında hoş biri. Ama korkunç ihtiyar. Kurtarıcılar geliyor. İki arkadaş kıkırdayarak dışarı koştular. Al Albay Cleperton'u kurtarma projesinin sözde kalmayacağı aynı günün akşamı 18'lik Pam Cregan'ın Hercule Poyrot'nun yanına sokularak gözünüzü bizden ayırmayın Bay Poirot. Albay, karısının kollarından koparılıp filika güvertesinde bir mehtap gezintisine çıkarılacak, diye mırıldanmasından belli oldu. Albay Clapperton tam o sırada bir kıyaslama yapıyordu. Hiyatı ortada ama Rolls Royce insana hayatı boyunca hizmet eder. Oysa benim arabam. Benim arabam desek daha doğru olur, John. Bayan Clapperton'un sesi yanındakilerin kulak zarlarını yırtacak kadar tiz çıkmıştı. Albay karısının bu kabalığından etkilenmiş görünmedi. Ya şimdiye kadar bu gibi. Bunlara alışmıştı ya da. Hoyrod ya da diye düşünerek çeşitli olasılıklar üzerinde kafasını çalıştırdı. Tabii sevgilim senin araban. Leppert'ın hiçbir tepki vermeyerek karısının önünde eğildi. Hoyrod işte tam bir puka sahip diye düşündü. Oysa General Forbes onun hiç centilmen biri olmadığını söylüyordu. Bu şıkların acaba hangisi doğru? Bir oynanması önerildi. Bayan Clapperton, General Forbes ve keskin bakışlı bir çift masa başına geçtiler. Bayan Henderson oyuna katılmak istememiş ve güverteye çıkmıştı. General Forbes ya kocanız diye sordu çekinerek. Bayan Clapperton, John oynamaz dedi. Ne kadar sıkıcı değil mi? Dört biritçi kartları karıştırmaya başlamışlardı. Pam'la Kiti, Albay Klepperton'a yaklaştılar. Her biri adamın bir koluna girdi. Pam, bizimle geliyorsunuz, dedi. Haydi filika güvertesine. Mehtap var. Bayan Klepperton, aptallık etme, John diye sesini yükseltti. Kendini üşüteceksin. Hiti, bizim yanımızda üşümez, dedi. Biz birer kor parçasıyız. Albay gülerek kızların arasında salondan çıktı. Hoyrot, Bayan Clapperton'un ilk deklarasyonu olan iki trefle pas dediğine dikkat etti. Arkasından gezinti güvertesine çıktı. Bayan Henderson küpeştenin başında duruyordu. Ayak seslerini duyunca umutla döndü. Gelenin kim olduğunu görünce de suratının asıldığı Poirot'nun dikkatinden kaçmadı. Bir süre gevezelik ettiler. Sonra Poirot'nun bir ara susması üzerine kadın, ne düşünüyorsunuz diye sordu. Poirot, İngilizce bilgimi sorguluyordum, dedi. Bayan Clapperton, John Biric oynamaz, dedi. Bununla oynamasını bilmez mi demek istiyordu. Hocasının Biric oynamamasını kendisine hakaret olarak algılıyor dedi. Albay onunla evlenmekle büyük bir aptallık etmiş. Hoyrot karanlığın içinde gülümsedi. Bu evliliğin belki de başarılı olmasının mümkün olduğunu düşünmüyor musunuz yani? Böyle bir kadınla olan evliliğin mi? Hoyrot omuzlarını silkti. Birçok iğrenç kadınların onlara çok bağlı kocaları vardır. Bu da doğanın gizemlerinden biri. Karısının hiçbir söylediğinin ya da yaptığının albayı kızdırmıyor göründüğünü itiraf edersiniz. Bayan Henderson buna vereceği cevabı tasarlarken, bayan. Lepperton'un sesi salon penceresinden dışarıya yansıdı. Hayır, başka bir el oynamayacağım. Burası çok boğucu. Yukarı çıkıp filika güvertesinde biraz hava alacağım. Bayan Henderson, iyi geceler. ''Ben yatmaya gidiyorum.'' dedi ve bir anda ortadan kayboldu. Poirot salona yürüdü. Burada Albay Clapperton ve iki genç kızdan başka kimse yoktu. Albay onlara kart hileleri gösteriyordu. Adamın kartları karıştırmasındaki beceriye dikkat eden Poirot, onun müzikol sahnesindeki geçmişine dair generalin anlattıklarını hatırlamaktan kendini alamadı. Biriç oynamamanıza rağmen kartlarla oynamaktan hoşlandığınızı görüyorum, dedi. Flapperton, Biriç oynamamak için kendime göre nedenlerim var, dedi. Sevimli bir gülümseyişle devam etti. Size göstereceğim. Bir tek el oynayacağız. Albay kartları hızla dağıttı. Kartlarınızı açın. Ne dersiniz? Kitty'nin yüzündeki şaşkın anlam albayı güldürdü. Kendi kartlarını açtı, öbürleri de onu taklit ettiler. Bütün trefliler kitinin elindeydi. Kupalar Poyrot'ta, Karolar Panda, Pikler ise Albay Klepperton'daydı. Albay, görüyor musunuz, dedi. Kendine ve hasımlarına istediği kartları dağıtabilen bir adamın, dostlar arasındaki bir oyundan uzak durması daha doğru değil midir? Şans pek fazla yüzüne gülerse, aleyhinde kötü şeyler söylenebilir. Kiti, aaa diye soludu. Bunu nasıl yapabildiniz? Her şey o kadar normal gözüküyordu ki. Poirot, elin çabukluğu gözü aldatır, diye anlamlı bir şekilde konuştu ve bu arada albayın yüzündeki anlam değişikliğini dikkatinden kaçınmadı. Bir, iki saniye süresince hazırlıksız yakalandığını fark etmiş gibiydi. Poirot gülümsedi. İngiliz centilmeni maskesinin arkasından, hokkabaz kendini göstermişti. Gemi ertesi sabah gün doğarken İskenderiye'ye vardı. Hoyrot kahvaltıdan sonra güverteye çıkınca iki genç kızı karaya çıkmaya hazır buldu. Albay Klepperton'la konuşuyorlardı. Kitty, artık karaya çıkmalıyız, diye ısrar ediyordu. Pasaport memurları neredeyse gemiden ayrılacaklar. Bizimle geleceksiniz, değil mi? Herhalde yalnız başımıza gitmemizi istemezsiniz. Başımıza korkunç şeyler gelebilir. Clepperton, yalnız gitmenizi tabii ki istemem, dedi. Gülümsüyordu. Ama eşimin karaya çıkmaya hali olduğunu sanmıyorum. Pam, bu çok kötü, dedi. Öyleyse oturup doya doya dinlensin. Albay Clepperton biraz kararsız gözüküyordu. Belli ki kocalık görevlerine asmaya can atıyordu. Derken Poyroth'u fark etti. Günaydın, Bay Poyroth, karaya çıkıyor musunuz? Poirot, hayır, sanmıyorum, diye yanıt verdi. Albay Kleppert'ın sonunda kararını verdi. Gidip Adeline'le konuşayım. Pam, biz de sizinle geleceğiz, dedi. Poyroth'ya göz kırptı. Belki Bayan Clapperton'u da. Gelmeye razı ederiz. Albay Clapperton bu öneriyi beğenmiş görünüyordu. Hatta rahatlamış gözüktü. Öyleyse ikiniz de gelin, dedi. Üçü neşe içinde B güvertesinin koridorunu izlemeye koyuldular. Kamarası Clapperton'larınkinin tam karşısında olan Poirot, merak içinde onların arkasından yürüdü. Albay Clapperton kamaranın kapısını biraz çekinerek vurdu. Adeline, sevgilim, kalktın mı? Bayan Clapperton'un uykulu sesi içerden yanıt verdi. "Öf, ne var? Ben John. Karaya çıkmamıza ne dersin?" "Yok, yok." Kadının sesi tiz ve kararlıydı. "Çok kötü bir gece geçirdim. Bugün dinleneceğim." Am söze karıştı. "Çok üzüldüm, Bayan Klepperton. Oysa bizimle gelmenizi çok istiyorduk. İyi olmadığınıza emin misiniz?" Hem de çok eminim. Bayan Klepperton'un sesi daha da tizleşmişti. Albay kapının tokmağını çevirmeye boşu boşuna uğraşıyordu. Ne oluyor, John? Kapı kilitli. Kamarotların beni rahatsız etmelerini istemiyorum. Üzgünüm, sevgilim. Sadece bayide kelime almak istiyordum. Bayan Klepperton, ama alamayacaksın, diye fısıldadı. Yataktan kalkacak değilim. Haydi git, John, git ve beni rahat bırak. Peki, peki sevgilim. Albay kapıdan çekildi. Pam ile Kitty ona yaklaştılar. Hemen gidelim. Çok şükür, şapkanız başınızda. Tanrım. Umarım, pasaportunuz kamerada kalmamıştır. Albay, yok, yok, cebimde, dedi. Kitty adamın kolunu sıktı. Yaşasın. Haydi gelin. Küpeşte'ye dayanan Poirot, üçünün gemiden inmelerini seyretti. Yanında birinin hafifçe. Burnunu çektiğini duyup dönünce bayan Henderson'la karşılaştı. Orta yaşlı kadının bakışı giderek uzaklaşan üç silüetin üzerinde kenetlenmişti. Donuk bir sesle sonunda karaya çıktılar, dedi. Evet. Siz çıkmıyor musunuz? Başında geniş kenarlı bir şapka, koltuğunun altında şık bir çanta, ayaklarında da şık ıskarpinler vardı. Her haliyle karaya çıkmaya hazır bir gemi yolcusu izlenimi veriyordu. Ama bayan Henderson çok kısa bir duraklamadan sonra hayır der gibi başını salladı. Gemide kalmayı düşünüyorum. Yazılacak bir sürü mektubum var dedi. Bundan sonra dönüp uzaklaştı. Sabahki 48. güverte turunu tamamlayan General Forbes, onun yerini aldı. Bakışı, albayla iki genç kızın uzaklaşan silüetlerine takılınca, aha dedi. Demek böyle, hanımefendi neredeler acaba? Hoyrod, Bayan Clapperton'un o günü yatakta geçirerek dinleneceğini söyledi. Yaşlı asker çok bilmiş biri tavrıyla bir gözünü kırptı. İkindi çayına kadar kalkacaktır. Hocası eğer o vakte kadar dönmemiş olursa, zavallının çekeceği yer. Fakat generalin kehaneti gerçekleşmedi. Bayan Clapperton öğle yemeğine gelmedi. Albayla genç hanımlar saat dörtte gemiye döndüklerinde ise hala ortaya çıkmamıştı. Kocanın, kamaranın kapısını hafifçe çekinerek vurduğunu duyduğu sırada Poirot kendi kamerasındaydı. Vuruş tekrarlandı, kapı zorlandı derken Poirot, albayın bir kamarota seslendiğini duydu. Baksanıza, eşim yanıt vermiyor. Yedek anahtarınız var mı? Poirot derhal ranzasından kalktı ve koridora çıktı. Haber yıldırım hızıyla bütün gemiye yayıldı. Yolcular, bayan Klepperton'un yatağında ölü. Olarak bulunduğunu dehşet içinde öğrenmişlerdi. Kalbine yerlilerin kullandıklarına benzer bir kama saplanan kadıncağız öylece serilip kalmıştı. Yerde kehribar bir tesbih bulunmuştu. Söylentiler almış yürümüştü. O gün gemiye çıkmış olan bütün tesbih satıcıları toparlanıp sorguya çekildi. Kamaradaki bir çekmecede bulunan yüklü bir para da kaybolmuştu. Paraların izi bulunmuştu. Paraların izi bulunmamıştı. Bir servet değerinde mücevherlerde çalınmıştı. Hiçbir şey çalınmamıştı. Bir kamarot tutuklanmış ve cinayeti işlediğini itiraf etmişti. Bayan Ellie Henderson, Poyrot'nun yolunun üstüne çıkarak, doğru olan hangisi, diye sordu. Yüzü solgun ve sıkıntılıydı. Nereden bileyim ben, hanımefendi? Tabii ki biliyorsunuz, dedi bayan Henderson. Akşam saatleri epey ilerlemişti. Çoğu yolcular kameralarına çekilmişlerdi. Bayan, Henderson, Poirot yügeminin tenha bir köşesindeki bir çift şezlongun başına götürdü. Şimdi söyleyin, diye emretti. Poirot orta yaşlı kadına düşünceli bir yüzle bakarak, ilginç bir olay, dedi. Bayan Clapperton'un çok değerli bazı mücevherlerinin çalındığı doğru mu? Poirot hayır gibilerden başını salladı. Hiçbir mücevher çalınmamış. Bir çekmecede bulunan az miktarda nakit para yok olmuş, hepsi bu kadar. Bayan Henderson ürperdi. Kendimi bir gemide bir daha hiç güvende hissetmeyeceğim. O sütlü kahve rengindeki canavarların hangisinin bu işi yaptığı hakkında herhangi bir ipucu var mı? Hercule Poyrot, hayır, dedi. Bu iş gerçekten çok garip. Ellie'ye ne demek istiyorsunuz, diye sordu. Poirot ellerini iki yana açtı. Bilinenleri gözden geçirelim. Bayan Clappert'ın bulunduğu sırada en az 5 saat önce öldürülmüştü. Bir miktar para ortadan kaybolmuştu. Yatağının yanında yerde bir tesbih duruyordu. Kapı kilitliydi, anahtar da ortada yoktu. Pencere daha. Doğrusu lombar güverteye açılıyordu ve açıktı. Bayan Henderson, bunlardan çıkan sonuç ne olabilir? diye sordu. Bu ilginç koşullar altında bir cinayetin işlenmiş olması garibinize gitmiyor mu? Gemiye çıkmasına izin verilen kartpostal satıcılarının, sarrafların ve boncuk satıcılarının hepsinin polisçe iyi tanındığını unutmayın. Ellie'ye kamarotlar yine de kamaranızı kilitlerler, diye belirtti. Evet, Adi küçük hırsızlıkları önlemek için. Ama bu bir cinayetti. Sizin düşündüğünüz nedir, Bay Poirot? Kadın biraz soluk soluğaydı. Kilitli kapıyı düşünüyordum. Bayan Henderson da bunu düşündü. Ben bunda bir tuhaflık görmüyorum. Adam kapıdan çıktı, onu kilitledi ve cinayetin erken anlaşılmasını önlemek için anahtarı beraberinde götürdü. Bu da çok akıllıcaydı, çünkü Bayan Clapperton'un öldüğü ancak öğleden sonra dörtte fark edildi. Hayır, Bayan, benim neyi kastettiğimi anlayamadınız. Beni katilin kameradan nasıl çıktığı değil, Nasıl içeri girdiği ilgilendiriyor. Pencereden girdi tabii. Bu mümkün. Ama bir insan o lombara çok zor sığar. Ayrıca güverteden sürekli olarak birilerinin geçtiğini unutmayın. Bayan Henderson sabırsızlanarak, öyleyse kapıdan girmiştir, dedi. Bayan Clapperton'un kapıyı içeriden kilitlediğini unutuyorsunuz, matmazel. Albay Clapperton'un bu sabah gemiden ayrılmasından önce kilitlemişti. Adamın kapıyı yokladığını hepimiz gördük. Saçma. Kapı belki de sıkışmıştır ya da albay Tokma adam akıllı çevirmemiştir. Ne var ki kapının açılmayışı yalnız albayın sözüne dayanmıyor. Bizzat bayan Klepperton'un öyle dediğini duyduk. Biz mi dediniz? Bayan Mune, bayan Kregan, albay Klepperton ve ben. Ellie Henderson zarif ıskarpinle ayağını yere vurdu. Kısa bir süre konuşmadı. Sonra biraz sinirli bir tavırla, peki bundan ne sonuç çıkarıyorsunuz? Bayan Clapperton eğer kapıyı. Kilitlediyse kilidi açabilirdi de, dedi. Çok doğru, dedi Poyrot. Gülümseyen yüzünü elliye çevirdi. Bütün bunların bizi nereye götürdüğünü görüyorsunuz. Bayan Clapperton kapının kilidini açtı ve katili içeri aldı. Şimdi sorarım size, gelen bir tespih satıcısı olsaydı, bunu yapar mıydı? Ellie'ye itiraz etti. Gelenin kim olduğunu bitmemiş olabilir. Her kimse kapıyı vurmuş, bayan Clapperton kalkıp kapıyı açmış, katil de zorla içeri girmiş ve onu öldürmüş olabilir. Hoyrot hayır gibilerden başını salladı. Aksine, kadıncağız bıçaklandığı sırada yatağında sakin sakin yatıyormuş. Bayan Henderson dedektife baka kaldı. Sonra öyleyse ne diyorsunuz diye aniden sordu. Hoyrot gülümseydi. Görünüşe bakılırsa içeri aldığı kimseyi tanıyordu. Sizce de öyle değil. Ne? Yani sizce bayan Henderson'un sesi sertleşti. Katil bu geminin yolcularından biri mi? Hoyrot başını eğdi. Öyle gözüküyor. Yani yerde bırakılan tesbih bir aldatmaca mıydı? Aynen öyle. Çalınan parada mı? O da. Araya kısa bir sessizlik girdi. Derken Bayan Henderson yavaşça içini döktü. Bayan Clapperton'un çok tatsız bir kadın olduğunu düşünüyordum. Gemide hiç kimsenin de ondan hoşlandığını sanmıyorum. Ama onu öldürmek için bir nedeni olacak hiç kimse aklıma gelmiyor. Poirot, kocası dışında, diye düzeltti. Ellie Henderson dedektife gözlerini dikti. Öyle mi zannediyorsunuz? Bu gemide herkes, albay Klepperton'un, karısını öldürmek için yerden göğe kadar hakkı olduğu fikrindeydi. Ellie Poirot'ya bakıyor, sözlerinin devamını bekliyordu. Dedektif devam etti. Ama albayımızın karışma karşı davranışında. En küçük bir öfke belirtisi görmediğimi itiraf etmek zorundayım. Dahası ve daha önemlisi, adam o sırada gemide değildi. Bütün gün o iki kızla beraberdi ve saat dörde kadar gemiye dönmedi. Ancak o sırada, Bayan Clapperton öleli saatler olmuştu. İkisi de aynı anda sessizliğe gömüldüler. Ellie Henderson az sonra, hala geminin bir yolcusunun üstünde mi duruyorsunuz, diye sordu. Hoyrot evet gibilerden başını eğdi. Ellie Henderson birdenbire güldü. Karşısındakine meydan okuyan bir gülüştü, bu. Teorinizin kanıtlanması güç olacağı benzer. Bu gemide o kadar çok yolcu var ki. Hoyrot kadının önünde eğildi. Sizin şu dedektif öykülerinizden alınma bir tümceyi kullanacağım. Kendime göre yöntemlerim var, Watson. Bütün yolcular ertesi akşam yemekte tabaklarının yanında daktilo ile yazılmış bir pusula buldular. Buna göre saat 20, 30'da geminin büyük salonunda bulunmaları isteniyordu. Yolcular toplandıktan sonra kaptan genelde orkestranın çaldığı platforma çıkarak konuşmasını yaptı. Bayanlar, baylar, dün gemimizde tanı olduğumuz trajediyi biliyorsunuz. Bu korkunç cinayetin failinin adaletin karşısına çıkarılması için işbirliği yapmak isteyeceğinize eminim. Kaptan hafifçe öksürüp genzini temizledikten sonra devam etti. Gemimizin yolcularından Bay Hercule Poyrot'nun bu gibi konularda engin deneyimi olan bir kişi olduğunu her halde duymuşsunuzdur. Söylediklerini dikkatle dinleyeceğinize güveniyorum. Yemekte bulunmayan Albay Kleppert'in işte o sırada salona girerek General Forbes'in yanına oturdu. Kederden yıkılmış birine benziyordu, hiç de ferahlamış birine değil. Ya çok iyi bir aktördü ya da sevimsiz karısını gerçekten sevmişti. "Kaptan, buyurun Bay Poirot." diyerek platformdan indi. Hercule Poirot da onun yerini aldı. Dinleyicilerine gülümserken kendine çok güvendiği her halinden belli oluyordu. Bayanlar, baylar diye başladı. Beni dinlemek nezaketinde bulunduğunuz için size teşekkür ederim. Kaptanımız bu gibi konularda bir miktar deneyimim olduğunu sizlere söyledi. Bu çok özel olayı aydınlatmak için kendime göre küçük bir fikrimin olduğu doğru. Eliyle bir işaret yapması üzerine bir kamarot kalabalığın içinden geçerek ona bir beze sarılı olan büyük ve şekilsiz bir cisme uzattı. Hoyrot, şimdi yapacaklarım sizi biraz şaşırtabilir, diye dinleyicilerine uyardı. Belki de beni garip, biraz da deli biri zannedeceksiniz. Ama inanın ki deliliğimin arkasında bir metot var. Hoyrot'nun bakışı bir an bayan Henderson'unkilerle karşılaştı. Hemen arkasından ambalajı açmaya koyuldu. Burada elimde bayan Klepperton'u öldüren kişiyle ilgili gerçeğin önemli bir tanığı var, bayanlar, baylar, dedi. Çevik bir hareketle cismin üstündeki son örtüyü de çekti ve cism ortaya çıktı. Kadife takım elbise içinde, beyaz dantel yakalı hemen hemen adam boyunda tahta bir bebekti. Hoyrot, söylesene Arthur, dedi. İngilizcesi birden değişmişti. Artık bir yabancı gibi değil, hafif konişiveli bir İngiliz gibi konuşuyordu. Bayan Klepperton'un ölümü hakkında bana bir şey söyleyebilir misin? Bebeğin boynu biraz titredi, tahtadan alt çenesi sarktı ve ağzından yüksek perdeli, tiz bir kadın sesi döküldü. Ne oluyor, John? Kapı kilitli. Kamarotların beni rahatsız etmelerini istemiyorum. Bir çılık duyuldu, bir sandalye arkaya devrildi, eliyle boğazına sarılmış bir adam ayakta sallanıyor, konuşmaya çalışıyor, çalışıyordu. Derken vücudundaki sinirler boşaldı. Ve yüzü koyun yere yığıldı. Bu adam Albay Klepperton'du. Poirot ile geminin doktoru yerde yatmakta olan adamın yanından ayağa kalktılar. Doktor kısa konuştu. Korkarım, iş işten geçti. Halbi. Hoyrot başıyla doğruladı. İlesinin ortaya çıkmasının şokuna dayanamadı. Bundan sonra General Forbes'e döndü. Müzikolden söz etmekle bana en değerli ipucunu siz verdiniz, General. Bu işin nasıl gerçekleştiğini düşünüp kafa patlatırken birden sözlerinizi hatırladım. Flapperton savaştan önce bir vantrilok olmuş olamaz mıydı? Bu durumda üç kişinin ölen Bayan Clapperton'un kameranın içinde konuştuğunu duymaları mümkündü. Ellie Henderson dedektifin yanındaydı. Gözleri derin bir acıyla doluydu. Kalbinin zayıf olduğunu biliyor muydunuz, diye sordu. Tahmin ettim. Bayan Clapperton kalbinin zayıf olduğundan söz ediyordu. Ama bende kendini hasta yerine koymaktan hoşlanan bir kadın izlenimi uyandırdı. Sonra üstünde kuvvetli bir dijitalist dozunun yazılı bulunduğu yırtık bir reçete parçası elime geçti. Dijitalist bir kalp ilacıdır ama göz bebeklerini genişlettiği için Bayan Klepperton'un olamazdı. Onda hiç öyle bir belirti görmemiştim ama kocasının gözlerine bakınca belirtiyi hemen fark ettim. Elli’e demek her şeyin böyle son bulabileceğini düşündünüz diye mırıldandı. Hoyrot, en iyisi sizce de bu değil mi, matmazel, diye yavaşça sordu. Kadının gözlerinin yaşardığını görüyordu. Ellie'ye anlamıştınız, dedi. Ona tutulduğumu başından beri biliyordunuz. Ama benim için yapmadı. O kızların, gençliğin yüzünden oldu. Gençlik ona tutsaklığını hissettirdi. İş işten geçmeden özgür olmak istiyordu. Evet, nedenin bu olduğuna eminim. O olduğunu ne zaman tahmin ettiniz? Hoyrot, nefsine kontrolü fazla kusursuzdu, dedi. Karısının davranışları ne kadar sinir bozucu olursa olsun, hiç etkilenmiyordu. Bu ya bu gibi davranışlara onu etkilemeyecek kadar alıştığı anlamına geliyordu ya da. Evet, ben ikinci alternatifte karar kıldım. Ve haklıymışım. Ayrıca hokkabazlık veya illüzyonistlik yeteneğinde ısrarı da vardı, cinayetten önceki akşam kendini ele vermiş gibi davrandı. Ama Clapperton gibi bir adam kendini ele vermez. Bunun bir nedeni olmalıydı. Herkes onun bir illüzyonist olduğunu sandığından, aslında bir vantrilog. Olduğunu düşünmeyecekti. Ya duyduğumuz ses, Bayan Clapperton'un sesi. Kadın kamarotlardan birinin sesi Bayan Clapperton'unkine benziyordu. Onu sahne arkasına saklanmaya razı ettim ve söyleyeceği sözleri öğrettim. "Eli, ama ama bu zalimce bir hileydi," diye bağırdı. Hercule Poirot, "Ben bir cinayeti asla hoş göremem," dedi. Son